Kabala'nın gizli bilgeliği Michael Lightman Kabala nedir? Kabala, insanın evrendeki pozisyonunu incelemek ve araştırmak için gerekli olan doğru bir yöntemdir. Kabala bilgeliği bize insanın neden var olduğunu, neden doğduğunu, neden yaşadığını, Yaşamının amacının ne olduğunu, nereden geldiğini ve bu dünyadaki yaşamını tamamladıktan sonra nereye gideceğini açıklar. Kabala manevi dünyaya erişmenin bir yöntemidir. Bize manevi dünya hakkında bilgi verir ve onu çalışarak bizler başka bir anlayış geliştirebiliriz. Bu anlayışın yardımı vasıtasıyla üst dünyalar ile iletişim içinde olabiliriz. Kabala teorik bir çalışma olmayıp ...pratik bir çalışmadır. İnsan kendisini, kim olduğunu, neye benzediğini öğrenir. Kendini aşama aşama, adım adım değiştirmek için neye ihtiyacı olduğunu öğrenir. Araştırmasını kendi iç beni aracılığıyla yönetir. Bütün deneyleri kendisi üzerinde, kendisi içinde yürütür. Bu neden nedir ki Kabala'ya gizli bilgelik denir. Kişi Kabala vasıtasıyla meydana gelen... Sadece kendisinin hissettiği ve bildiği içsel değişimlere uğrar. Bu değişim bir kişi içinde meydana gelir. Sadece o kişiye özgüdür ve sadece o kişi bunun farkındadır. Kabala kelimesi İbranice olan lekabel yani almak kelimesinden gelir. Kabala eylemlerin nedenlerini alma arzusu olarak tanımlar. Bu arzu çeşitli türden hazların alınmasıyla alakalıdır. Hazzı almak için kişi genelde büyük bir gayret sarf etmeyi isteklidir. Soru şudur ki kişi minimum bedel öderken maksimum oranda hazzı nasıl alabilir? Herkes bu soruyu kendince cevaplamaya çalışmaktadır. Alma arzusunun gelişmesini ve büyümesini sağlayan yöntemde belli bir düzen vardır. İlk aşamada insan fiziki hazzı şiddetle arzular. Sonra para... Onur, şan ve şöhret arar. Hatta daha kuvvetli bir arzu kişiyi güç için şevklendirir. Sonra maneviyat için bir arzu istek geliştirebilir ki bu nokta piramidin tepesidir. Maneviyat arzusunun ne kadar büyük olduğunu fark eden kişi bu arzusunu tatmin etmenin yollarını arar. Alma arzusunun aşamaları arasındaki geçiş kişinin yetenekleri ve sınırlamalarının farkında olmasını sağlar. Kabala, üst dünyalarla, duygu ve düşüncelerimizin kökenleriyle ilgilenir ki, biz bunları kavrayamayız. Dünyalar üzerinde herhangi bir kontrolümüz olmadığı için, duygu ve düşüncelerimizin neden ve nasıl yaratıldıklarını bilmeyiz. Tatlı, acı, hoş, kaba şeklindeki deneyimlerimize şaşırırız. Psikoloji, psikiyatri ve öteki sosyal disiplinler bile, duygularımızı incelemek için, bilimsel aletler geliştirmekte başarısızdır. Davranışsal etmenler, anlama yetimizden gizli kalırlar. Kabala, duygularımızı bilimsel olarak incelemek için geliştirilmiş olan bir sistemdir. Duygu ve arzularımızın hepsini alır ve her biri için, her bir fenomen için, her seviyedeki her bir anlayış ve duygu çeşidi için tam bir bilimsel formül sağlar. Bu zeka ile birleştirilmiş duyguları inceleme işidir. Başlangıç seviyesindeki öğrenciler için geometri, matris ve diyagramlardan yararlanır. Kabala çalışırken öğrenciler kendi duygularının her birini tanımlar ve bunları anlamaya başlarlar. Gücüne, yönüne ve karakterine göre ona hangi adın verilmesi gerektiğini bilirler. Kabala bilgeliği antik ve kanıtlanmış bir yöntemdir. Kabala vasıtasıyla kişi yüksek bir farkındalık edinir ve maneviyat kazanır. Bu gerçekten onun bu dünyadaki amacıdır. Kişi maneviyat için bir arzu hissettiği zaman bu maneviyat için bir özlem hissetmeye başlar. Ve sonra da yaradan tarafından sağlanan kabala bilgeliği vasıtasıyla bu arzuyu geliştirebilir. Kabala kabalistin hedefini açıklayan bir kelimedir. Bu hedef insanın düşünen bir varlık olarak, bütün yaratılanların en yücesi olarak, ehil olduğu her şeyi elde etmesidir. Neden kabala çalışılmalı? Sıradan bir insan, kabalistlerin yazılı eserlerini çalışırken, kendi içinde daha önceden gizli olan, saklı olan özü öğrenir. Bu çalışma vasıtasıyla sadece altıncı hisse sonra, daha önceden açığa çıkarılmamış olan formu anlamaya, ve hissetmeye başlar. Herkesin bu altıncı hissi geliştirmesi için doğal bir yeteneği vardır. Ve bundan ötürü kabalistler üst manevi dünyanın yapısı hakkındaki bilgilerini iletirler. Kişi kabalistik materyallere maruz bırakıldığında ilk başta neyi okuduğunu anlamayabilir. Ama eğer anlamak isterse ve anlamak için de doğru bir biçimde çaba gösterirse ormakif makif olarak adlandırılan ışığı yani onu düzelten ve aşama aşama ona manevi realitesini gösteren ışığı ister ve çağırır. Islah ve ıslah etmek terimleri, Kabala'da alma arzusundaki değişimi, yani manevi dünyanın ve yaradanın niteliklerini edinmeyi tanımlar. Herkes altıncı hisse, hala uyumakta olan bu manevi hisse sahiptir. Buna kalpteki nokta denir. Bunun karşısında, en sonunda ortaya çıktığında altıncı hissi dolduracak olan ışık durur. Altıncı hisse ayrıca manevi kap ya da klide denir ve materyal realite olmasa bile var olmaya devam eder. Hiç kabala çalışmamış olan sıradan bir insanın manevi dünyayı hissetmek için manevi klisi yeterince gelişmemiştir. Gerçek kabala eserlerini doğru şekilde çalışırken bu ışık kalpteki noktasını aydınlatır, ve onu geliştirmeye başlar. Sonra bu kalp noktası genişlemeye başlar ve orma kifin içine girmesini olanak verecek kadar yeterince genişler. Işık kalpteki noktadan içeri girdiğinde kişiye manevi bir his verir. Bu nokta kişinin ruhudur. Yukarıdan aşağıya inen ve yolu yavaş yavaş aydınlatan orma kif olmaksızın ve üst dünyadan yardım gelmeksizin, Kişi için hiçbir şey mümkün değildir. Bu ışığı fark etmediğimiz zaman bile yukarıdan planlandığı gibi kalpteki nokta ve onu dolduracak olan ışık arasında direkt bir bağlantı vardır. Kabala kitaplarını çalışma, kişiye ruhuyla bağlantıya geçme ve yavaş yavaş maneviyat için bir arzu hissetme olanağı verir. Bu sürece Segula ya da Şifa denir. On Sefirot'un Çalışmasına Giriş isimli kitabında Baal Hasulam şöyle yazmıştır. Buna göre kabalistler neden herkese kabala çalışmayı öğretti? Ne çalıştıklarını bilmeseler bile kabala bilgeliğini çalışmakta kıyaslanamaz ölçüde harika bir niteliğin olduğunu ilan etmek değerli ve harika bir olay iken ruhlarını çevreleyen ışığı uyandıran şey ne çalıştıklarını anlamanın muazzam arzusudur. Bu, Yaradan'ın yaratılışı planlarken bizim için istediği bütün harika edinimlerin nihayet elde edilmesi olasılığının herkese garantilendiği anlamına gelir. Bu reenkarnasyonda bunları edinemeyenler, Yaradan'ın istediği gerçekleşene kadar bunlara başka bir reenkarnasyonda sahip olacaklar. Kişi bu edinimi elde edemese bile ışıkların onun olması kaçınılmazdır. Ormakif ışığı alacak olan Kili'yi hazırlaması için onu bekler Bu nedenle Kelim'den yani klinin çoğul halinden mahrum olsa bile Kişi bu bilgelik ile ilişki içine girdiğinde Kendine ait olan ve onu bekleyen Kelim'i ve ışıkların isimlerini çağırdığında Onlar bu kişiye belli ölçüde parlayacaktır Fakat bu kişinin içindeki ruha sızmayacaklardır Zira kelime henüz bu ışıkları kabul etmek için hazır değildir. Kabala, yaradanın ışığını alması için kliği yaratan yegane araçtır. Kişinin bilgelik ile meşgul olduğunda aldığı ışık, ona yukarıdan bir hayat verir. Ona bol miktarda kutsallık ve saflık ihsan eder ve onu edinime ulaşmaya daha da yaklaştırır. Kabala, kişiye onu çalışırken maneviyat hazdını vermesi açısından ve kişiye maneviyatı maddeciliğe tercih etme deneyimini vermesi açısından olağanüstü bir öğretidir. Kişi, edindiği maneviyat oranında iradesini netleştirir ve kendisini bir zamanlar ona cazip gelen şeylerden, aynı bir yetişkinin çocukça oyunlardan artık etkilenmemesi gibi uzak tutmayı öğrenir. Kabala'ya neden ihtiyaç duyarız? Çünkü Kabala bize, Değişim için bir sıçrama tahtası olarak verilir. Gün boyunca herhangi bir vakitte Yaradan'ı öğrenmemiz ve anlamamız için bize verilir. Bunlar kabala bilgeliğinin sağlanmasının yegane gerçekleridir. Kendini değiştirmek, iyileştirmek ve Yaradan'ı tanımak için kabala öğrenen her kişi bu yaşamındaki hakiki kaderini gerçekleştirebildiğini ve gelişebildiğini anlamaya başladığı aşamaya ulaşır. Kabalist kimdir? Kabalist, kanıtlanmış, zaman testinden geçmiş, kesin bir yöntemi kullanarak, kendi doğasını inceleyen bir araştırmacıdır. Hepimizin yararlanabileceği aletlerle, duygusunu, zekasını ve kalbini kullanarak, varlığının özünü inceler. Kabalist, sıradan bir insan gibi görünür. Herhangi özel bir beceri, Yetenek veya uğraşa sahip olması gerekmez. Onun arif bir insan olmasına veya kutsal bir ifadeye sahip olmasına gerek yoktur. Bu sıradan insan, yaşamının herhangi bir noktasında kendisini rahatsız eden sorulara inanılır cevaplar bulabileceği bir yol bulmaya karar vermiştir. Farklı bir öğrenme yönteminden yararlanarak manevi his olan bir başka hissi, 6 hisse edinmede başarılı olmuştur. Kabalist bu his aracılığıyla aynı bizim burada kendi realitemizi hissetmemiz gibi manevi alanları açık bir realite olarak hisseder. Manevi alanlar üst dünyalar ve yüksek güçlerin keşfiyle ilgili olan bilgiye erişir. Bu dünyalara üst dünyalar adı verilir. Zira bizim dünyamızın üstünde ve ötesindedirler. Kabalist şu anki mevcut manevi seviyesinden bir sonraki seviyeye yatırmanır. Bu hareket onu bir üst dünyadan bir diğerine geçirir. Kabalist burada var olan, dünyamızı dolduran her şeyin biz de dahil olmak üzere kökenini anlar ve görür. Kabalist eş zamanlı olarak hem bu dünyadadır hem de üst dünyadadır. Bu nitelik bütün kabalistlerde ortaktır. Kabalistler, Bizi saran gerçek bilgiyi edinirler ve bu realiteyi hissederler. Bu nedenle de onlar bu bilgiyi çalışır, ona aşina olur ve onun hakkında bize bilgi verirler. Bizi maneviyata götürerek hayatımızın kaynağı ile karşılaşabilmemizi sağlayan yeni bir yöntem sağlarlar. Özel bir dilde yazılı olan kitapları kullanırlar. Bu kitapları özel bir biçimde okumalıyız ki, Bizim için gerçeği keşfetmek amacıyla bir kili olsunlar. Yazdıkları kitaplarda kabalistler bizi insanın kişisel deneyimlerine dayalı olan tekniklere dair bilgilendirirler. Her şeyi kapsayan bakış açılarına göre onları takip edebilecek ve kendilerinin çıktığı aynı merdivene çıkabilecek olanlara yardım etmenin yolunu bulmuşlardır. Yöntemlerine kabala bilgeliği adı verilmiştir. Kabala ve Zoharın Tarihi Hakkında bilgi sahibi olduğumuz ilk kişi Hazreti İbrahim'dir. O, insan mevcudiyetinin harikalarını gördü. Yaradana sorular sordu ve üst dünyalar da ona gösterildi, bildirildi. Edindiği bilgiyi ve bu edinimde kullanılan yöntemi gelen nesillere iletti. Kabala, yüzyıllar boyunca kabalistler tarafından ağızdan ağza geçti. Her bir kabalist kendine özgü deneyim ve kişiliğini birikmiş olan bu bilgi bünyesine ekledi. Manevi edinimleri kendi nesillerinin duygularına özgü olan lisanlarda anlatıldı. Kabala, Hz. Musa'nın kitapları olarak bilinen kitapların yazılmasından sonra da gelişmeye devam etti. Kabala, birinci ve ikinci tapınak arasındaki dönemde. Milattan önce 586-515 tarihleri arasında zaten gruplar halinde çalışılıyordu. İkinci tapınağın yıkılmasını takiben milattan sonra 70 ve şu anki nesle kadar Kabala gelişiminde özellikle önem arz eden 3 dönem vardır ki bu dönemlerde Kabala çalışması yöntemleriyle ilgili en önemli eserler verilmiştir. Birinci dönem ikinci yüzyıl esnasında Zohar kitabının kabalist Shimon Bar Yohai diğer adı ile tarafından yazılmasıyla ortaya çıktı. Bu yaklaşık milattan sonra 150 yıllar arasındadır. Kabalist Shimon ünlü kabalist Akiva'nın bir öğrencisiydi. Kabalist Akiva ve onun birkaç takipçisi Kabala öğretiminden dolayı kendilerini tehdit oluşturduklarını hisseden Romalılar tarafından eziyet edilip öldürüldü. Romalılar, kabalist Akiva'nın derisini yüzdüler ve demir bir raspa ile kemiklerini çıkardılar. Kabalist Akiva'nın 24 bin müridinin ölümünden sonra, Raşbi, kabalist Akiva ve kabalist Yahuda Ben Baba tarafından kendisine öğretildiği gibi gelecek nesillere Kabala'yı öğretmesi için yetkilendirildi. Kabalist Şimon Baryohai, ve öteki dört kişi hayatta kalan yegane kişilerdi. Kabalist Akivan'ın esareti ve hapsedilmesinin ardından Rashbi, oğlu Elazar ile kaçtı. 13 yıl bir mağarada saklandılar. Mağaradan kabala çalışması ve maneviyata erişme için kullanılan kristalize olmuş bir yöntemle çıktılar. Rashbi, insanın bu dünyada ulaşabileceği 125 seviyeye ulaştı. Zohar bize ve oğlunun Peygamber Eliyahu olarak adlandırılan seviyeye eriştiğini söyler ki bu da onlara 125 seviyeyi öğretmek için peygamberin kendisinin geldiği anlamına gelir. Zohar eşsiz bir biçimde yazılıdır. Kısa hikayeler biçimindedir ve Aramice dilinde sunulmuştur. Aramice, miladın başlarında konuşulan bir dildir. Zohar, Aramice'nin İbranice'nin ters tarafı İbranice'nin gizli tarafı olduğunu bize bildirmektedir. Bu kitabı Kabalist Shimon Bar Yohai'nin kendisi yazmamıştır. Bu bilgeliği ve düzenli bir şekilde ona erişme yöntemini, bu bilgeliğin muhteviyatını Kabalist Aba'ya dikte ederek iletmiştir. Kabalist Aba Zohar'ı öyle bir biçimde yazmıştır ki sadece onu anlamaya layık olanlar onu anlayabilirler. Zohar, insan gelişiminin 6000 bin yıla bölündüğünü ve bu 6000 bin yıllık zaman boyunca ruhların her bir nesilde sürekli bir gelişme sürecine maruz kaldığını anlatır. Sürecin sonunda ruhlar son ıslah olan bir konuma, yani maneviyatın ve bütünlüğün en üst seviyesine ulaşırlar. Kabalist Şimon Bar-Yohai, neslinin en büyük kişilerinden biridir. Günümüzde iyi bilinen ve yayımlanmış olan birçok kabalistik konuyu yazmış ve yorumlamıştır. Öte yandan Zohar kitabı yazıldıktan sonra kaybolmuştur. Efsaneye göre Zohar yazıtları şu an İsrail sınırları içinde bulunan Sıfat adlı bölgenin yakınlarındaki bir mağarada gizli tutulmaktaydı. Birkaç yüzyıl sonra bölgede yaşayan Araplar tarafından bulundu. Sıfattan bir kabalist bir gün pazardan biraz balık alır, ve balığın paketlenmiş olduğu kağıdın paha biçilemez değeri karşısında hayrete düşer. Hemen Araplardan kağıdın kalan parçalarını satın almaya koyulur ve bu kağıtları bir kitap haline getirir. Bu olay vuku buldu. Çünkü saklı şeylerin doğası öylesine güçlüdür ki doğru zamanda doğru ruhlar reenkarnasyona girdiğinde ve dünyamıza eriştiklerinde keşfedilmek zorundadırlar. İşte bu şekildedir ki Zohar zaman içinde açığa çıkarıldı. Bu eserlerin çalışılması bir küçük kabalist grup tarafından gizlice yürütüldü. Bu kitabın ilk baskısı 13. yüzyılda İspanya'da kabalist Moshe de Leon tarafından gerçekleştirildi. Kabala gelişiminin ikinci dönemi bizim neslimizin kabala öğretisi açısından çok önem arz etmektedir. Bu Kabala çalışmasının iki yöntemi arasındaki geçişi oluşturan Kabalist İshak Luria, diğer adı ile Ari dönemidir. Kabala'nın saf dilinin ortaya çıkması ilk kez Ari'nin yazılı eserlerindendir. Ari, Kabala'nın kitleler tarafından serbestçe çalışılması döneminin başlangıcını ilan etmiştir. Ari, 1534'te Kudüs'te doğdu. Babası öldüğünde küçük bir çocuk idi ve annesi onu amcasının evinde yetiştiği Mısır'a götürdü. Mısır'daki yaşamı boyunca hayatını ticaretten kazandı. Fakat vaktinin büyük bir kısmını kabala çalışmasına adadı. Efsaneye göre Ari Zoharı ilk kabalistler tarafından yazılan kitapları ve kendi neslinin bir diğer kabalisti olan kabalist Moshe Cordovero Diğer ile Ramak'ın yazılı eserlerini çalıştığı yer olan Nil'in Roda Adası'nda dışarıdan soyutlanmış bir şekilde yedi yıl geçirdi. 1570'te Ari İsrail'in Sıfat şehrine geldi. Gençliğine rağmen derhal kabal öğrenimine başladı. Yüceliği kısa zaman içinde anlaşıldı. Sıfat bütün arif insanları ki gizli ve açığa çıkmış olan bilgelik açısından çok zeki kişilerdi. Onunla çalışmaya geldiler. Sonra Ari belli bir ün kazandı. Bir buçuk yıl boyunca öğrencisi kabaliz Hayim Vital çalışmaları boyunca ortaya çıkan soruların çoğunun cevaplarını kağıda geçirdi. Ari hala kullanımda olan temel kabala çalışma sistemini miras olarak bıraktı. Bu eserlerin bazıları şunlardır. Etzheim, Hayat Ağacı, Niyetler Kapısı, Reankarnasyon Kapısı... Ve diğer eserler. Ari, 1572'de hala genç bir insan olarak vefat etti. Son isteği olarak, eserleri uygun bir vakit gelmeden önce doktrini ortaya çıkarılmasın diye arşivlendi. Büyük kabalistler metodu hazırlayıp başkalarını öğrettiler. Ancak biliyorlardı ki kendi nesilleri metodun dinamiklerini henüz anlayacak kadar ehil değillerdi. Dolayısıyla sık sık kendi eserlerini saklamayı veya yakmayı bile tercih etmişlerdi. Bu gerçekte önemli bir husus vardır ki bilgiler kağıda geçirilmişti ve sonra da ortadan kaldırılmıştı. Maddi dünyada ortaya çıkarılan her şey geleceği etkiler ve ikinci kez daha kolay biçimde ortaya çıkarılır. Kabalist Vital, Ari'nin eserlerinin diğer bölümlerinin saklanmasını, ve kendisiyle beraber yakılmasını emretti. Bir kısım Sekiz Kapı isimli ünlü eseri düzenlemiş olan oğlunun eline geçti. Çok sonraları Kabalist Vital'in torunu tarafından başkanlık edilen bir grup öğrenci mağaradan kitabın bir başka kısmını çıkardı. Zohar'ın gruplar halinde açık biçimde çalışılmasına sadece Ari döneminde başlandı. Sonra Zohar'ın çalışılması 200 yıl boyunca gelişti. Büyük Hasidut döneminde hemen hemen büyük ruhani liderlerin her biri kabalisti. Kabalistler özellikle Polonya, Rusya, Fas, Irak, Yemen ve birkaç diğer ülkede ortaya çıkmışlardı. Sonra 20. yüzyılın başlarında Kabala'ya olan ilgi neredeyse tamamen kaybolana kadar zayıfladı. Kabala gelişiminin 3. dönemi Ari'nin doktrinlerine ilave bir yöntemin katılmasıyla yaşandı. Bu yöntem Ari'nin öğretileri ve Zohar'ın sulamı ile ilgili açıklamaların sahibi olan Baal Hasulam tarafından bu nesilde yazılmıştır. Onun yöntemi özellikle de şimdiki nesillerin ruhlarına uygundur. Kabalist Yehuda Aşlak, Zohar'ın sulamı ile ilgili açıklamalarından dolayı Baal Hasulam yani merdivenin sahibi olarak bilinir. Polonya'nın Los şehrinde doğan Aşlak, Gençliğinde yazılı ve sözlü kanunlar hakkında derin bir bilgiye erişti ve sonra da Varşova'da hakim ve öğretmen oldu. 1921 yılında ailesiyle birlikte Kudüs'e göç etti. 1943 yılında Zohar'ın açıklamalarını yazmaya başladığında kendi dokrinini yazmaya çoktan girişmişti. Baal Hasulam 1953 yılında Zohar'ın açıklamalarını yazmayı bitirdi. Bir sonraki yıl vefat etti ve Kudüs'te Givat Şağol mezarlığında gömülü. En büyük oğlu kabalist Baruch Shalom Aşlak, diğer adıyla Rabaş onun varisi oldu. Kitapları babasının talimatlarına göre şekillendirdi. Babasının açıklamalarını bizim neslimize ulaştırıldığı şekliyle anlamamıza yardımcı olan bu kitaplar, babasının eserlerinin ayrıntılarına zarif bir şekilde girer. Rabaş 1907 yılında Varşova'da doğdu ve babası ile beraber İsrail'e göç etti. Rabash evlendikten hemen sonra babası onun da Kabala'nın gizli bilgeliğini öğreten seçilmiş öğrencilerin oluşturduğu çalışma grubuna dahil etti. Kısa bir süre sonra babasının yeni öğrencilerini eğitmesine fırsat verildi. Babasının ölümünden sonra öğrendiği özel metodu öğretme işini devam ettirmeyi kendisi devraldı. Babası gibi büyük başarısına rağmen Mütevazı yaşam biçimini sürdürmeye devam etti. Ömrü boyunca ayakkabı tamircisi, inşaat işçisi ve muhasebeci olarak çalıştı. Dışarıdan sıradan bir insan gibi yaşadı. Fakat her boş vaktini Kabala öğrenimini ve öğretimine vakfetti. Rabaş 1991'de vefat etti. Kabalist Yehuda Aşlak yani Baal Hasulam bizim neslimiz açısından kabul görmüş ruhani liderdir. Bu nesilde Zohar ve Ari'nin yazılı eserleri hakkında tamamen kapsamlı ve güncellenmiş açıklamaları yazmış yegane kişidir. Olura başın denemeleri de dahil bu kitaplar bize ilerleme açısından yardımcı olacak ve kabullenebileceğimiz yegane kaynaklardır. Bu kitapları çalıştığımız zaman gerçekte en yeni açıklamalar aracılığıyla Zohar'ı ve Ari'nin eserlerini çalışıyoruz demektir. Bu bizim neslimiz için can simididir. Zira eski metinleri şimdi yazılmışlar gibi çalışmamıza ve onları maneviyata giden sıçrama tahtası olarak kullanmamıza olanak sağlar. Bağıl Hasulam'ın yöntemi herkese uyar ve eserlerinde inşa ettiği merdiven, hiçbirimizin kabala çalışırken korku hissetmemesini temin eder. Kabala öğrenen herhangi bir kişi, 3 ila 5 yıl içerisinde manevi alanlara, bütün realitelere, ilahi kavrayışa ve ilahi zekaya ki bu bizim ötemizde ve üstümüzde olan ancak bizler tarafından hissedilmeyene verilen isimdir, erişebileceğinden emin hale gelir. Şayet Bal Hasulam'ın kitaplarına göre çalışırsak nihayet ıslaha erişebiliriz. Çalışma metodu İçimizdeki üst dünyalara anlama arzusunu uyandırmak için kurulmuştur. Köklerimizi anlamak ve onlarla bağlantıya geçmek için bize büyük bir arzu verilir. Kendimizi geliştirmek ve emellerimizi yerine getirmek için güçlendiriliriz. Bu üç büyük kabalistin hepsi aynı ruhtandır. İlk önce kabalist Şimon olarak ikinci defa Ari ve üçüncü kez kabalist Yehuda Aşlak olarak görünmüştür. Her bir görünme esnasında zaman bu bilgelik için daha fazla olgun hale gelmiştir. Çünkü o nesil insanları buna layık idi. Ruh da o nesle uygun olan yöntemi öğretmek için inmiştir. Her bir nesil zoharı keşfetmeye daha da layık hale gelir. Kabalist Shimon Bar Yohai tarafından yazılan ve saklanan şey daha sonra kabalist Moshe de Leon nesi tarafından ve daha sonra Ari nesli tarafından ki Ari Zohar'ı Kabala dilinde yorumlamaya başlamıştı. Keşfedildi. Bu yazılı eserler ayrıca uzaklarda bir yerlerde saklandı. Ve uygun bir zamanda kısmen tekrar keşfedildi. Bizim neslimiz Sulam açıklamasından öğrendiği için ayrıcalıklıdır. Sulam açıklaması herkese Kabala çalışmayı ve şimdi kendini ıslah etmeye olanaklı kılar. Görüyoruz ki Zohar her bir neslin anladığı dilde konuşmaktadır. Her bir nesilde, bir önceki nesilde olduğundan daha iyi açıklığa kavuşturulur ve anlaşılır. Her nesil, Zohar kitabını eşsiz bir şekilde açar. Kendine özgü olan ruhunun köklerini uydurur. Daha önemlisi, aynı zamanda da yazılı kabalistik eserleri arama ihtiyacını hissedenler, bunları kendileri keşfetsin diye, bu eserleri saklamak için bir girişim yapılır. Kabalistler açıkça bilmektedirler ki değişim süreci iki koşulu gerekli kılar. Doğru zamanlama ve ruhun olgunluğu. Kabala çalışmasında yeni bir dönemi işaret eden ve bu çalışmanın açılımıyla karakterize edilen çok ilginç bir gelişmeye şahitlik etmekteyiz. Kim Kabala çalışabilir? Her ne zaman Kabala tartışması olsa... Şöyle yorumlar ortaya çıkar. Kişi kabala çalışarak çıldırabilir. Kabalayı 40 yaşından sonra çalışmak güvenlidir. Kişi çalışmasına koyulmadan önce evli olmalı ve en az üç çocuğa sahip olmalıdır. Kadınların kabala çalışması yasaktır gibi. Kabala herkese açıktır. Maneviyata erişmek için kendini gerçekten ıslah etmek isteyen kişiler içindir. İhtiyaç ruhun kendini ıslah etme dürtüsünden gelir. Bu, kişinin gerçekten çalışmaya hazır olup olmadığına karar vermesinin tek testidir. Kendini ıslah etme arzusu, hakiki olmalı ve dış baskıya maruz kalmamalıdır. Zira sadece kişinin kendisi kendi gerçek arzusunu keşfedebilir. Büyük kabalist Ari, kendi nesinden ileriye doğru kabalanın erkekleri, kadınları, çocukları ve kabala çalışabilecek ve çalışması gereken herkesi hedeflediğini yazmıştır. Bizim neslimizin en büyük kabalisti Baal Hasulam, bu nesil için yeni bir çalışma metodu bırakmıştır. Bu yöntem kabala çalışmaya girişmek isteyen herkes için uygundur. Kişi artık maddi ödüllerden tatmin olmadığı zaman kabalaya giden yolu bulur ve yapacağı çalışmanın cevaplar, izahatlar ve yeni fırsatlar sağlayacağını umar. Kendi mevcudiyetiyle alakalı olan önemli sorulara artık bu dünyada cevap bulamaz. Çoğu zaman cevap bulma ümidi zihinsel bile değildir. Sadece bir ilgi duyar ve onun gerekli olduğunu hisseder. Böylesi bir kişi şu tarz sorulara sahiptir. Kimim ben? Neden doğdum? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Neden bu dünyada varım? Daha önceden burada mıydım? Tekrar ortaya çıkacak mıyım? Bu dünyada neden bu kadar çok acı var? Bunlardan bir şekilde sakınılabilir mi? Nasıl memnuniyet, bütünlük ve huzur elde edebilirim? Bilinçsiz olarak hisseder ki bu sorulara verilecek cevaplar sadece ve sadece bu dünya aleminin ötesinde bulunabilir. Bu sorulara verilecek tek cevap üst dünyaları bilmek ve onları hissetmektir. Ve bunu gerçekleştirmenin yolu da kabala vasıtasıyla mümkündür. Kabalanın bilgeliği vasıtasıyla insan bütün hissiyatıyla üst dünyalara girer. Bunlar kişinin bu dünyadaki mevcudiyetiyle ilgili olan gerçeklerin tamamını sağlayan dünyalardır. Kişi hayatının kontrolünü eline alır ve bu yöntemle hala bu dünyadayken amacına erişir. Huzur, haz ve mutluluk. 10 sefirotun çalışılmasına giriş Bu kitapta şu yazılıdır. Eğer kalbimizi sadece bir tane sorunun cevabına sevk edersek eminim ki bütün sorular ve şüpheler ufuktan kaybolacaktır. Onların gittiklerini hissedeceğiz. Ve bu küçük önemsiz soru ise şudur. Hayatımızın anlamı nedir? Bu sorudan dolayı kabala çalışmasına çekim duyan herhangi bir kişinin kabala çalışması kabul edilir. Ciddi bir çalışma içine giren bu kişi bu soruyu hisseder ve kendisine sürekli şu soruyu sorar. Hayatımızın anlamı nedir? İşte bu soru onu cevapları aramaya yeten şeydir. İnsanlar hızlı tedaviler isterler. Kabala ile alakalı olduğu düşünülen ama hiçbir ilgisi bulunmayan, büyü, meditasyon ve tedavileri öğrenmek isterler. Esasında bu kişiler üst dünyalarına çar çıkarılmasına veya manevi alemlere erişme yöntemlerini öğrenmeye gerçekten ilgi duymazlar. Bu, kabala çalışmaya yönelik gerçek bir arzu olarak nitelendirilemez. Kişi, doğru vakit geldiğinde ve ihtiyaç var olduğunda bir çalışma biçimi arayacak ve doğru olan çalışma biçimini bulana kadar tatmin olmayacaktır. Üst dünyaları hissetmek ve keşfetmek için kalbinde oluşan gerçek arzu kendisini kabala yöntemine yöneltir. Kabala nasıl çalışılır? Bundan birkaç yüzyıl önce bu konuyla alakalı kitapları veya kabala kitaplarını bulmak imkansızdı. Kabala sadece bir kabalisten bir başka kabaliste. Sıradan insanlara asla verilmeden iletildi. Günümüzde bunun tam tersi söz konusudur. Materyalleri herkese ulaştırma ve herkesi kabala çalışmasına dahil etme amacı güdülmektedir. Bu kitapları çalışırken maneviyat arzusu gelişir. Bu vasıtayla bizi saran ışık, bizden saklı olan gerçek dünya maneviyatının özel büyüsüne yakın olmak isteyen kişilere yansımaya başlar. Ve bu da o kişilerde arzu yoğunluğunu artırır. Kabalistler Kabala çalışmasının bu alanda eğitilmemiş kişiler tarafından yapılmasını, bunu belli nedenlerden dolayı yapma durumları hariç yasakladılar. Öğrencilerin doğru biçimde çalışmalarını sağlamak için dikkatli davrandılar. Öğrencilerini belli kıstaslarla sınırlamışlardır. On Sefirotun çalışmasına giriş kitabının başlarında Baal Hasulam bu nedenleri açıklamaktadır. Fakat bu kısıtlamaları kabalanın doğru biçimde anlaşılması için gerekli koşullar olarak algılarsak, göreceğiz ki bu koşullar, öğrencilerin kabala öğreniminden sapmalarını önlemek için gerekli bir yöntem olarak geliştirilmiştir. Değişime uğrayan şey, kabala çalışmak için daha iyi koşulların ve daha güçlü kararlılığın olması ve kabala dilini daha iyi bilmenizdir. Çünkü ruhlar, kabalayı ve Baal Hasulam gibi kabalistlerin yazdığı ve bizim hatasız biçimde çalışmamıza olanak veren yorum ve çevirileri çalışmak ihtiyacını hisseder. Bu kitaplar vasıtasıyla artık herkes Kabala öğrenebilir. Doğru bir biçimde çalışmak için öğrencilerin sadece Arin'in, Baal Hasulam'ın ve Rabaş'ın yazdıklarına ve bunların orijinal versiyonlarına odaklanmaları tavsiye edilir. Kabala'nın ana hedefi maneviyata erişmektir. Sadece bir şey gereklidir. Doğru öğretim. Şayet bir kişi Kabala'yı doğru biçimde çalışırsa kendini zorlamaksızın ilerler. Maneviyatta hiçbir zorlama yoktur. Çalışmanın amacı kişinin kendisi ve bu kitaplarda yazılı olan şeyler arasındaki bağlantıyı keşfetmesidir. Bu bağlantı ve keşif daima akılda olmalıdır. Bundan dolayıdır ki kabalistler tecrübe ettikleri ve edindikleri şeyleri yazmamışlardır. Bu bilimde olduğu gibi realitenin nasıl inşa edildiği ve işlediği hususunda bilgi elde etmek amacına dayanmaz. Kabala metinlerinin amacı manevi gerçek hakkında bir anlayış ve yakınlaşma yaratmaktır. Şayet bir kişi metinlere maneviyat edinmek için yaklaşırsa metinler bir ışık kaynağı olur ve onu ıslah eder. Eğer kişi metinlere bilgelik kazanmak için yaklaşırsa, bunlar o kişi için yegane bilgelik haline gelir. İçten gelen talebin ölçüsü, kişinin gücünün ölçüsünü ve ıslahının süratini belirler. Bu şu anlama gelir ki, eğer bir kişi doğru biçimde çalışırsa, bu dünya ve manevi dünya arasındaki bariyeri aşar, içsel ifşanın olduğu bir yere girer ve ışığa erişir. Bu güzel bir işaret olarak bilinir. Eğer kişi buna erişemezse, çabalarının niteliği ve niceliği açısından ihmakkar olduğunun işareti ortaya çıkar ki yeterli çabayı göstermemiştir. Sorun ne kadar çok çalışıldığı değil, istek ve niyetlerine nasıl odaklanıldığıdır. Ya da kişinin bir şeylerden mahrum olduğudur. Fakat eğer kişi kendini ıslah etme arzusuna erişirse, maneviyatı elde edebilir. Sadece o zaman algı ve hissiyat kişinin bir başka dünyaya, realiteye ve bir başka boyuta girmesine izin vermek için açılır. Bu aşamaya doğru biçimde kabala çalışılarak erişilebilir. Sadece hoş şeylerden kaçınarak kabalayı kucaklamak gerçekleşmez. Bundan dolayı kişinin arzusu da tutuşmaz. Islah, kendi kendini cezalandırarak olmaz. Fakat daha ziyade manevi edenim sonucu ortaya çıkar. Kişi maneviyata edindiğinde ışık ona görünür ve onu ıslah eder. Bu kişinin değişmesinin yegane yoludur. İyi bir dış görünüş, tavır takınarak maneviyata erişeceğine inanıyorsa kişi yanılgıdadır. Bu tür metotlar ikiyüzlülüktür. İç ıslah oluşmayacaktır. Zira sadece ışık ıslah edebilir. Çalışmanın amacı, kişi ıslah eden ışığın davet edilmesidir. O nedenle de sadece bu amaç için kendisi üzerinde çalışmalıdır. Eğer herhangi bir baskı ya da mecburi kurallar veya düzenlemeler varsa, bu insan yapımı olduğunun ve üst dünyalardan gönderilmediğinin bir işaretidir. Ayrıca iç huzur ve iç uyum, maneviyat edinimi için ön koşul değildir. Bunlar, ıslahın sonucu ortaya çıkacaktır. Fakat kişi kendisi tarafından bir çaba olmaksızın bunun meydana geleceğine inanmamalıdır. Kabala yöntemi kesinlikle herhangi bir zorlama biçimini reddeder. Kişiye maneviyatın işaretini verir ve onun maneviyatı maddiyata tercih etmesine neden olur. Sonra kişinin maneviyatı ilişkin arzu ve isteğini açıklığa kavuşturur. O nedenle de maddi nesnelere olan ihtiyaçları veya onların cazibesine kapılma durumları yok olduğu için kişi bu maddi nesnelerden uzaklaşır. En iyi niyetlerle bile olsa Kabala'yı yanlış biçimde çalışmak kişiyi maneviyattan uzaklaştırabilir. Böylesi bir çalışma sadece başarısız olacaktır. Kabala'yı öğrenenler anlayışlarında yanılmazlar. Kabala bu dünyadan olan isimleri kullanmaz ama manevi nesneler ve güçler için gerekli olan manevi aletleri gösteren ve bu nesneler ile güçler arasındaki ilişkiyi direkt şekilde ortaya koyan özel bir sözlüğe sahiptir. O nedenle öğrencinin iç gelişimini yapması ve kendisini ıslah etmesi için gerekli olan en kullanışlı dildir. Eğer Bal Hasulam'ın eserlerini çalışırsak, kafamızın karışmasına dair hiçbir tehlike yoktur. Maneviyat Doğru kitapları çalışarak, yani gerçek bir kabalist tarafından yazılan kitapları çalışarak elde edilebilir. Kutsal olarak adlandırılan kitapların metinleri, kabala metinleridir. Bu metinler, kabalistlerin öğrenirlerken birbirlerine yardımcı olmak ve fikir alışverişi yapmak için birbirlerine yazdıkları kitaplardır. Manevi duyguları gelişmiş olan bir kişi, bu kitapların kendi gelişimini devam ettirmesinden ne kadar yardımcı olduğunu anlayabilir. Tıpkı yabancı bir ülkede bir tür rehberi eşliğinde gezinmek gibidir. Kılavuz kitabın yardımıyla seyahat edenler yönlendirilmiş olurlar ve nerede bulunduklarını daha iyi anlarlar. Ruhumuza uygun olan kitaplara, bizim neslimiz veya bir önceki neslin kabalistleri tarafından yazılan kitaplara ihtiyacımız vardır. Zira... Her bir nesil farklı ruhlardır ve her bir nesil farklı öğretme metotlarını gerektirir. Kabala öğretmeni arayışında olan bir öğrenci bu arayışını dikkatlice yapmalıdır. Sözde kabalistler vardır ki yanlış öğretirler. Örneğin bazen her nerede vücut kelimesi geçse bunun fiziki vücudu kastettiği, sağ elin hayırseverliği, sol elinde cesareti sembolize ettiği iddia edilir. Bu tip söylemler eski kutsal metinlerde ve kabalistler tarafından belirtilen şu yasağın anlaşılmamasından dolayıdır. Heykel veya resim yapmayacaksın. Bu cümlenin anlamı, manevi dünyalardan bahseden kitaplarda geçen cümle veya kelimeleri fiziki dünyamızda herhangi bir şey ile eş koşmamaktır. Yani manevi alemlerden bahseden metinler, asla bu dünyamızdaki olgulardan bahsetmez. Acaba neden bu şekilde öğreten veya yorumlayan, çeviren kişiler vardır? Öncelikle onların kendileri dalların kabalistik dilini anlamamışlardır. Manevi güçler ve fiziki vücudumuz arasında direkt bir bağlantı olsaydı, insanlara hayatta başarılı olmalarını öğretmekte ve maneviyat kılıfı altında fiziksel yöntemlerle Vücudu tedavi etmelerini öğretmekte başarılı olunabilirdi. Yazılı kabala eserlerini keşfetmek için doğru çalışma grubuna katılmak önemlidir. Bu bir kabalistin rehberliğinde olmalıdır. Grup kişiye güç katar. Herkesin maddecilik için en azından küçük bir arzusu ve maneviyat içinde çok daha küçük bir arzusu vardır. Maneviyat arzusunu yükseltmenin yolu ortak arzu vasıtasıyla olur. Bir arada olan birkaç öğrenci ormakifi saran ışığı uyandırır. Fiziki vücudun insandan ayrılmasına rağmen bu olay maneviyatı etkilemez. Zira maneviyatta kalp noktası herkes tarafından paylaşılır ve daha büyük bir sonuç ile nihayetlenir. Kabalistler'in tamamı gruplar halinde çalışanlardır. Kabalist Şimon Bar Yohai ve öğrencileri bir grup oluşturmuştur. Aynı şekilde aride. Gelişmek için grup şarttır. Grup kabalanın esas aracıdır ve herkes gruba yaptığı katkıyla ölçülür, değerlendirilir. Kendisi de bir kabalistin rehberliğinde çalışmış gerçek bir kabalisten öğreti almak esastır. Grup kabalist ihtiyacını ortadan kaldırmaz. Bir kabalist olmaksızın grup imkansızdır. Zira o grubu yönlendiren kişi kabalisttir. Kabalist ve kitaplar öğrencinin doğru çalışma yönteminden sapmaması için ona yardımcı olurlar. Öğrenci kendi üzerinde ve kendi iç varlığı üzerinde çalışır. Hiç kimse bir başkasının ne gruptaki yerini ne de manevi seviyesini bilir. Kitaplar, grup ve kabalist sadece o kişiye doğru yolda kalmasında ve başka arzuları ya da değersiz girişimleri yapması yerine Maneviya arzusunu artırmasında yardımcı olurlar. Öğrencilerin başarısız olmalarını engellemek için bir soru-cevap listesi, kelimeleri ve ifadeleri içeren bir indeks verilir. Manevi çalışma boyunca tüm dikkatler anlamanın derinliğine veya ölçüsüne değil de manevi gerçeğe çekilir. Önemli olan nokta öğrencinin sadece entelektüel olarak ilerlemesi değil... Aynı zamanda manevi olarak ilerlemek için motive olmuş olmasıdır. İnsanların daha başarılı olma umuduyla kabala bilgeliğinin cezbesine kapıldıkları doğrudur. Hepimiz haz alma arzusundan meydana gelmişizdir. Bu bizim temel öğemizdir. Fakat doğru yönlendirme ile kimimiz maneviyatı ve sonsuzluğu edinir. Doğru yönlendirmeye sahip olmayan başkaları ise Manevi bir şeye erişmiş olduklarının hayaliyle yaşarlar. Esasında onlar bu ömürlerinde maneviyatı edinme fırsatını kaybederler. Maneviyat ve Kabala İnsan kendisi için bir menfaati olmaksızın bir ilerleme yapamaz. Harekete geçmesi için öncelikle içindeki avantajı nasıl elde edebileceğini anlamalıdır. Bu edinim kendisini hareket ettiren yakıt olarak görev yapar. Bu yakıt ya derhal kazanılandır ya da kendisinin öngördüğü gelecekteki yakıtıdır. Eğer bir kişi herhangi bir menfaatin var olduğunu hissetmezse derhal eylemlerini durduracaktır. Bu insanın bir şey kazanacağını hissetmeksizin var olamamasından dolayıdır. Kabala insana nasıl alınacağını öğretir. Kişi maneviyatı edinmek için alma arzusunu genişletmelidir. Bu dünyada dahil olmak üzere bütün dünyaları içine alma arzusunu genişletmelidir. İnsanın yaratılmasının amacı budur. Yaşamdan uzak durmak, bir keşiş veya bir çilekeş olmak gerekmez. Bilakis Kabala insana evlenmesini, çocuk sahibi olmasını ve çalışmasını tam bir hayat sürmesini tavsiye eder. Hiçbir şeyden vazgeçilmemelidir. Her şey bir amaç nedeniyle yaratıldı ve insan hayattan geri çekilmemelidir. Kişi kabala çalışmaya başladığı zaman hiçbir manevi duyguya sahip olmayabilir ve o nedenle de zekasının yardımıyla öğrenme sürecine girişir. Bizden zekamız vasıtasıyla kalbimizi açmamız beklenir. Kalp geliştiği zaman neyin doğru olduğunu, neyin olmadığını hissederiz ve doğal olarak doğru karar ve eylemlere çekiliriz. Kabalistler, öğrencinin daha çok ışık, daha çok farkındalık, ve daha çok manevi his alma arzusunu geliştirmesine olanak vermesi için maneviyatı küçük dozlarda öğretmeye başlarlar. Çoğalmış bir arzu, beraberinde daha büyük bir derinlik, anlayış ve edinim sağlar. Sonra kişi edinebileceği en üst manevi seviyeye ruhunun köklerine ulaşır. Reenkarnasyon ve Kabala Hiçbirimiz yeni ruh değiliz. Hepimiz diğer reenkarnasyonlardaki önceki yaşantılarımızdan deneyim biriktirmişizdir. Geçmişteki 6000 bin yıl boyunca her bir nesilde ruhlar çeşitli kereler buraya, dünyaya inmişlerdi. Onlar yeni ruhlar değildirler. Fakat manevi gelişimin bir biçimine edinmiş olan farklı türlerdeki ruhlardır. Ruhlar dünyaya özel bir düzen içinde inmişlerdir. Dünyaya tekrar tekrar gelirler. Ruhların sayısı sonsuz değildir. Islah yönünde ilerleyerek tekrar tekrar geri gelirler. Az ya da çok aynı olan yeni fiziki bedenler içinde kılıflanmışlardır. Fakat inen ruhların çeşidi farklıdır. Buna günümüzde reenkarnasyon denir. Kabalistler ise başka bir terim kullanır. Nesillerin gelişmesi Ruhun ve bedenin birleşmesiyle gerçekleşen bu karşılıklı birleşme Ruhun ıslahına yardımcı olur. İnsandan ruh diye bahsedilir. Beden diye değil. Bedenin kendisi değiştirilebilir. Tıpkı bugün organların değiştirilebilir olması gibi. Beden sadece ruhun çalışabilmesine olanak veren kılıf olarak hizmet etmesi açısından yararlıdır. Her bir nesil fiziki olarak bir öncekine benzer ama birbirlerinden farklıdırlar. Çünkü her seferinde ruhlar Buradaki bir önceki yaşamlarından eklenmiş deneyimlerle ilerler. Böylece her bir nesil bir önceki nesilden farklı arzu ve hedeflere sahip olur. Bu her bir neslin kendi özel gelişimine neden olmasını sağlar. Gerçek realiteyi veya yaradan gibi olma tanımlamasını bilme arzusuna erişmeyen bir nesil bile tecrübe ettiği ıstırap ile görevini yerine getirir. Bu, o gerçek realiteye doğru yaptığı ilerlemenin kendi biçimidir. Bütün ruhlar adam Harishon, yani ilk insanın ruhu diye adlandırılan tek bir ruhtan gelirler. Bu kutsal kitaplardaki kişilik olan Adem değildir. Manevi iç realitenin bir kavramıdır. İlk insanın ruhunun parçaları vücut şeklini alarak vücut ve ruh arasındaki bir bağlantıyla dünyaya inerler. Realite öyle bir şekilde yönlendirilir ki ruhlar iner ve kendilerini ıslah ederler. Ruhlar vücut biçimine büründüklerinde seviyelerini başladıkları seviyeden 620 kat yukarı çıkarırlar. Ruhların bir bedene bürünme realitesine indiği düzen hafiften ağır'a doğru gider. İlk insanın ruhu kimisi ağır kimisi hafif olan ve sahip oldukları egoizm miktarına bağlı olarak birçok bölümden ve birçok arzudan meydana gelir. Önce hafif olanlar, daha sonra da ağır olanlar bu dünyaya gelirler. Bundan ötürü ıslah gereksinimleri farklılık gösterir. Ruhlar dünyaya inmelere esnasında ıstıraplarından deneyimler toplarlar. Buna ıstırabın yolu denir. Zira bu deneyim ruhu geliştirir. Ruh her renkarnı oluşunda onu mevcudiyetine, köklerine, ve insan yaşamının önemine dair soruların cevaplarını aramaya iten, bilinçsiz bir dürtüye sahip olur. O nedenle az gelişen ve çok gelişen ruhlar vardır. Ruhlara çok gelişenler, gerçeği tanımlamak için öylesine büyük bir dürtüye sahip olurlar ki, kendilerini bu dünyanın sınırlarıyla sınırlamazlar. Eğer onlara doğru aletler, doğru kitaplar ve doğru talimatlar verilirse, Manevi dünyanın tanımlanmasını elde edeceklerdir. Ayrıca kabala inen ruhları saf ve daha az ruhlar olarak tanımlar. Bu ruhun ne kadar ıslaha ihtiyacı olduğu ile ilgili bir ölçektir. Daha çok ıslah gerektiren ruhlara daha az ruhlar denir. Farklı ruhlar indikçe her bir neslin ruhu için özel olan, ona özgü olan ayrı bir rehberlik ve ıslah gerektirirler. Bundan dolayıdır ki her bir nesilde bizi manevi ilerleyişimizde yönlendiren insanlar vardır. Bu kişiler o nesle en çok uyan realiteyi keşfetme yöntemini iletmek için kitaplar yazmışlardır ve çalışma grupları oluşturmuşlardır. Bu medya çağında bu kişiler televizyonda, radyoda, son olarak da internette ortaya çıkabilirler. Ari'nin ruhu görünmeden önce bu dünyada deneyimleri toplama ve azim dönemi vardı. Islaha doğru bir gelişme yapmak için ruhların mevcudiyeti yeterliydi. Topladıkları ızdırap bu ızdıraptan kurtulmaları için ruhlarına bir aciliyet sağladı. Isdıraplarını geride bırakma arzusu nesillerin gelişmelerinin arkasındaki motive edici güç idi. Bu dönem Ari ortaya çıkıp kendi neslinin ve ondan sonra gelecek olan dünyanın bütün nesillerindeki erkeklerin, kadınların ve çocukların Kabala ile uğraşabilmeleri için onlara gerekli olan şeyleri yazana kadar, yani 16. yüzyıla kadar sürdü. Gerekçe şuydu ki, dünyaya inen ruhların gerçek realiteyi anlayabildikleri ve Ari'nin geliştirdiği özel bir yöntemle kendi ıslahlarını tamamlamaya hazır oldukları nesillerin gelişimi için vakit gelmişti kendileri için gerekli olan şeyleri elde edebilirlerdi. Ruhlar hala fiziki bedenler içindeyken sadece bir arzuya sahiptirler. Köklerine, inişlerinden önceki seviyeye geri dönmek, fiziki bedenler alma arzuları ile onları tekrar bu dünyaya çekerler. İnsan bilinçli olarak manevi açıdan yükselme arzu eder. Bu uyuşmazlık tarafından yaratılan sürtüşmeye harcanan büyük çaba, ona daha önceki seviyesinden 620 kez yukarı yükselmesine yardımcı olan şeydir. Eğer bir ruh bu görevini tamamlamazsa, dünyaya indiği bir sonraki seferde ıslahı daha çok hak ederek reenkarnasyona uğrayacaktır. Bazen bir sonraki reenkarnasyonda daha çok başarılı olalım diye arzu ve isteklerimizi reddetmemiz gerektiğine inanırız. Zannederiz ki, Tıpkı bir kedinin yapacağı gibi biraz yemek ve güneşte uzanma haricinde herhangi bir şeyi arzulamamalıyız. Fakat bunun tam tersi doğrudur. Zira bir sonrakinde daha acımasız, talepkar, sert ve agresif bile olabiliriz. Yaradan bizden mükemmel olmamız için manevi haz ile dolu olmamızı ister. Bu sadece büyük bir arzu ile mümkündür. Sadece ıslah olmuş bir arzu ile gerçekten manevi dünyaya erişebilir, güçlü ve aktif olabiliriz. Büyük bir zarar vermeyecek olmakla birlikte eğer arzumuz küçükse bize çok fazla bir iyilik de yapmaz. Arzuya sadece doğru bir etkiden dolayı işlev gördüğü vakit ıslah olmuş denir. Bu otomatik olarak gerçekleşmez fakat kabalayı doğru biçimde çalışarak elde edilir. Alma arzusuna dayandırılmış ve ruhlardan oluşan bir piramit vardır. Piramidin alt bölümünde küçük arzulara sahip, dünyevi olan, hayvana benzer bir davranışla rahat bir hayat sürmeyi arayan birçok ruh vardır. Piramidin bir sonraki bölümü, zenginlik elde etme dürtüsüne sahip olan daha az sayıdaki ruhlardan oluşmaktadır. Bu ruhlar, zengin olmak uğruna kendilerini feda eden, zenginlik edinmek için bütün yaşamlarını bu uğurda vakfetmek isteyen insanlardır. Piramidin bir sonraki bölümünde başkalarını kontrol etmek, onları yönetmek ve güç noktalarına erişmek için her şeyi yapacak olan kişiler vardır. Pek az ruh tarafından hissedilen, daha büyük bir arzu ise bilgi içindir. Bu kişiler yaşamlarını özel bir şey bulmakla meşgul olarak geçiren bilim insanları ve akademisyenlerdir. Bu kişiler sadece ve sadece yapacakları önemli buluşlarla ilgilidirler. Piramidin zirvesinde ise sadece çok az ruh için gelişen, manevi dünyanın edinimi için olan en güçlü arzular vardır. Bu seviyelerin tamamı piramit içinde inşa edilir. İnsan da kendi içinde aynı arzu piramidine sahiptir ki en saf arzuyu Gerçeği isteyen sonsuz arzuyu hedeflemesinde piramidin ağırlığı onu zorlasın diye bu piramidi ters çevirmek zorundadır. Bütün dünyevi egoist arzularını reddedip bunlardan kurtulmak, bütün çaba ve enerjisini maneviyat arzusunu arttırma yönünde harcamak zorundadır. Buna doğru çalışma yöntemiyle erişilir. Eğer kişi gerçekten maneviyat arzusunu arttırmak isterse, bu durumunda etrafındaki ışık kendisinden saklı olan manevi dünya kişinin bu arzusunu daha da arttırarak tekrar ona yansımaya başlar. Bu aşamada bir kabalistin rehberliğinde olan grup çalışması elzemdir. Günümüzde inan ruhlarda oluşan önemli değişim etrafımızda manevi bir sisteme ulaşmak için kesin bir arzu görmeye başladığımız olgusunda yatmaktadır. Sıradan insanlar bile manevi bir şeyi, bizim dünyamızın ötesindeki bir şey arıyorlar. Gerçi bu maneviyat her türden kestirme yöntemi, büyücülük hilesini ve ezoterik öğretiyi içerebilir. Yine de farklı bir realite arayışına işaret eder. Eğer bir nesil kendi ruhları içinde daha güçlü bir arzu gösterirse, bu ruhlara uygun yeni bir metot ortaya çıkacaktır. Son 15 yıl içinde yine ruhların inişinde hızlı ve faal bir gelişme olmuştur. Bu ruhların arzusu daha güçlü ve daha gerçektir. Sadece gerçek realite elde etmeye yöneltilmiştir. Realitenin bizimle nasıl bir ilişki içinde olduğunu, ondan nasıl etkilendiğimizi gerçekten anladığımızda yasak olan şeyi yapmayı bırakacağız. Doğru şey üzerinde ısrar edip onu yapacağız. Sonra gerçek dünya ile kendimiz arasındaki uyumu keşfedeceğiz. Bu arada bilinçsiz olarak hata yaparız. Sonra hata yaptığımızı anlarız. Bundan kaçınmanın mümkün olmadığı sanılabilir. Bundan dolayıdır ki insan kendisini gitgide daha çok bir çıkmaz sokakta, gitgide zorlaşan ikilemlere saplanmış olarak bulur. Bir parçası olduğumuz manevi dünyayı kabul etmekten başka alternatifimiz olmadığını anlayacağız. Bu kabul bizi sadece bireyler olarak değil, kolektif bir bünye halinde bilinçli bir şekilde hareket etmeye başlayacağımız yeni bir duruma götürecektir. Bütün insanlar tek bir ruh içinde birbirine, bir ruh da nesilden diğer nesle bağlıdır. Hepimiz ortak sorumluluğa sahibizdir. Bundan dolayıdır ki kabalist dünyanın kurucusu olarak görülür. O bütün dünyayı etkiler ve bütün dünya da ona etkiler. Kabalistlerin dili, dallar. Bir şeyi hissettiğimizde veya düşündüğümüzde ve onu bir başkası da hissedebilsin diye o kişiye iletmeyi istediğimizde kelimeleri kullanırız. Kelimelerin kullanımı ile anlamlarında genel bir uzlaşma vardır. Bir şeye tatlı dediğimizde bir başka kişi derhal ne kastettiğimizi anlar. Çünkü o da aynı lezzeti hayal eder. Fakat onun bu tatlı lezzetine ilişkin kavramı Bizimkiyle ne kadar aynıdır? Hala kelimeleri kullanırken hislerimizi en iyi nasıl iletebiliriz? Kabalistlerin hisleri bizim seviyemizin üstündedir. Fakat onlar bizim için hiçbir anlamı olmayan şeylerle ilgili olan yorumlarını bize iletmeyi isterler. Bunu dünyamızdan aldıkları yöntemler aletler vasıtasıyla yaparlar. Çoğu kez kelimelerle, bazen müzik notalarıyla, ve bazen de başka yöntemlerle. Kabalistler, üst dünyalardaki deneyimleri ve duyguları hakkında eserler yazarlar. Diğer kabalistler için yazarlar, zira kendilerinin çalışmaları arasındaki etkileşim çok elzemdir ve faydalıdır. Sonra yazdıkları eserler, maneviyatı henüz hissetmemiş olan kişilere, maneviyatı hala gizli olan kişilere eriştirilir. Onların manevi hislerini tanımlamaları için, Manevi dünyada hiçbir kelime olmadığından kabalistler bu deyimlere dallar derler. Yani bizim dünyamızdan alınan bir kelimedir. O nedenle de kabala ile ilgili olan kitaplarda kullanılan dile dalların dili denir. Manevi deneyimlerin tanımlanması amacıyla dünyamızın kelimelerini ödünç alan ve onları kullanan bir dildir. Manevi dünyadaki her şey fiziki dünyada bir karşılığa sahip olduğu için, Manevi dünyanın her bir kökü bir isme ve dalların adına sahiptir. Ve duygularımızı tam olarak açıklayamadığımızdan, duygularımızı nasıl ölçeceğimizi veya kıyaslayacağımızı bilmediğimizden dolayı yardımcı olması için her çeşit yardımcı kelimeyi kullanırız. Kabalist Yehuda Aşlak Talmud Eser Sefirot isimli kitabında şöyle yazar. Kabalistler dalların dili olarak açıklanabilecek özel bir dili seçerler. Bu dünyada kökünü manevi dünyadan almayan hiçbir şey meydana gelmez. Bilakis bu dünyadaki her şey manevi dünyada ortaya çıkar ve sonra bu dünyaya iner. Ondan dolayı kabalistler edinimlerini sözlü olarak birbirlerine ve yazılı olarak gelecek nesillere kolaylıkla iletebilecekleri hazır bir dil buldular. Dalların isimlerini maddi dünyadan aldılar. Her bir isim kendi kendini açıklar niteliktedir ve üst dünya sisteminde bulunan üst kökünü gösterir. Bu dünyadaki her bir kuvvet ve eylem için kökü manevi dünyada olan bir kuvvet ve eylem bulunur. Her bir manevi güç sadece bir güç ile maddi dünyadaki dalı ile ilişkilidir. Bu direkt ilişki ile ilgili olarak şu yazılıdır. Bu dünyada büyümesi için onu yukarıdan zorlayan bir meleğe sahip olmayan hiçbir şey yoktur. Yani bu dünyada, manevi dünyada karşılığı olmayan, bir güce sahip olmayan, hiçbir şey yoktur. Bu direkt ilişkiden ve maneviyatın isimlere sahip olmamasından ötürü, hayvan, mineral, bitki veya konuşma kabukları olmadan, sadece duygular ve güçler vardır. Kabalistler manevi köklerini tanımlamak için, bu dünyadaki dalların isimlerini kullanırlar. Bağıl Hasulam, şunları yazmaktadır. Bütün tanımlamalarım yardımıyla Kabala kitaplarında özellikle de temel Kabala kitapları olan Zohar ve Ari'nin kitaplarında bazen insan maneviyatı açısından yabancı bir terminoloji olarak görülen şeyleri anlayacaksınız. Bu durumda şu soru ortaya çıkar. O denli yüksek fikirleri ifade etmek için kabalistler neden bu kadar basit bir terminoloji kullandılar? Bunun açıklaması şudur ki dünyadaki hiçbir dil söz konusu üst köklere dayalı olan özel dallar dili hariç mantıklı biçimde kullanılamaz. Eğer bazen yabancı ifadeler kullanılırsa bu şaşırtıcı olmamalıdır. Çünkü başka seçenek yoktur. İyi konusu kötü konusunun yerini alamaz. Daima üst kökü gösteren olayı veya dalı gereği gibi tam olarak iletmek zorundayız. Ayrıca tam bir tanımlama bulunana kadar işin ayrıntılarına da girmek zorundayız. Öğrenci kabalada kabalistik bilgeliğin ana fikirlerini tekrar eder. Yer, zaman, hareket, eksiklik, beden, bedenin parçaları ve organlar, eş, öpücük, kucaklama. Tekrar ve tekrar bunları yineler. Ta ki kendi içinde her bir fikir için doğru hissi yakalayana kadar. Son bir söz. Öğrencilerine hatalı yorumlar ileten bir takım sözde kabala eğitmenlerinin de var olduğuna dikkat edilmelidir. Hata, kabalistlerin dalların dilini kullanarak kitaplarını yazdıkları olgusundan ve manevi fikirleri ifade etmek için dünyamızdan kelimeleri kullandıkları olgusundan kaynaklanır. Bu dilin doğru kullanımını anlamayan kişiler hatalıdırlar. Bu kişiler, Beden ve manevi kli arasında bir ilişki olduğunu öğretirler. Örneğin, sanki kişi fiziki eylemlerle manevi bir şey yapıyormuş gibi. Dallar kabalanın dahili bir parçasıdırlar ve onların kullanımı olmaksızın kişi gerçek kabalayı öğrenemez. Kabala vasıtasıyla realiteyi hissetmek Dünya hakkında bildiğimiz her şey insan yapımı çalışmalara dayalıdır. Her bir nesil Dünyamızı çalışır ve bilgisini bir sonraki nesle iletir. Bu vasıtayla ile her bir nesil içinde yaşaması gereken tasarımın biçimini ve kendisinin öteki nesillerle olan ilişkisindeki konumunu anlar. Her dönemde insan kendini saran dünyadan yararlanır. Aynı süreç maneviyatta da meydana gelir. Hz. İbrahim'den ileriye her kabalistler nesli manevi dünyaları çalışır ve keşfeder. Bilimsel araştırmada olduğu gibi elde ettikleri bilgiyi gelecek nesle geçirirler. Bu dünyada alma arzusu diye adlandırdığımız genel bir duyguya sahipiz ki bunun beş alıcısı vardır. Yani bizim beş duyu organımız. Kişi ıslaha maruz kaldığında altıncı hissi edinir ki bu manevi duyu olarak bilinir. Bu duyu ona manevi realiteyi hissetmesi için olanak tanır. Bu diğer beş duyun olduğu aynı kategori içinde değildir. Bilim insanları da sadece beş duyu organlarını kullanırlar. Herhangi bir aleti, hassas, gelişmiş, teknik, mekanik veya başka çeşit bir alet objektif olarak dikkate alınır. Fakat bu aletler biz duyabilelim, görebilelim, koklayabilelim, tadına varabilelim ve dokunabilelim diye sadece duyularımızın sınırlarını geliştirirler. Nihayetinde 5 duyu organı aracılığıyla araştırma sonuçlarını ölçen, inceleyen ve değerlendiren insandır. Açıkçası insan, duyular tarafından başarılan şeylere kesin, objektif bir cevap sağlayamaz. Kabala, bütün bilgeliğin kaynağı bize bunu yapmamız için olanak verir. Realiteyi çalışmaya başladığımızda, Bizim ötemizde olan bir şeye çalışamayacağımızı veya anlayamayacağımızı fark ederiz. Zira o şey bizim için bilinmezdir ve bizden gizlidir. Onu göremezsek, ona dokunamazsak veya onun tadına varamazsak, onun gerçekten var olup olmadığını sorgularız. Sadece duyularımızın ötesindeki, yüksekteki soyut üst ışığı elde edenler, yani kabalistler gerçek realitemizi anlayabilirler. Kabalistler duyularımızın ötesinde sadece yaradan olarak adlandırdığımız soyut üst ışığın var olduğunu bize söylerler. Hayal edin ki ışıktan oluşan bir denizin içinde böyle bir okyanusun ortasındayız. Anlama yeteneğimiz bize izin verdiği müddetçe böylesi bir okyanusun içine dahil olmuş görünen her çeşit duyguyu algılayabiliriz. Başka bir yerde meydana gelen bir olayı işitmeyiz. Duyma, işitme olarak adlandırdığımız şey kulak zarımızın harici uyarıcılara verdiği cevap olarak gelir. Buna neyin sebep olduğuna dair bir şey bilmeyiz. Sadece kulak zarımızın içimizden bir yerden tepki verdiğini biliriz. Bunu içsel olarak değerlendirir ve harici bir olay olarak kabul ederiz. Kendimizin dışında neler olmaktadır bunları bilmeyiz. Sadece duyularımızın bu olaylara verdiği tepkiyi anlarız. İşitme örneğinde olduğu gibi aynı şey bizim diğer duyularımız için de geçerlidir. Görme, tatma, dokunma ve koklama duyuları. Bu bizim kutularımızdan asla çıkamadığımız anlamına gelir. Harici olarak meydana gelene dair söylediğimiz herhangi bir şey aslında içimizde çizdiğimiz resmin kendisidir. Bu sınırlamanın üstesinden asla gelinemez. Kabala çalışması altıncı hisse ulaşmamız için Doğal duyularımızın sınırlarını genişletmemizde bize yardımcı olabilir ki, bu yardımla içimizdeki ve çevremizdeki realiteden haberdar olabiliriz. Bu realite gerçek realitedir. Bunun yardımıyla duyularımızın harici olarak yaptıkları tepkileri tecrübe edebileceğiz. Eğer beş duyumuzun tamamını doğru biçimde yönlendirebilirsek, realitenin gerçek resmini göreceğiz. ...sadece manevi dünyanın özelliklerini işselleştirmemiz gerekmektedir. Tıpkı belli bir dalgaya ayarlanabilen radyo gibidir. Dalga, onu alan ve ona cevap veren radyonun dışında mevcuttur. Bu örnek bizim için de geçerlidir. Eğer en azından manevi dünyanın küçük bir kıvılcımını tecrübe edersek... ...onu kendi içimizde hissetmeye başlayacağız. Bu gelişme sürecinde... Kabalistler gitgide daha çok manevi nitelik edinirler ve aynı ilkeye dayalı olarak inşa edilmiş olan şeyle manevi dünyanın bütün seviyeleriyle iletişime geçerler. Kişi kabala çalışırken hem manevi hem de maddi olan arasında hiçbir fark gözetmeksizin bütün realiteyi anlamaya, hissetmeye, değerlendirmeye ve onunla çalışmaya başlar. Kabalist manevi dünyaya bu dünyadaki bedenin kılıfı içinde erişir. İki dünyayı da onları ayıran herhangi bir sınır olmaksızın hisseder. Kişi sadece bu gerçek realiteyi tecrübe ettiğinde, burada kendisine olanları açıklayan gerçekleri görebilir, anlayabilir. Eylemlerinin sonuçlarını anlar. Sonra hayatında ilk kez her şeyi yaşayarak, hissederek, kendisini ve yaşamı ile ne yapması gerektiğini bilerek, Pratik olmaya başlar. Bunu fark etmeden önce neden doğduğu, kim olduğu ve eylemlerinin sonucu hakkında bir şey bilme yetisine sahip değildir. Her şey maddi dünyanın sınırları içine yerleştirilmiştir. Ve kişinin bu sınırlara giriş yolu aynı zamanda onun bu sınırlardan ayrılma yoludur. Bu arada hepimiz bu dünya diye adlandırılan seviyedeyizdir. Duyularımız eşit derecede sınırlıdır. O nedenle sadece aynı resmi görebiliriz. Bağıl Hasulam şöyle yazmaktadır. Bütün üst ve alt dünyalar insanın içindedir. Bu kabala bilgeliğine ve çevresindeki realiteye yaşamaya ilgi duyan her kişi için anahtar cümledir. Çevremizdeki realite hem üst dünyaları hem de bu dünyayı kapsar. Şimdilik bu dünyayı maddi fiziki öğeler vasıtasıyla anlarız. Fakat çalışmaya başladığımızda birkaç öğe dahil ederiz ki bunlar vasıtasıyla öteki ilave öğeleri de keşfederiz. Bu bize şimdi göremediğimiz nesneleri görmemiz için olanak verir. İlk seviyemizde çok altlarda bir seviyedeyizdir. Zira diyametrik olarak yaradanın seviyesinin karşısında konumlandırılmışızdır. Fakat sonra arzumuzu ıslah ederek bu seviyeden yukarı çıkmaya başlarız. Sonra gerçekte hiçbir değişim olmamasına karşın çevremizi saran bir başka realiteyi keşfederiz. İçimizde değişiriz ve değişimin ardından çevremizi saran diğer elementlerin farkına varırız. Sonra bu elementler kaybolur ve her şeyin sadece yüce yaradan sayesinde olduğunu hissederiz. Aşama aşama keşfetmeye başladığımız elementlere dünyalar denir. Manevi realiteyi hayal etmeye çalışmamalıyız. Ama onu hissetmeye çalışmalıyız. Onu hayal etmek bizi ona erişmekten alıkoyar. Kabalistler üst dünyalara duyuları vasıtasıyla ulaşırlar. Aynı bizim maddi dünyaya ulaşmamız gibi. Dünyalar yaradan ile bizim aramızda bulunurlar. Onu bizden saklarlar. Bağıl Hasulam'ın da yazdığı gibi. Bu aynı dünyaların ışığı bizim için filtre etmesi gibidir. Sonra çevremizi saran realiteyi farklı biçimde görebiliriz. Esasında bizimle yaradan arasında hiçbir şeyin var olmadığını keşfedeceğiz. Bütün bu kargaşa aramızdaki bu dünyalar onu bizden saklar. Bunlar duyularımızın üzerine yerleştirilmiş maskelerdir. İbranice'de olam, dünya kelimesinin kökü he-elemdir. Gizlilik anlamındadır. Işığın bir bölümü iletilir, bir bölümü de gizlidir dünya ne kadar üstte olursa yaradan da o kadar az gizlenmiş olur bu dünyada olanlar realitenin farklı resimlerini farklı biçimde çizerler mantık realitenin herkese aynı olması gerektiğini söyler fakat bir kişi bir şeyi duyarken başka bir kişi de başka bir şeyi duyar bir kişi bir şeyi görürken bir başkası aynı şeyi farklı biçimde görür Bağıl hasulam, buna örnek olarak elektriği göstermektedir. Evlerimizde elektriği kullanan alete ve bu aletin elektriği kullanma kabiliyetine bağlı olarak serinleten, ısıtan, vakum veya basınç oluşturan, soyut enerjiyi içeren elektrik prizleri vardır. Fakat enerjinin kendi biçimi yoktur ve soyuttur. Alet, elektrikte bulunan potansiyeli ortaya çıkarır. Aynı şeyi, Hiçbir biçimi olmayan üst ışık yani yaradan içinde söyleyebiliriz. Her biri kişi kendi ıslah seviyesine göre yaradanı hisseder. Çalışmaların başlangıcında kişi sadece bu realitenin var olduğunu anlayabilir. Ama daha yüksek, üst bir gücü hissedemez. Aşama aşama duyularını kullanarak gerçek, geniş realiteyi keşfeder. Daha ileri bir seviyede, eğer çevresindeki ışığa göre duyularını ıslah ederse kişi ve ışık arasında yani insan ve yaradan arasında hiçbir fark olmaz. Bu ikisinin nitelikleri arasında hiçbir farklılık yokmuş gibi bir durum ortaya çıkacaktır. Daha sonra kişi gerçek anlamda tanrısallığa erişir. Tanrısallık maneviyatın en üst seviyesidir. Yeni başlayan bir öğrenci öğretmenini bile doğru biçimde anlayamazken, bu bilimde nasıl ustalaşabilir? Cevap çok basittir. Cevap çok basittir. Bu sadece manevi olarak kendimizi bu dünyanın üstüne kaldırdığımızda mümkündür. Eğer maddi egoizmin bütün izlerinden kendimizi kurtarırsak ve gerçek hedefimiz olarak manevi değerleri elde etmeyi kabul edersek, eğer bu dünyamızda maneviyat için özlem ve tutku duyarsak ki üst dünya için Anahtar budur. Kabalistik Müzik Zohar'ın yorumu olan Sulam açıklamasının yazarı Bağıl Hasulam, kendi manevi hislerini sayısız miktarda yayınlanmış eserler aracılığıyla ifade etmiştir. Bu eserler arasında manevi duygularına dayalı olan şarkılar yazmış ve melodiler bestelemiştir. Müziğin kendisi kişinin kendisini manevi dünyada hissetme biçimine dayandırılır. Müzik hususunda o kadar özel olan şey şudur ki, herkes müziği anlayabilir, bestekarın manevi seviyesine erişmese bile. Oğlu kabalist Baru Haşlak'ın ilettiği şekliyle Bağıl Hasulam'ın müziğini dinleyerek, bu önemli kabalistlerin manevi duygularını hissetme fırsatına sahibiz. Kabalist, maneviyatta iki kutuplu aşamaya erişir. Yaradandan uzaklaşmanın sonucu olarak ıstırapa, ve Yaradan'a yaklaşmanın sonucu olarak da sevince. Yaradan'dan uzaklaşma hissi hüzünlü bir müzik üretir. Ve bu müzik ona yakınlık için yalvaran bir dua ile ifade edilir. Yaradan'a yakınlık hissi ise sevinçli bir müzik üretir ve şükran bildiren bir dua ile ifade edilir. O nedenle de müzikte iki türlü ruh hali duyar ve hissederiz. Yaradan'dan uzaklaşırken onunla birleşme arzu ve isteği ve birleşmeyi keşfederken de sevgi, aşk ve mutluluk. Bu iki ruh hali beraber kabalistin yaradanla birleşmesini ifade eder. Müzik dinleyiciyi harika bir ışık içinde yıkar. Bu müziği dinlemeden önce onun hakkında herhangi bir şey bilmeniz gerekmez. Zira bu müzik kelimesizdir. Fakat kalbimizdeki etkisi direkt ve hızlıdır. Onu tekrar tekrar dinlemek özel bir tecrübedir. Notalar kabalistik kurallara bağlı kalınarak bestelenir. İnsan ruhunun inşa ediliş biçimine göre seçilir. Dinleyici notaların ruhunun derinliklerine, gizlerine sızdığını hisseder. Bu ruhumuz ile notaların kökleri arasındaki direkt bağlantıdır. 1996, 98 ve 2000'de bağal Hasulam'ın ve Rabaş'ın müziklerinin 3 cd'si kaydedilip yayınlandı. Kabala hakkında sık sorulan sorular Kabala hakkındaki bilgileri dinleyerek, okuyarak, gruplar halinde çalışarak ve en önemlisi sorular sorup cevaplar alarak öğreniriz. Aşağıda web sitemizden alınan en sık sorulan sorular yer almaktadır. Eğer herhangi bir sorunuz varsa cevap vermemizi isteyebilirsiniz. Bunun için lütfen şu e-mail adresine turkish.kabala.info yazınız veya www.kabala.info.tr sitesini ziyaret ediniz Soru Kendime dünyadaki konumuma dair sorular sormaktayım. Kabalanın benim için uygun olup olmadığını bilmiyorum. Kabala nedir ve eğer Kabala çalışırsam bana ne faydası olacaktır? Cevap Kabala genel bir soruya cevap verir. Hayatımın ve mevcudiyetimin özü nedir? Kabala bu soruya cevap arayanlar içindir. Bu kişiler Kabala çalışması için en uygun kişilerdir. Kabala insana hayatının kaynağını ve böylece hayatının amacını gösterir. Soru Daima Kabala'nın gizli olduğunu düşünmüşümdür. Kabala aniden yeni popüler bir konu haline geldi. Bu nasıl oldu? Cevap Binlerce yıldır Kabala'yı yaymak yasaktı. Sadece 20. yüzyılda Bağıl Hasulam'ın kitapları yayımlandığında bize kısıtlama olmaksızın kabala çalışma imkanı verildi. Onun eserleri senin gibi kabala hakkında bilgiye sahip olmayanlara yardım etmeyi hedeflemektedir. Kabalayı yaygın ve geniş bir biçimde dağıtmak ve hayatındaki eksik manevi öğeleri arayanlara öğretmek yasak değildir. Soru Bağıl Hasulam'ın Kabala'nın Yahudi olan ve olmayan herkese öğretilmesi gerektiğini düşündüğü doğru mu? Sizce de Yahudi olmayanların ıslah sürecinde bir yeri var mıdır? Yoksa Kabala sadece Yahudiler tarafından çalışılmak için midir? Ve bu ıslah süreci nedir? Cevap Muhtemelen kutsal kitaplardan da okumuşsunuzdur. Islahın sonunda gencinden yaşlısına, ırk ve cinsiyet farkı olmaksızın Herkes Yaradan'ı öğrenecektir. Kabala, Yaradan'ın yarattığı insan ve alma arzusu ile alakalıdır. Bütün yaratılanlar bu alma arzusuna sahiptir. O nedenle de ıslah sürecine katılmak isteyen herkes bunu yapabilir. Islah, kişinin niyetlerini egoist olandan, özgecil olana doğru değiştirmesi sürecidir. Yani kişisel faydadan Yaradan'ın faydasına. Bütün insanlığın, bu sürece dahil olması ümit ediliyor. Soru Kabala hakkında daha çok bilgi öğrenmeye ilgi duyuyorum. Benim gibi bir başlangıç öğrencisinin Kabalaya başlamadan önce din kitaplarını, yani yıllardır yazılı ve sözlü dini kanunlara çalışması zorunlu değil midir? Yoksa öğrenmeye hemen şimdi başlayabilir miyim? Cevap Kabala çalışmak için bir ön koşul yoktur. Gerekli olan tek şey kişinin öğrenme merakı ve isteğidir. Kişi kabala çalışması vasıtasıyla, eylemlerinde ve düşüncelerinde manevi dünyaya nasıl benzeyeceğini öğrenir. Soru: Bir kabalistin veya kabala öğrencisinin, birisi ölsün diye o kişi üzerinde büyü yaptığı söylentisini işittim. Sorum şu, böylesi bir şey mümkün mü? Şayet mümkünse, söylenebilecek bir büyü var mı? Ayrıca iyi büyü uygulamalarıyla ilgili birkaç kitap satın aldım, ve bu kitaplar söz konusu olduğu müddetçe acaba beni doğru yönde yönlendirip yönlendiremeyeceğinizi bilmek isterim. Cevap Hangi kitapları satın aldığınızı bilmiyorum ama bu kitapların gerçek Kabala ile bir ilgisi yoktur. Kabala büyü ile ilgili değildir. Çalışarak ve okuyarak Kabala hususunda daha iyi bir anlayış elde edebilirsin. Birkaç okuma materyali öneririz yani maneviyat yolundaki insanın gelişimi hakkında öğretilerde bulunduğumuz ve bizim hazırladığımız makaleleri. Soru Yedi yıl önce yaradana arayışıma başladım. Bu esnada bütün hayatım mahvoldu ve değerli bulduğum her şeyi kaybettim. Ona şöyle seslendim. Bana cevap verene kadar vazgeçmeyeceğim. Sen bana kalan tek şeysin. Artık insanlar ve hayvanlar etrafındaki ışığı tecrübe etmeye başladım. Bu acaba bir kabala manifestosu değil mi? Yaradını bilmek ve manevi olarak gelişmek istiyorum. Cevap Sizin durumunuz tam da insanı kabala çalışmaya motive eden bir durumdur. Yaradana giden yol çok zordur ve özel bir çalışmayı gerektirir. Sadece manevi bir his ona göründükten sonra insan daha önceki duygularının sadece hayal gücünün bir ürünü olduğunu anlar. Kişi bütün egoist niteliklerini özgecil niteliklere dönüştürüp üst dünyalara yükselmedikçe Yaradan'ı hissedemez. Soru Bir yerde okuduğuma göre Kabala'da Yaradan için 72 ismin içerildiği bir bölüm var ve bu isimler okunduğunda yazı bir mesajı ifşa ediyor. Ayrıca İbranice karakterlere düşe olarak bakıldığında 3 karakterli kolonlar halinde görüntülenir ve her bir kolon Yaradan için bir isim içerir. Yaradan'ın nesneleri burada olduğu gibi açıkta sakladığını ve sizin de bunu hiç fark edip etmediğinizi merak etmekteyim. Cevap Kabala matrisler, geometri, sayılar, grafikler, karakterler ve harfler gibi birçok matematiksel kavramdan faydalanır. Bu yaklaşımlar Tora'da gösterilen kodlardır ve bizi manevi nesneler ve onlar arasındaki bağlantıya dair bilgilendirirler. Her manevi seviye kendi ismine veya isimdeki bütün harflerin toplamına dayalı olan sayı karşılığına sahiptir. Bir ismin sayıya dönüştürülmesine Gimatria denir. Bu kodlar elde etmemiz gereken manevi seviyeleri ifade eder. Soru Öyle görünmektedir ki Kabala, Budizm gibi diğer önemli bütün mistik geleneklere benzer fikirlere sahiptir. Önemli bir fark var mıdır? Eğer varsa kişi neden diğerini değil de bu yolu seçmelidir? Eğer bir fark yoksa neden bu kabalistler tarafından kabul edilmez? Cevap Bütün mistik ve dini öğretilerdeki genel fikir bir üst varlık ile iletişime geçmektir. Bu varlık ile iletişime ararken her kişi kendi gerekçesiyle gelir. Örneğin bazı insanlar bu dünyada zengin ve mutlu bir hayata sahip olmayı, zenginliği, sağlığı, güveni ve daha iyi bir geleceği hak etmeyi isterler. Hayatlarını daha iyi yönetebilmek için bu dünyayı mümkün olduğunca çok anlamak isterler. Bazıları ise ölümden sonra gelinecek olan dünyada nasıl başarılı olunacağını öğrenmek ister. Bu hedeflerin hepsi bencildir ve insanın egoizminden kaynaklanır. Kabala hiçbir şekilde bu gerekçelerle ilgili değildir. Daha ziyade Kabala insanın Yaradan'ın niteliklerine benzer niteliklere sahip olmasını olanaklı kılmak için kişinin doğasını değiştirmeyi hedefler. Kabalistik yöntem, insanın bu dünyada sahip olduğu her şeyi Yaradan'a verme niyetiyle kullanması gerektiğini bildirir. Fakat bu niyete ulaşmak için insanın Yaradan'ı hissetmesi ve yaptığı şeylerin Yaradan'ı memnun ettiğini hissetmesi gerekir. Kabala çalışan kişi, Yaradan'ı hissederek Kabala'nın anlamını anlamaya başlar. Kabalistik metinleri nasıl okumalı? Kabala'da kullanılan bazı İbranice terimleri bir başka dile tercüme etmenin gerekli olmadığını vurgulamak isteriz. Zira bu terimlerin her biri manevi bir mevcudiyeti veya bu mevcudiyetin parçalarından birini teşkil etmektedir. Yabancı bir dil konuşan öğrenciye yardımcı olmak için bazı paralel çeviriler sağladık. Fakat çevirilerin dünyamızdaki imgelerle ilgili çağrışımlara neden olabileceği vurgulanmalıdır. Bu ise kesinlikle yasaklanmıştır. Zira kişi manevi olan şeyi bizim dünyamızın seviyesini alçaltmaya girişmemelidir. Baş, roş, ağız, p, çiftleşme, zivuk gibi terimler kabala ile alakalı olmayan çağrışımları içerebilir. O nedenle İbranice isimlere bağlı kalmak tavsiye edilmektedir. Aslında İbranice'yi anlamayan bir öğrenci, İbranice konuşanlara göre bir avantaja sahiptir. Çünkü bu terimler dünyamızdaki betimlemelere bir referans olmamaktadır. Dersleri nasıl okumalı? Kabala'ya açıklama ve öğretmedeki zorluk, manevi dünyanın bizim dünyamızda bir karşılığı olmamasında yatmaktadır. Çalışmanın hedefi açık olsa bile, onu anlamak sadece geçicidir. Bu İdrakimizin manevi öğesi tarafından kavranır ve yukarıdan da sürekli yenilenir. Bundan ötürü birey tarafından bir zamanlar anlaşılan bir konu bir süre sonra aynı kişiye tekrar bulanık görünebilir. Okuyucunun ruh haline ve manevi durumuna bağlı olarak metin ya tamamen derin anlamıyla ya da tamamen anlamsız görünebilir. Dün size tamamen açık olan şeyin bir sonraki gün çok karışık olması halinde umutsuzluğa kapılmayın. Metinler size boş, anlamsız ya da mantıksız göründüğünde sakın vazgeçmeyin. Kabala teorik bilgi edinmek uğruna çalışılmaz. Ama görmek ve algılamak için çalışılır. Kişi görmeye ve algılamaya başladıktan sonra, kendi düşüncesi aracılığıyla ve manevi güç kazandıktan sonra, nihai manevi ışıkları ve seviyeleri edinimini, kendisine kesin bir bilgi bağışlayacaktır. Kişi üst ışık hakkında bir idrak edinene ve manevi nesnelerin algılanmasına sahip olana kadar evrenin ne biçimde inşa edildiğini ve nasıl işlediğini anlamayacaktır. Zira öğrenilen konuya dair dünyamızda hiçbir benzerlik yoktur. Bu dersler, manevi güçlerin algılanması yönündeki ilk adımları kolaylaştırmakta yardımcı olabilir. Sonraki aşamalarda, Sadece bir öğretmenin yardımıyla ilerleme yapılabilir. 1. Ders Bu derste incelenen başlıklar şunlardır. 1. Üç kaynak Raşbi, Ari, Bağıl Hasulam 2. Dört aşama 3. İhsan etmek için vermek 4. Misafir ve ev sahibi 5. Yaradana eşit olmak 6. Seçim özgürlüğü 7. 1. Kısıtlama 8. Yaratılışın kökleri 9. Manevi düzenin yapısı 10. Alma arzusunun tatmini Manevi dünyalarla ilgili olan bilgimiz, üst dünyalara dair bir algılama geliştirmeyi başarmış ve yazılarında bu dünyaların mekanizmasını ve yapısını tanımlamış kişiler tarafından sağlanmıştı. Bu dünyalarla temas kurma yöntemleri de bize iletilmişti. Bu miras hala bu dünyada yaşarken bizim manevi dünyalara girmemizi, yaratılışın tam bir bilgisini edinmemizi, onun tam mükemmelliğini algılamamızı, amacını anlamamızı ve varoluş amacımızı tamamen kavramamızı sağlar. Kabalist Michael Ledman tarafından verilen bu kurs üç kaynağa dayanır. 2. yüzyılda yazılan Kabalist Simon Bar-Yohai'nin Zohar'ı, 16. yüzyılda yaşamış olan Kabalist Arin'in eserleri ve son olarak 20. yüzyıl ortasında yaşamış olan Baal Hasulam'ın eserleri. Bu üç Kabalist, manevi dünyaların hakimiyetini sağlayan güçlenmiş bir metodu öğretmek için birkaç kez reenkarnasyona uğramış bir ve aynı ruhtur. Bu şekilde gelecek nesillerin Kabala çalışmasını kolaylaştırmışlardır. Bu yegane ruh Baal Hasulam'a hayat vererek sonra da en üst seviyeye erişmiştir. Bu ruh, dünyamıza yaptığı seyahati esnasında, ilk varlığın doğumundan, evrenin ıslahının tamamlanmasına kadar geçen süredeki en yüksek seviyelerle başlayan manevi dünyaların yapısı üzerine açıklamalar sağlayabilmiştir. Bağ, Hasulam, Yaradan'dan çıkan ışığın varlıkları yaratma ve onlara haz verme arzusunu oluşturduğunu söylemektedir. Bu aşamaya, kök aşaması veya sıfır aşaması denilmektedir. İbranice'de ise Behine-Şoreş ya da Keter denir. Sonraları bu ışık, haz alma arzusunun onunla mükemmel biçimde uyuştuğu bir kap, kli yaratır. Işık kabı doldurur ve onu memnun eder. Bu birinci aşamadır, hohmadır. Bu ışığın niteliği vermek, haz uyandırmak iken, kapların niteliği almak, ve hazlı tecrübe etmekten oluşur. Fakat ışık kaba girdiğinde niteliklerini kaba geçirmeye başlar ve kap ışık gibi olmayı arzular. Almayı istemek yerine artık kendini kısıtlamaksızın vermeyi ister. Bu aşamada kli yani kap ışık gibi olmayı yani kendini kısıtlamaksızın vermeyi arzular. Ve böylece almayı reddeder. Çünkü verecek hiçbir şey yoktur. Bu aşamaya ikinci aşama denir. Yani behinabet veya bina denir. Kap ışığa sahip olmadığı için ışığın amacının bir kap yaratmaktan ve ona haz vermekten oluştuğunu düşünmeye başlar. Açıkçası kap sadece ışığın belli bir kısmını alırsa hazı tecrübe edebilir. Bir sonraki aşama alma karşılık gelir. Diyelim ki ışığın hazın yüzde 10'unu almak, fakat Yaradan'a yönelik bir niyetli olmalıdır. Bu süreç aslında karışık bir aşamadır. Üçüncü aşamadır. Behina Gimel veya Zerampin denir. Bu iki karşı öğeden oluşan duruma eriştikten sonra Kli Arzu, kendini kısıtlamadan vermektense almanın daha iyi olduğunu ve daha doğal olduğunu anlar. Almanın ve sahip olmanın orijinal niteliği tekrar ateşlenir. Kli'nin sadece %10'unu doldurmuş olan hasadim ışığı, kendini kısıtlamadan verme niteliğini kli'ye geçiremez. Böylece bu da Alman'ın orijinal niteliğinin baskın olmasına neden olur. Sonuç olarak kap, yani kli, kendini %100 haz ile doldurmak ve bütün ışığı almak zorunda olduğuna karar verir. Bu dördüncü aşamadır. Behinadalet veya malhut denir. Tamamen dolmuş olan böyle bir kap, Gerçek, hakiki bir yaratılan varlık olarak tanımlanır. Zira arzuları kendi içinden gelmektedir ve bu durum birinci aşamadan farkıdır. Çünkü birinci aşamada kendine ait bağımsız arzuları yoktur. Yaradan öyle istediği için ışık ile dolmuştur. Sadece dördüncü aşamada yaradandan gelen ışığı almanın gerçek arzusu yaratılan varlığın kendisi tarafından gerçekleştirilir. Bu birinci arzu ışıktan haz almak yaratılan varlığın içinde doğar. Hohma, Bina, Zerampin ve Malhut ışığın çıkışının dördüncü aşamasıdır. Yaradandan yayılan keter ışığı alma arzusunu ya da gerçek yaratılanı oluşturmak içindir. Dünyada yaradının haz verme arzusu ve yaratılmış varlığın bu hazla alma arzusu dışında hiçbir şey yoktur bütün yaratılışın tüm olası gelişim aşamalarında, cansız, bitkisel, hayvansal ve konuşan, her şey haz almak için ışığın bir kıvılcımını almayı arzular. Yaradan yaratılanı ışığı aldıktan sonra, sonsuz ve daimi hazıp bencil bir şekilde değil de, mükemmel ve mutlak bir biçimde tecrübe edebilsin diye yarattı. Eğer ışık kliğe girer, onu tamamen doldurursa, bu durumda kli artık alamaz. Çünkü arzu ışık tarafından doyurulmuştur ve arzunun yokluğunda haz da ölür. Kendi maksadınız için almadığınızda, yani sadece veren kişinin uğrunda haz aldığınızda sonsuz biçimde almak olasıdır. Böylelikle kliye giren ışık alma arzusunun etkisini azaltmaz. Deneyim aracılığıyla biliriz ki aç olduğumuz ve bir şey yemeye başladığımız zaman, Belli bir vakitten sonra en leziz yemekler önümüzde olsa bile artık açlığı hissetmeyiz. Haz, hazın kendisi ve haz için oluşan arzu arasındaki sınır üzerinde tecrübe edilir. Fakat haz, arzuya girip onu doyurur doyurmaz bu arzu yavaş yavaş kaybolur. Ve şayet haz arzudan daha kuvvetli olursa bu geri tepmeye neden olabilir. Haz nasıl sınırsız ve mükemmel bir şeye çevrilebilir? Yaradan tarafından özel bir şema teşkil edilmiştir. Eğer insan hazı kendi için değil de diğerlerini memnun ederken hissederse bu haz sonsuzdur. Çünkü bu arzu sadece hala verebileceği hazın miktarına ve onu verdiği kişiye bağlıdır. Bu hazı ne kadar çok insana verirsem kendim o kadar çok haz hissederim. Bu durum sonsuz bir mevcudiyet, mükemmellik üretir ki bu, Yaradan'ın niteliklerinden biridir. Bu kesinlikle Yaradan'ın bizi teşvik etmek isteyeceği şeydir. Eğer yaratılan varlık sadece almak isterse, kendini kısır bir döngü içine kıstırılmış olarak bulur. Sadece bunun içinde var olan şeyi hissedebilir. Eğer yaratılan varlık, Yaradan'ın yaratılanı mutlu etmesinden kaynaklanan hazını hissedebilse, çocuklarına kendini düşünmeden veren bir anne gibi, Sonsuz bir hazı tecrübe edebilir. En etkin uygulama mükemmelliğe denk gelir. Işık sadece basit bir hazı iletmez. Aynı zamanda sınırsız bilgi, sonsuz mevcudiyet, kendini tanıma ve kendini analiz etme, her şeyi kaplayan sonsuzluk ve ahenkisi tarafından sağlanan hazı da kapsar. İdeal safha ışığı yaratılan varlık üzerine durmaksızın akıtan yaradanı kapsar. Yaratılan varlık sadece böyle yapmakla yaradığını memnun ederse ışığı almaya razı olur. Bu sisteme yaradandan çıkan direkt ışığın aksine geri dönen ışık ya da yansıyan ışık denir. Bu safhanın gerçekleşmesi için öncelikle direkt ışığı yaratılan varlığa doğru çeken bir arzunun var olması zorunludur. İkinci olarak yaratılan varlık ışığın yoluna bir perde yerleştirmelidir. Bu perde hazın sadece kendisi için tecrübe edilmesini önler ve yaratılan varlığa hazzı alması için olanak tanır. Ancak bu haz, yaradan için verebileceği miktarla orantılı biçimde olacaktır. Sonra yaratılan varlık tamamen yaradan gibi olur. Başka bir deyişle şu takas meydana gelir. Yaradan, hazzı kabul eden yaratılan varlığa mutluluk verir ve kişi bu mutluluğu sadece Yaradan'a haz vermek koşuluyla kabul eder. Bağıl Hasulam, ev sahibi ve misafir ile ilgili olan çok basit ve edebi bir örnekten alıntı yapmaktadır. Ev sahibi misafirine bir masa dolusu güzel yiyecekler sunar. Misafir oturur ama yemeye cesaret etmez. Çünkü alıcı pozisyonunda olmak istememektedir. Ve ev sahibinin onu memnun etme isteğinde samimi olup olmadığını bilmemektedir. Misafir utanır. Zira ev sahibi verirken o sadece alıcı durumundadır. İşte bundan ötürü ev sahibinin gerçek arzusunu anlamak için misafir sunulan yemekleri geri çevirir. Şayet ev sahibi misafirinden yiyecekleri onurlandırmasını isteyerek çok memnun olacağı hususunda misafirini ikna ederek ısrar ederse bu durumda misafir yemeye başlayacaktır. Misafir öyle yapacaktır. Zira bunun ev sahibini memnun edeceğine ikna olmuştur. Ve artık ev sahibinden almadığını ama ona verdiğini hisseder. Yani ona memnuniyet verir. Roller tersine dönmüştür. Bütün yemekleri hazırlayan ev sahibi olsa ve davet eden olarak hareket etse bile, memnun etme arzusunun tatmininin sadece misafirine bağlı olduğunu açıkça anlar. Misafir akşam yemeğinin başarısının anahtarını elinde tutar, ve duruma hakim olur. Yaradan, yaratılanı özellikle öyle bir şekilde yaratmıştır ki, ışığın etkisi altında sadece almaktan dolayı utanç duyacaktır. Yaratılan varlık, seçim özgürlüğünü özgürce kullanarak, hazın bencilce tecrübe edilmediği bir seviyeye yarışacaktır. Zira amacı yaradanı memnun etmektir. Bu durumda yaratılan varlık, yaradana eşdeğer olur. Malhut, keter seviyesine erişir ve kutsal nitelikler elde edilir. Bu kutsal nitelikler, bu duygular tanımların ötesindedir. Onları anlayamayız. Yaradana benzerliğin sadece bir derecesini elde ederek manevi dünyalara yapılan giriş zaten sonsuzluk, mutlak haz ve edinim anlamına gelir. Kabala bilimi yaratılışı çözümlemeye çalışır. Bu bilim dünyamızın Öteki bütün dünyaların ve bütün evrenin yaradan seviyesine, sonsuzluk ve mükemmelliğin nihai derecesine ulaşmak için ileri yönlü ıslahı edinirken üstünde yürümek zorunda oldukları yolu tarif edip tanımlar. Bu dünyada yaşarken, günlük koşullarımız içindeyken ve bedenimizde kıyafetlenmişken bu ıslah işine girişmemiz gereklidir. Kabalistler bu mükemmelliyet derecesine erişmişlerdir. Ve onu bizim için tanımlamışlardır. İstisnasız bütün ruhlar doğru zamanda bu nihai seviyeye erişmek zorundadırlar. Dünyamızdaki ruhların reenkarnasyonu en son ruh yolunu tamamlayana kadar devam edecektir. Sonraları manevi dünyaya girmek ve nihayetinde sıfır noktasına ya da ketere erişmek için ıslahın mümkün olduğu yegane yer bizim dünyamızdır. Bu süreç, Sadece tek bir yaşamda gerçekleşebilir mi? Hayır, bu imkansızdır. İnsan doğduğunda zaten bu dünyada olan bir ruh alır. Bu ruh belli ıslah aşamalarını tecrübe etmiş ve deneyim kazanmıştır. Bundan dolayıdır ki günümüzde doğan insanlar, daha önceki nesillere göre daha zekidirler ve daha çok tecrübeye sahiptirler. Modern teknolojik ve kültürel koşullar altında işlev görmek için çok daha hazırlıklıdırlar. Modern toplumda çeşitli değişimler yer almaktadır. Bizim neslimizde kabala çalışma arzusu gitgide daha popüler olmaktadır. Geçmiş yaşamlarda ruhlar öylesi bir deneyim seviyesi kazanmış ve öylesi bir idrak seviyesine erişmişlerdi ki, 20-25 yaşındaki bir kişi manevi bilgi olmaksızın ilerleyemez. Geçmişte ise milyonlar içinde sadece bir avuç kişi, Maneviyat için bir gereksinimi belli belirsiz hissetmiştir. Kişinin ömrü süresince manevi edinime ulaşması sadece birkaç yıl içinde mümkün olacaktır. Bu yaratılışın gayesidir, önceden belirlenmiştir. Her birimiz bir ve aynı ruhun parçasıyız. Bize belli nitelikler ve bu dünyada oynamamız gereken belli bir rol bahşedilmiştir. Kabalan'ın bilimsel sisteminin yardımıyla bu nitelikleri değiştirerek her bir parça en yüksek derecesine erişmek üzere kendi ıslahını gerçekleştirir. Parçaların yolu yukarıdan takdir edilmiştir. Hepimiz bu dünyaya belli bir ruh ve özel niteliklerle doğduk. Hiçbirimiz ruhumuzu önceden seçmedik. Şunu söylemeye gerek yoktur ki, üzerinde yürüyeceğimiz yolumuz da önceden belirlenmiştir. Peki, o halde ne yapacağız? Nerede kaldı özgür irademiz? Hangi anlamda sadece üzerinde şu veya bu eylemin yapıldığı mekanik unsurlar değil de zeki varlıklarız? Yaradan kendimizi ifade etmemize izin vermek için ne ölçüde kendisini geride tutmaktadır? Yaradan bunu sadece bir koşulu gerektirerek yapar. Kendi ıslah yolunda ilerlemeyi kendisi arzu etmek zorundadır. Ve bunu ancak kendi arzularını uyardığı güç ile orantılı olarak yapabilir. Her birimiz başlangıç noktasından başlamalıyız ve en sonunda nihai noktaya erişmeliyiz. Bu hususta özgür bir irade yoktur. Yol içinde özgür bir irade yoktur. Çünkü herkes yolun tüm aşamalarından geçmek ve ileri yönde bu aşamaları kendi içinde bütünleştirmek zorundadır. Bir başka deyişle yolu, yaşamak zorundayız. Özgürlük her bir adımın gerekçesini ortaya koyarak ve ıslah sürecine maruz kalmak için en hızlı süreti seçerek ve yaradana bağlanarak yol boyunca meydana gelenlerle uyumlu olmak anlamına gelir. İnsana bağlı tek faktör budur ve yaratılışın özü de buradadır. Kişinin kendisi en hızlı biçimde başlangıç koşulundan kurtulmayı, yaradanın onu yarattığı biçimin ve özelliklerin ıslahına maruz kalmayı ve en son noktada yaradana bağlanmayı istemelidir. Bu arzuyu ne kadar çok ifade ettiğine bağlı olarak o kişiye insan denebilir, yoksa tamamen kişiliksiz bir yaratıktır. Kabala bağımsız, bireysel, gerçekten özgür bir şahsiyet olması ve bu nitelikte bir kişiliği geliştirmesi için insana yardımcı olan tek gerçek bilimdir. Bir klinin kabın formasyonuna neden olan dört aşama arzudan arzuya göre değişebilir. Sıfır aşamasında, kök aşaması ve birinci aşamada bu arzu yoktur. Yaratılan varlık yaradandan ne kadar uzakta durursa, alma arzusu o derece kuvvetli, yoğun, kaba ve bencilce olur. Dördüncü aşama Malkut. Kesin ve mutlak bencilliktir ve bu arzu kendi kararından ortaya çıkar. Her bir müteakip aşama bir öncekini kapsar. Keter, hokmadadır. Sonra her ikisi de binaya dahil edilir. Her üçü rampine dahil edilir. Malhut bu dört aşamadan oluşur. Her bir önceki aşama bir sonrakini destekler ve onun mevcudiyetini sağlar. Dördüncü aşama onu tamamen dolduran ışığın hepsini almıştır. Işık kabı haz ile doldurduğunda, Kabın ışıktan aşama aşama verme özelliğini aldığını biliyoruz. Sonra Mahkut bu ışığın niteliğinin tamamen zıt olduğunu hissetmeye başlar. Veren ile kıyaslandığında bencilliğinin farkında olur ve öylesine bir utanç duyar ki ışığı almaktan vazgeçmeye ve boş kalmaya karar verir. Işığın Mahkut'tan reddedilmesine birinci kısıtlama denir. Mahkut boşaldıktan sonra veren ile dengeli bir durum oluşur. Her ikisi de ne alır ne de verir. Karşılıklı bir zevk, haz yoktur. Öyleyse bu durumda Malhut nasıl yaradana eşit olabilir? Misafir ve ev sahibi örneğini benzetme olarak alırsak Malhut ışıktan gelen her şeyi geri iter. Çünkü kendisini alıcı olarak hissetmek istememektedir. Sonra şu koşulu oluşturur. Kendi hazlı için olmasa bile Işığın bir kısmını kabul edecektir. Çünkü yaradanı memnun etmek istemektedir. Zira bilir ki yaradan yaratılanın hazını istemektedir. Bu tarzda bir alma vermek gibidir. Bu nedenle Mahud şimdi veren olma durumundadır. Eğer gerçek bir arzu hayata getirilecekse ışığın dört aşamadan geçmesi gerektiğini görebiliriz. İçimizdeki arzunun doğuşundan önce bu arzu biz onu en sonunda hissedene kadar yaradandan gelen ışığın gelişiminin bütün aşamalarından geçer. Hiçbir arzu ışık olmaksızın ortaya çıkamaz. Önce ışık gelir sonra arzu. Gelin dördüncü aşama esnasında yaratılan yaratılışın yapısını bir inceleyelim. Yaradandan gelen ışığa direkt ışık ya da or denir. Markut'un geri çevirdiği ışığa ise geri yansıyan ışık ya da orhozer denir. Ve sonunda klinin içine kısmen giren ışığa ise iç ışık ya da orpini mi denir? Misafir, ev sahibi ve leziz yemeklerle dolu bir masayla karşılaştığında öncelikle her şeyi reddeder. Sonra ev sahibini memnun etmek ve ona haz vermek için her şeyi tek lokmada mideye indirmek istemesine rağmen biraz yemeye karar verir. Bu, kişinin kendi bencil arzusunu özgecil bir biçimde başkalarını düşünerek kullanmak zorunda olmasını anlamına gelir. Misafir olayları düşünmeye başlayınca ev sahibi için bile akşam yemeğinin tamamını kabul edemez. Bu yemeğin sadece bir kısmını kabul edebilir. Bu bir kısıtlama yaptıktan sonra yaratılan varlığın özgecil biçimde ışığın küçük bir kısmını, örneğin ışığın %20'sini kabul etmesinin ve kalan %80'i de geri çevirmesinin nedenidir. Yaratılan varlığın yaradan için ne kadar ışığı kabul edeceğine karar verdiği yere roş, baş denir. Işığı kabul eden parça ise to, iç kısım denir ve son parçaya sof, son denir ki bu boş kalır. Bu yaratılan varlığın kısıtlama ya da sınırlama yaptığı yerdir ve artık ışığı kabul etmez. Yaratılışın çeşitli kısımlarına İnsan vücudu ile olan benzerlikleri kullanan farklı terimler atfedilmiştir. Manevi dünyalarda hiçbir terim, işaret ve sayı yoktur. Fakat yine de kelimeleri kullanmak daha kolay ve daha uygundur. Kabalistler kendilerini çok basit bir dille ifade etmeye tercih etmişlerdir. Dünyamızdaki her şey manevi dünyalardan kaynaklanır. Yukarıdan aşağıya inen direkt bağlantılarla uyumludur. Her manevi nesneden dünyamızdaki her nesneye doğru iner. Sonra dünyamızda bir ismi olan her şey için dünyamızdaki bir nesnenin ismini alabilir ve bu ismi o nesneyi doğuran manevi nesneyi belirlemek için kullanabiliriz. Dünyamızdaki taş örneğini ele alalım. Yukarıda bu taşı meydana getiren bir güç vardır. O nedenle buna taş denilecektir. Tek fark şu ki manevi taş Özel neteliklerle bahşedilmiş bir manevi köktür. Ve karşılığında da dünyamızda maddi bir nesne olan taş diye etiketlenmiş bir dala karşılık gelecektir. Bu dünyamızdaki isimler adlandırmalar ve eylemler vasıtasıyla manevi dünyalardaki öğelere ve eylemlere değinebiliriz. Otantik kabala yazılarının hiçbiri her ne kadar dünya dilini kullanıyor olsalar da Dünyamızdan tek bir kelime dahi bahsetmez. Dünyamızdaki her nesne manevi dünyalarda eşi olan bir nesneye işaret eder. Analiz ve değerlendirmeden sorumlu olan manevi bir nesnenin bölgesine baş, roş denir. Malhut'un üstüne yerleştirilmiş olan perdeye ağız denir. Işığın içeriye girmesine izin verir. Işığın girdiği kısma beden denir. Bedenin içinde bir kısıtlama yaratan sınıra Göbek, tabur denir. Işıksız olan en alt kısmı ise son, siyum denir. Bu nesne bir bütün olarak yaratılışı, ruhu, malhutu oluşturur. Böylece ışığın %20'sini tohta aldıktan sonra ki burası guf bölgesinde ışığın gerçekten hissedildiği yerdir. Partsuf saran ışığın, ormak dışarıdan yaptığı baskıyı hissetmeye başlar. Der ki, Işığın bir kısmını kabul etmenin ne kadar haz verici olduğunu görüyorsun. Dışarıda ne kadar hazın kaldığını tahmin edemezsin. Sadece biraz daha kabul etmeyi denesene. Hazı birazcık daha tecrübe etmektense hiçbir şekilde tecrübe etmemenin daha iyi olduğunu anlayabiliriz. Haz hem dışarıdan hem de içeriden bir baskı uygular. Ve bundan ötürü ona karşı durmak çok daha zor hale gelir. Hiçbir surette ışığı kabul etmezken Parsuf uzun bir süre bu halde kalır. Ama artık ışık hem içeriden hem dışarıdan baskı uygular. Eğer Parsuf biraz daha ışık kabul ederse bu kendi zevki için hareket ettiği anlamına gelir. Çünkü bencilliğine olan direncinin gücü sadece yüzde yirmiye eşittir. Parsuf böyle hareket etmeyi reddeder. İleride bir daha böyle hareket etmemek için Birinci kısıtlamayı gerçekten de yapmıştır. Bu tamamıyla uygun olmayabilir. İlk aşamaya geri dönmek için, yani ışığı kabul etmeden önceki duruma geri dönmek için tek bir çözüm vardır. Bu da ışığı reddetmektir. Ve Parsuf'un tam da yaptığı şey budur. Tabur üzerine eş zamanlı olarak Orpinimi ve Ormakif tarafından uygulanan baskıya, içten ve dıştan çarpışma, Pituş makif denir. Işığın guf içine yayılması, bu durumda yüzde yirmisi, nasıl meydana gelmektedir? İlk başta roşun pehi, başın ağzı seviyesinde konumlandırılmış olan perde, ışığın yüzde yirmilik baskısıyla pey altına, guf içerisine, ta tabur sınırına ulaşana kadar getirilir. Işık guftan atıldıktan sonra perde ışığı geri çevirerek, buradan Roşun pehine doğru derece derece yükselir. Işık guf içine yayılmadan önce parsuf roşta mevcut olan bütün bilgiye sahip olmuştur. Ne tür bir ışık olduğunu onun ne tür bir haz getirdiğini, kendi arzusunun ne olduğunu kendisi için olan hazla karşı onun gücünün ne kadar kuvvetli olduğunu anladı. Bütün bu bilgiye göre ve de parsuf'un ışık ile doldurulduğu durumdan, ve ışığı kısıtlama durumundan geriye kalan bilgiye göre Parsuf geçmişin bir izini tutar. Buna reşimo denir. Maneviyatta ne vardır? Sadece haz arzusu ve bu arzuyu tatmin eden haz. Parsuf içindeki arzu ile ilgili olan bilgiye aviyut denir ve ışığa karşılık gelen bilgiye ki kendini kli kap ile kıyafetlendirir. Hitlapşub denir. Aslında sadece yaradan ve yaratılış var diyebiliriz. Daha önceki durumdan geriye daima şubun, Reşimosu ve Aviyut'un Reşimosu kalır. Bu iki parametre Partsuf'un daha önceki durumunu tanımlamak için yeterlidir. Partsuf ışığı geri çevirdikten sonra ışığın gufta kaldığı zaman ne hissettiğini tam olarak bilir. Bu deneyim ile nasıl hareket edeceğini ve ne tür bir hesaplama yapmak zorunda olduğunu öğrenmiş olur. Parsuf artık ışığın %20'sini tutmanın mümkün olmadığını anlar. Bu sefer yaradan için bu hazdın %15'ini tutmaya karar verir. Bunun meydana gelmesi için Parsuf'un biraz daha aşağı hareket etmesi gerekir. Böylelikle Roche ve P daha önceki Parsuf seviyesinin altında konumlanmış olur. Perdeye çarpan ışık geri itilir. Ve belki de sadece yüzde on içeri geçer. şut ve Aviyut nasıl belirlenir? Hesaplama Malhut'un ona karşılık gelen ışık ile tamamen dolduğu yer olan Einsov'ta yani sonsuzluk dünyasında başlar. Malhut'un bu durumuna kısaca Dalet denir ve 4,4 olarak belirtilir. Bir sonraki Parsuf kendisini artık ışık ile doldurmasını sağlayacak bilgiyi elinde tutar. Bu avyut gimele üçüncü seviyesinin arzusuna karşılık gelir ve bu şekilde devam eder. Bir sonraki parsufimin her biri yaradan için gufunu ışıkla doldurma kapasitesini gitgide azaltır. Toplam 25 parsufun vardır ve bunların her biri yukarıdan aşağı doğru ortaya çıkar. Son parsufun sırası geldiğinde alt kısmı ayıran sınırı yani manevi dünya ile bizim dünyamız arasındaki bariyeri geçer, ve bizim dünyamıza parlamaya başlar. Bizim dünyamız, perdenin yokluğuyla karakterize edilen Mahut'un bir durumudur. İkinci ders Bu derste incelenecek başlıklar şunlardır. 1. Yaratılışın amacı 2. Cansız, bitkisel, hayvansal konuşan 3. Manevi kanunları kavramak 4. Haz 5. Kavrayıştaki iki adım 6. Almak ve vermek 7. Manevi utanç 8. Hitlapşut ve aviyut 9. Bituşpinimumakif 10. Adam Kadmon'un beş parçası İnsan sınırsız ve mutlak hazza almak için yaratıldı. Fakat böylesi bir duruma erişmek için insanın dünyalar sisteminin nasıl çalıştığını bilmesi gerekir. Bu dünyanın kanunları manevi dünyalardan verilir. Doğumumuzdan önce ruhlarımız oradaydı ve yaşamdan sonra da ruhlarımız oraya geri dönecektir. Sadece fiziki bedenimiz içinde olduğumuz bu özel dönemle ve Kabala'nın bu hayatı en iyi şekilde yaşamayı bize nasıl öğretebileceği ile ilgileniyoruz. Kabala bizim için meydana gelen her şeyi tamamen nasıl kullanabileceğimizi öğretir. Manevi olarak yükselmek için insanın her şeyi bilmesi ve kendisine sunulan bütün olasılıkları kesinlikle kullanması gerekir. Dünyamızın doğasını kavramak zorundayız. Cansız, bitkisel, hayvansal ve konuşan, ruhumuzu ve aynı zamanda onun gelişimini tamamlayan kuralları da anlamamız gerekir. Manevi gelişim kurallarına göre insan, hayatında en yüksek manevi dereceye erişmek zorundadır. İnsana şu anki yaşamında olmasa bile, bir sonrakinde veya daha sonrakinde, istenen seviyeye erişene kadar birçok fırsat verilecektir. Kabala bize bu süreci hızlandırmamıza yardımcı olur. Yaradan çok ilginç bir sistem teşkil etmiştir. İnsan ya herhangi bir acı çekmeksizin hayatının anlamını düşünmeye kabul eder ya da kendisine sorular sormaya zorlanabilmesi için böylesi acılar ona gönderilecektir. Başka bir deyişle insanın yaratılışın amacına doğru gönüllü olarak veya zorla ilerlemesi fark etmez. Kabala ona kendi arzusu ile ilerlemesinde yardımcı olur. Bu en iyi yoldur ve insan ilerleme sağlarken mutlu olabilir. Şu soruyu soranlar da vardır. Kabala acaba ev kredimi ödememde yardımcı olur mu? Kişiye işinde yardımcı olabilir mi? Ailevi meselelere çözüm bulmasında yardımcı olabilir mi? Esasında Kabala bu sorulara belirsiz cevaplar vermez. Kabala, yaratılışın amacına erişmek için bize en etkin biçimde bütün dünyamızı nasıl kullanacağımızı öğretir. Bu bütün bu sorunları, problemleri kullanarak Yaradan'ın bizi ittiği yöndür. Kabala, kişiye hayatında ne tür bir manevi yükü almak zorunda olduğunu açıklar. Yoksa sorunların nasıl çözüleceğini değil. Günlük sorunlarımıza neden olan asıl soruna bir çözümün nasıl bulunabileceğini bize gösterir. Acı çekmek sadece manevi yükselişimizi sağlamak için yolumuza konulur. Kişi manevi dünyaların bütün kurallarını keşfettiğinde kendisine yukarıdan gönderilen şeyin ne olduğunu, bu güçlükleri en iyi şekilde nasıl ve niçin kullanacağını ve nasıl doğru biçimde hareket edeceğini bilir. Esasında bize bir şey olduğunda ne yapmamız gerektiğini, nereye koşacağımızı, kimi çağıracağımızı anlamayız. Günlük sorunlarımızı direkt olarak çözmek, her zaman yaptığımız gibi onlardan kaçmaya çalışmak bizi amaca doğru ilerletmez. Sadece yeni zorluklar, güçlükler yaratacaktır. Bu durumlar sadece bizi yaratılışın amacına doğru daha dayaklaştırarak amaçlarını yerine getirdiklerinde kaybolacaktır. Manevi kuralları bilerek bize bütün nedenleri ve sonuçları görme fırsatı verilir. Her şeyi doğru perspektif ile gözlemleriz. Bütün bağlantıları anlarız. Bu şekilde adımlarımızın her biri bilinçli adım haline gelir. Hayat değişir ve artık çıkmaz bir sokağa girmişiz gibi gelmez. Doğumdan önce, şu anki hayatımız esnasında ve bu dünyadan ayrıldıktan sonra bütün koşullarımızı bir araya getiririz. Tamamen yeni bir mevcudiyet seviyesine erişiriz. Şu anda birçok insan hayatının anlamı ve öteki manevi konuların manası üzerine düşünmeye başlıyor. Bu, daha önceki hayatları esnasında ruhlarında birikmiş olan geçmiş deneyimlerden dolayı meydana gelir. Yaradan, bu acıların özü ve kökü üzerinde düşünmesine izin vermek için insana acıyı gönderir. Böylece insan onu anlamadan Yaradan'ı çağırabilir. Yaradan bizden ona bağlanmamız için gerekli olan arzuyu geliştirmemizi ister. Fakat insan eline doğru kılavuz kitabını aldığında gayretli çalışma sayesinde acılar tarafından zorlanmadan gelişebilir. İnsan doğru yolu seçerek aynı acıyı zevk olarak hissedebilir. Daha hızlı gelişir ve onun ilerisine geçer. Aynı zamanda onun amacını ve kaynağını anlar. Böylece yaradan daha önceden olduğu gibi acının kaynağı olmak yerine hazın kaynağına dönüşür. Bu yolda ilerleme hızımız sadece bize bağlıdır. Yaradan hazı bizim için yarattı. Fakat onu doğru biçimde kullanmamızı sağlamak için bizi zorlaması gerekir. Ulaşılamayacak bir haz için çabalamak bize acı çektirir ve her ne olursa olsun onun peşinden koşmaya hazırız. Başka bir deyişle acı tatminin yokluğudur ama arzunun peşinden koşmak herhangi bir iyilik getirmeyecektir. Hazı aldığımız an ona olan ilgimizi kaybederiz ve bir başka şeye atlarız. Haz onu aldığımız anda kaybolur. Dünyamızda acının haz ile doldurulması imkansızdır. Hazı sadece ilk hissedildiği zaman acı ile has sınırında hissederiz. Tatmin arayışı gitgide hazlı matlaştırır, soldurur. Tatmin olmanın bu metodu yanlıştır ve uygun değildir. Sonsuz hazlı almamız için birisine nasıl vermemiz gerektiğini öğrenmeliyiz. Yaradanın bize haz vermek, bizi memnun etmek istediğini bilmemiz, bunu yaşamımızda tecrübe etmemiz için tek nedendir. Ve böylece kendimizi tatmin etmek yerine onu memnun etme imkanımız olur. Vermek için almalıyız. Kelimelerin kifayetsiz olması nedeniyle bu süreç hakkında konuşmak çok zordur. Hatta neredeyse imkansızdır. Doğru bir idrak ancak Yaradan kendisini ortaya çıkardığında olur. İnsanlar Yaradan'ı, masomu geçtikten sonra, yani bizim dünyamız ile manevi dünyalar arasındaki bariyeri geçtikten sonra hissetmeye başlar. Bu, Gimartikun'dan önceki altı bin adımdır, yani son ıslahdır. Her bir manevi adım, Yaradan'ın ortaya çıkışının bir derecesini gösterir. Son ıslah, insanın bütün arzularının ıslahını takip eder. Kabala çalışmasındaki ilk aşama, mümkün olduğunca çok sayıda uygun olan kitapları okumaya ve mümkün olduğunca çok bilgiyi sindirmeye dayanır. Bir sonraki aşama ise, öğrencinin ve grubun arzusu birbiriyle birleştiğinde oluşan grup çalışmasıdır. Öğrencinin klisi, Grup üyesinin sayısıyla orantılı olarak genişler ve büyür. İnsan bireysel ilgisinin dışını hissetmeye başlar. Bizim durumumuzda grup yaradanı simgeler. Çünkü insanın dışında bulunan her şey yaradandır. Kişi ve yaradan haricinde hiçbir şey yoktur. Esas olarak bütün manevi eylem bir grup çatısında başlar ve biter. Tarih boyunca kabalistler gruplara sahip olmuşlardır. Sadece bir grup çatısı içinde ve bu grubun üyelerinden beslenen karşılıklı bağlara dayalı olarak öğrenciler manevi dünyaların idrakinde ilerleyebilirler. Gimartikun, bütün insanların tek bir kabalistik gruba döndükleri durumdur. Her gün bu daha gerçekçi hale gelse de hala gidilecek çok yol vardır. Herhangi bir olayda, en yüksek manevi seviyelerde, her şey bu edinim için. Bütün kökler ve bütün kuvvetler için hazırdır. Genelde iki aşamaya çalışırız. 1- Yaratılan varlığın yukarıdan aşağı düşüşü. Yaradan tarafından tasarlanmış düşünceden bizim dünyamız seviyesine kadar gelişirken. 2- İnsanın bizim dünyamızdan en yüksek derecenin sonuna kadar yükselişi. Fiziksel bir hareketten bahsetmiyoruz. Zira bedenimiz bu maddesel seviyede kalır ama manevi bir şekilde çabalarımızın ve gelişimimizin sonucu olarak olur. Parsuf'ta iki durum mevcuttur. 1. Işığı aldığında ve bundan haz duyduğunda bu kliye hohmah denir. 2. Kli geri vermek istediğinde ve aynı zamanda haz duyduğunda buna bina denir. Bu iki kli birbirine zıttır. Esasında üçüncü bir durumda vardır. Karışık durum. Bu, klinin yaradan için bir parça aldığı ama hala kısmen boş kaldığı yerdir. Böylesi duruma zerampin denir. Burada, hohma ışığının yüzde onuna ve hasedim ışığının da yüzde doksanına sahibiz. Eğer klide hohma ışığı varsa, böylesi bir duruma panim, yüz denir. Bu, hohma ışığının miktarına bağlı olarak küçük veya büyüktür. Son aşama Malkut, yaratılan varlığın hakiki alma arzusudur. Zira hohma ışığını almak için sabırsızdır. Dolayısıyla ışık Malkut'u tamamen doldurur. Malkut'un bu durumuna Ayn Sof, sonsuzluk dünyası, yani sınırsız alma denir. Daha sonra hala ışık almayı isteyen Malkut, bu arzuyu kullanmamaya karar verir. Kendisi için olan alma arzusunun onu yaradandan uzaklaştırdığını anlar. O nedenle ilk kısıtlamasını yapar ve ışığı geri çevirir ve boş kalır. Malhut ışığı geri çevirerek niteliklerini yaradana benzetir. Geri çevirmenin hazzı mutlak ve tam olarak hissedilir. Haz kaybolmaz çünkü verici alıcıya verirken ve böylece ona haz gönderirken alıcıyı sonsuz biçimde hisseder. Kli böyle yaparken hem nicelik olarak hem de nitelik olarak hazzı sonsuz derecede hisseder. Anlaşılıyor ki yaradan kapları yarattığında onları öyle bir biçimde organize etti ki onlar derece derece ışığın durmadan verme niteliğini içlerine aldılar. Ve böylece ışığa benzer oldular. Kişi şu soruyu sorabilir. Mahut ışığa nasıl benzer olabilir? Ve buna rağmen nasıl haz alabilir? Daha önce de vurguladığımız gibi Malhut bütün arzularının üzerine anti-egoist bir perde çeker. Perdenin önüne Malhut'un alma arzusuna bağlı olarak hazdın %100'ü yerleştirilir. Örneğin 100 kilogramlık perdeyi haz alma arzusuna karşı koyan gücü kullanarak Malhut bütün hazzı geri çevirir ve Yaradan'ı memnun etmek için gereken kadar ışık almaya karar verir. Işığı bu şekilde almak Kısıtlama olmaksızın vermeye eşittir. Malhut'a gelen ışığa or yaşar yani direkt ışık denir. Yaratılan bütün ışığa or hozer yani geri yansıyan ışık denir. İçeri giren ışığın %20'sine or pinimi yani iç ışık denir. Dışarıda kalan ışığın büyük bir kısmına or makif yani saran ışık denir. Malhut'un alt kısmında Orhohmanın girmediği yerde Or-Hasedim vardır. Aynsov dünyasındaki Malhut'un durumundan geriye bir reşimo kalır. Bu o şunlardan oluşmaktadır. 1. Hitlapşut'un daleti Işığın niteliği ve niceliği ile ilgili olan bilgi. 2. Aviyut'un daleti Arzun'un gücü ile ilgili olan bilgi. Malhut bu iki tür hafızayı kullanarak Yaradan için alabileceği ilk yirmi ışık için kendi roşunda hesaplamalar yapar. Vermeden alma durumundan kaynaklanan manevi utancı hissetmek için öncelikle yaradanı algılamak, onu veren olarak hissetmek, onun ihtişamını görmek gerekir. Sonra onun özellikleri ve kişinin egoist doğası arasında yapılan kıyaslama, utanma hissine neden olacaktır. Fakat böylesi bir algıya erişmek için Kişinin öğrenecek çok şeyi vardır. Yaradanın ihtişamı yavaş yavaş ortaya çıktıkça onun için bir şey yapma arzusu belirecektir. Yaradana vermek, almak gibi bir şeydir. Bunu kendi dünyamızda da gözlemleyebiliriz. Şayet önemli bir kişiye bir iyilik yapma fırsatına sahip olursak, kişi bunu zevkle ve neşeyle yapacaktır. Bütün çabalarımızın amacı yaradanı ifşa etmektir. Onun gücünü Kudretini ve ihtişamını. Bu seviyeye ulaşıldığı vakit şahit olacağımız şey, Yaradan'ın iyiliği için bir şey yapmak üzere bize enerji kaynağı olarak hizmet edecektir. Vurgulanmalıdır ki Yaradan'ın ifşası sadece kişi bu ifşayı özgecil amaçlar için, yani özgecil niteliklere edinmek için kesin bir arzuya sahip olduğu zaman gerçekleşecektir. Işığın bir bölümünü alan ilk Parsuf'a Galgalta denir. Bir tuş binum Umakif'ten sonra yani taburdaki perdede her iki ışık tarafından çarpıldıktan sonra Parsuf dışarıdan baskı yapan ışığın yarattığı arzulara karşı direnemeyeceğini anlar. Parsuf ışığı geri çevirmeye karar verir. Şu anki durumda bu karar herhangi bir sorun yaratmayacaktır. Çünkü hazın hiçbiri Parsuf tarafından hissedilmez. Işığı geri çevirdikten sonra perde kalkar, zayıflar ve roşun pehine katılır. Bu eyleme hizdakhut, arınma denir. Bilakis, ışığın etkisi altında perde aşağı indiğinde bayağılık artar. Işığı ilk parsuftan geri çevirdikten sonra geriye reşim ok alır. daleti ve aviyotun gimeli. Aviyotun bir miktarı kaybolmuştur. Çünkü parsuf, Dalet'in daha önceki derecesiyle çalışmanın imkansız olduğunu fark etmiştir. Avyut Gimel'e göre perde, Roş'un pehinden Avyut-Dalet seviyesinden daha aşağı olan bir seviyeye iner. Şayet Dalet seviyesi Parsuf-Galgata'nın pehi olursa, bu durumda Gimel seviyesi onun hazehi olur. Işık tekrar yukarıdan perdeye baskı uygular. Perde onu geri çevirir. Ama sonra Reşimot'un etkisi altında, Işığı Galgata'nın taburuna kadar almaya karar verir. Ama daha aşağısına değil. Ancak Parsuf Galgalta bile ışığı kendi taburunun altına almamıştır. İkinci Parsuf'a Ab denir. Tekrar bir tuş binimumakifeylemi ortaya çıkar. Yani ışığı geri çevirme ve yeni bilgiler. Reşimo Parsuf'u doldurur. Bu Hitlapşub'un gimeli ve Aviut'un betidir. Bundan dolayıdır ki ışık geri çevrildiğinde ilk başta ab'ın p seviyesine kadar çıkan perde, şimdi ab'ın haze seviyesine kadar iner. Bu noktada Gimelbet'in reşim otu üzerinde gerçekleşen zivuk yani çiftleşme tarafından yeni parsuf biçimlendirilir. Bu yeni parsufa sak denir. Daha sonra yeni bir bituş pinimuma kif, perdeyi Bet-Alef'in reşim otuyla beraber sakın Roshun pehine kadar yükseltir. Sonra reşim göre perde dördüncü parsufun yani mağının ortaya çıktığı yerden sagın hazahine iner. Daha sonra beşinci parsuf Bon, Alev-Şoreş'in reşim oluşturulur. Her bir parsuf beş bölümden oluşur. Kök, Bet, Gimel, Dalet. Bunlar olmaksızın hiçbir arzu ortaya çıkmayabilir. Bu oluşum asla değişmeyen katı bir sistemdir. Son aşama Dalet, daha önceki bütün dört arzuyu da hisseder. Bu arzuların yardımıyla Yaradan tarafından yaratılmıştır. Dalet, her bir arzuya bir isim verir ve Dalet'in her an Yaradan'ı nasıl gördüğünü tanımlayan şey bu isimlerdir. Bundan dolayı Dalet'in kendisi Yaradan'ın ismiyle çağrılır. Yud, Hey, Vav, Hey. Daha sonra bu harfler ayrıntılı biçimde incelenecektir. Bir insanın iskeleti gibidir. Büyük veya küçük olabilir. Oturuyor veya ayakta duruyor olabilir. Ama aynı şey olarak kalır. Değişmez. Eğer bir parsuf, hohma ışığı ile doldurulursa, ona ab denir. Ama hasedim ışığı ile doldurulursa, ona sak deriz. Parsufimin bütün isimleri bu iki ışığın kombinasyonuna dayalıdır. Kutsal kitaplarda tanımlanan her şey, farklı oranlarda hasedim ışığı ya da hokma ışığı ile doldurulmuş, manevi parsufimden başka bir şey değildir. Beş parsufimin galgalta, ab, sak, ma ve bon doğuşundan sonra bütün reşimot kaybolur. Yaradanın iyiliği için ışıkla doldurulabilecek olan bütün arzular tüketilmiştir. Bu aşamada perde, Yaradan için ışık alma yeteneğini tamamen kaybeder. Ve sadece hiçbir şey almadan egoizme direnebilir. Birinci kısıtlamadan sonra en sonunda Malkut'un ışığın beş parçasını alabileceğini anlarız. Beş par süfümin doğumuna Adam Kadmon dünyası denir. Malkut beş reşimutunu tamamlamıştır. Ayn Sof dünyasının Malkut'unun tamamen ışık ile doldurulduğunu görüyoruz. Birinci kısıtlama sonrasında Parsufemin yardımıyla sadece kısmen tabur seviyesine kadar dolacaktır. Mahkutun görevi artık Yaradan için son bölümünü de ışıkla doldurmaktır. Bu bölüme Sof, son denir ve taburdan Süm Ragline, ayakların sonuna doğru yayılır. Yaradan Mahkut'u sınırsız haz ile doldurmayı ister. Buna erişmek için gerekli olan tek şey Malhut'un kalan kısmını ışıkla doldurmak ya da başka bir deyişle Yaradan'a tekrar haz göndermek için arzu ve güce sahip olabilmesini sağlayacak koşulları yaratmaktır. Bir sonraki bölümde bu sürecin nasıl oluştuğunu göreceğiz. Üçüncü ders Bu derste incelenen başlıklar 1. Beş duyu 2. İfşa 5. Manevi dünyalardaki düzeltmeler 4. Saran ışığı çekmek 5. Ego'yu ıslah etmek 6. Manevi dünyalara giden kapı Duyularımızdaki önemsiz bir değişim bile realiteyi ve dünyamızı algılayışımızı önemli derecede değiştirecektir. Hissettiğimiz her şeye yaratılış denir. Duyularımız öznel olduğu için yarattığımız resim de öznel olacaktır. Bilim adamları mikroskoplar, teleskoplar ve sensörler gibi aletlerle duyularımızın sınırlarını genişletmeye çabalarlar. Ama tüm bu aletler bizim algımızın özünü değiştirmez. Sanki duyu organlarımız tarafından tusak edilmişizdir. Dışarıdaki bütün bilgi, duyularımız vasıtasıyla bize sızar, içimize girer. Alınan bilgi, kişinin içinde bazı işleme maruz kalır, algılanır ve bir algoritmayı izleyerek değerlendirilir. Benim için iyi midir, yoksa kötü müdür? Yukarıdan bize altıncı duyu organını yaratma fırsatı verilir. Bu, kabala biliminin yardımıyla edinilir. Benzer fikirli insanların oluşturduğu bir grupta, hakiki kaynakları kullanarak ve hakiki bir öğretmenin kılavuzluğunda kabalayı doğru biçimde çalışırsak, duyu organlarımızı nitelikli olarak değiştirebiliriz ve yaradanı manevi dünyaları keşfedebiliriz. Kabala, yaratılan yegane şeyin zevk ve haz alma arzusu olduğunu öğretir. Beynimiz, sadece bu duygunun gelişimini hedefler ve onu doğru biçimde ölçülendirir. Beyin, yardımcı bir aletten başka bir şey değildir. Kabalayı doğru biçimde çalışmanın vereceği sonuç, gerçek evrene dair ayrıntılı ve kapsamlı bir deneyimdir ki, dünyamıza dair şu anki algımız kadar nettir. Her iki dünyanın algılanması bize tam ve geniş ölçekli bir resmi, en yüksek gücü ve bütün evreni kontrol eden Yaradan'ı verir. Kabala insan tarafından algılanan yeni duyular ve duygulardan bahsetmektedir. Bunlar insanın beyninde değil, kalbinde görünürler. Kalp basit bir pompa bile olsa insanın iç tepkilerine karşılık gösterir. Esasında duyularımız ve duygularımız saf bir manevi maddedir. Onları yaşatıp hissetmemize olanak sağlayan çeşitli organlar da birer manevi doğadır. Kalp sadece tepki gösterir. Çünkü çeşitli tepkilere göre vücuda enerji vermek için çalışır. Başlangıç durumunda bir şeyin bizden saklı olduğunu anlamayız ya da algılamayız. Fakat çalışmamız esasında bu olguyu anlamaya başlarsak bu bilet Doğru yönde atılmış ileri bir adım olur. Üstelik bizimle iletişime geçen, bize farklı durumları gönderen, daha yüksek bir gücü anlamaya başlarız ve bunun nedenleri ve etkileri böylece daha açık hale gelir. Bu zaten Yaradan'ın belli bir derecede ifşa olmasıdır. Kişi Yaradan'ın ona gönderdiğiyle uyumlu olarak kendi eylem ve işlerini değerlendirmeye, ve kendi eylem ve tepkilerini eleştirmeye başlar. Bu bana yaradan tarafından gönderildi ki böylece onu bırakabilirim ya da bu durumda farklı davranmalıyım şeklinde düşünür. Böylese özelleştiriler insanı insan seviyesine çıkarır. Çünkü daha önceki gibi sadece iki bacaklı bir yaratık olmaktan öte bir şey olmuştur. İnsan yaradanı hissetmeye başlar. Ve kendisi için hangi eylemlerin yararlı, hangi eylemlerin zararlı olduğunu anlar. İnsan, alakalı bütün nedenleri ve etkileri gördüğü için neyin yararlı olduğunu ve neyin yararlı olmadığını anlar. Doğal olarak bilinçli bir insan, kendisine mükafat ya da ceza sağlayan bir mekanizmanın işleyişine aykırı davranmaz. Dolayısıyla Yaradan'ın ifşası, insana her bir özel olayda en yüksek yararı sağlayacak şekilde Doğru biçimde hareket etme fırsatını verir Bu durumda böylesi bir kişiye tısa dik Yani erdemli kişi ya da haktan yana olan denir O yaradanı algılar Hem yaptığı bütün iyiliklerin ödülü olduğunu Hem de bir emre karşı gelmemesinden dolayı ilave bir ödül olduğunu kavrar Erdemli kişi daima yaradanı haklı çıkarır Kişi daima manevi emirleri yerine getirirse Ona daha çok ışık girer ve bu iç ışığa Tora denir. Yaradının daha ileri ifşasından sonra insan manevi merdiveni tırmanır ve her bir basamağında manevi bir emri yerine getirir. Karşılığında da ışığın yeni bir bölümünü alır. Kendisi için iyi ya da kötü olmasına bakmadan emirleri gerçekleştirmesinin mümkün olduğu bir seviyeye ulaşana kadar daha erdemli olur. İnsan Yaradını kesinlikle merhametli olarak ve onun eylemlerini de mükemmel olarak görür. Bütün bunlar Yaradının belli bir derecede ifşa olmasının neticesidir. İnsan altı bin basamak boyunca yürürken Yaradının kendisine ve arkadaşlarına yaptığı her şeyin bütün yaratılan varlıkları sonsuza kadar memnun etme arzusundan kaynaklandığını anlar. Sonra insan sonsuz bir minnettarlık hissiyle ve bütün eylemleri aracılığıyla Yaradan'a teşekkür etme arzusuyla dolar. Bu davranışlar Yaradan'a vermeye yöneliktir. Yani onu daha fazla memnun etmek için daha fazla şey yapar. Böyle bir koşula Yaradan için sonsuz ve ölümsüz sevgi koşulu denir. Bu aşamada insan Yaradan'ın geçmişte onun için sadece iyilik arzuladığını anlar. Önceleri insan ıslah edilmemiş, düzeltilmemiş durumdayken Yaradan'ın onu sık sık sıkıntıya soktuğuna ve onu acı getirdiğine inanırdı. Yüce Yaradan'ın ışığı değişmez fakat rahatsızlık uyandıran bir arzuya girdiği zaman nefret hissini harekete geçirir. Manevi dünya sadece olumlu ve olumsuz durumların eşiğinde algılanır. Kişi olabilecek herhangi bir durumdan korkmamalıdır. Kişi kabala çalışmaya başladığında daha önce bilinmeyen sorunlar aniden ortaya çıkmaya başlar. Kabala öğretisi olmadan bu birkaç yılınızı almış olabilirdi. Şimdi bu süreç sadece hızlandırılmıştır. Bu olayın meydana gelmesi için kişi 10 yıla 1 gün oranından yararlanabilir. Bu herkes için planlanan olayların sayısını azalır anlamına gelmez. Daha ziyade bu olayların meydana gelme hızı ...daha kısa bir zaman dilimine sıkıştırılır. Eğer bir öğrenci egosunu, gururunu ve yüzeysel bilgisini azaltırken... ...grup derslerine devam eder ve doğru biçimde dinlerse... ...duyduğu şeyi araştırmaya ve ona daha çok dikkat etmeye başlar. Çalışılan materyale ilişkin olarak manevi ışığı çekmek amacıyla... ...yukarıdan aşağıya dünyaların çıkış sürecini çalışırız, inceleriz. Bu ışık aşama aşama kaplarımızı temizler ıslah eder ve özgecil hale geliriz. Sadece birkaç ay önce başlayan öğrencilerle on yıldır çalışanların beraber oturduğu öğrenci gruplarına sahibiz. Ancak herkes engel olmaksızın beraber ilerleyebilir. Esasında günümüzde öğrenciler daha büyük bir her şeyi anlam arzusuyla gelirler. Ruhları daha tecrübeli ve daha hazırdır. Temelde kabala çalışma süreniz önemli değildir. Önemli olan öğrencilerin grup şevkine ne ölçüde katıldığı, grupla nasıl birleştiği, saygı vasıtasıyla kibrini nasıl yok ettiğidir. Grupla olan bu birleşmeden dolayı kişinin kendi çabasıyla edinmesi yıllarını alacak manevi seviyelere birkaç saat sonra ulaşması mümkündür. Kişinin sahte kabalistlerden ve gerçek kabaladan çok uzak olan dindar fanatiklerden uzak durması gerekir. Kişi sadece otantik yazıları çalışmalıdır ve bir öğretmen tarafından yönlendirilen tek bir gruba ait olmalıdır. Kabala'yı keşfettiğinde dünyanın, kosmosun, gezegenlerin, yıldızların nasıl düzenlendiğini anlamak istedim. Uzayda bir hayat olsun ya da olmasın bunlar arasında ne tür bir ilişki vardı? Çeşitli biyolojik yaşam biçimlerine ve onların anlamlarına ilgi duymuştum. Benim uzmanlık alanım sibernetiktir. Organizmaların düzenlenme sistemini keşfetmeyi istiyordum. Bu yolda ilerlerken yukarıdan Kabala'ya doğru içime bir dürtü geldi. Daha çok bilgiye sahip oldukça böylesi konulara gitgide daha az ilgi duydum. Kabala'nın biyolojik hayatla, yaşamla ve ölümle ilgili olmadığını anlamaya başladım. Zira bunlar manevi alanda ilgili değildi. Manevi dünya, maddi dünyanın içine sızar ve onda var olan her şeyi biçimlendirir. Cansız, bitki, Hayvan ve insan. Kabala sayesinde dünyanın manevi köklerini ve bu köklerin ilişkilerini anlayarak dünyamız doğru biçimde incelenebilir. Örneğin Baal Hasulam tarafından yazılan Talmut Eser Sefirot çalışması bize manevi dünyalardaki ruhun doğumunu anlatır. Eğer kişi onu kelime kelime okursa, bu anne rahmine düşme, hamilelik, doğum, ve emzirme dönemlerindeki insan kavramından bir farklılık göstermez. Saf bir ilaç gibi görünür. Sonra kişi, gelişimin manevi kanunlarına dair böylesi sonuçlarını dünyamızda neden algıladığımızı kavramaya başlar. Ruhun gelişimi, dünyamızda vücut gelişimini tanımlayan bir dille açıklanır. Çeşitli türdeki yıldız falları, astroloji ve kehanetlerin kabalayla hiçbir alakası yoktur. Bunlar vücutla ve vücudun hayvani özelliğinin farklı şeyleri hissetmesiyle alakalıdır. Kediler ve köpeklerde bazı doğal olayların yaklaştığını hissedebilirler. Günümüzde birçok insan kendisini, yaşamını ve kaderini değiştirmeye çalışarak yeni çağ teknikleri diye adlandırılan metotlara hücum etmekteler. Aslında kader değişebilir. Eğer ruhunuza etki yapar ve onu nasıl kontrol edeceğinizi öğrenirseniz. Manevi dünyanın kanunlarını çalışırken, kendi dünyamızın kanunlarını anlamaya başlarız. Fizik, kimya, biyoloji gibi birçok bilim dalı kabala bakış açısından ele alındığında daha basit ve daha anlaşılır hale gelir. Yine de insan, doğru manevi seviyeye eriştiğinde maddi bilimleri pek de umursamaz. Zira onlar daha az düzenlidir. Manevi olarak düzenlenmiş maddeler şimdi, en önemli ilgi alanı haline gelirler. Kabalist, şu anki manevi seviyesinden yukarı çıkmanın rüyasını görür. Aşağı inmenin değil. Herhangi bir kabalist, isterse bütün bilim dallarının gelişimlerinin köklerini algılayabilir. Baal Hasulam, bazen manevi ve maddi bilimler arasındaki ilişkiye dair yazılar yazmıştır. Büyük bir kabalist olan Vilna Gaun manevi ve maddi kanunlar arasında kıyaslama yapmaktan haz duymuştur. Hatta geometri üzerine bir kitap bile yazmıştır. En yüksekteki manevi dünyaları algılayarak oradan aşağıya bizim dünyamızın bilimi ile direkt bir bağlantı kurabilmiştir. Kendimize gelince manevi dünyalar hakkında hiçbir bilgimiz olmadığı için kelimeleri telaffuz ederek sadece bu kitapları okuyabiliriz. Fakat sadece bu dünyaları telaffuz etmekle bile yazarın bulunduğu belli seviyeden, Saran ışığı çekerek kendimizi görünmez bir şekilde maneviyata bağlıyoruz. Hakiki kabalistlerin kitaplarını okuduğumuzda Ormakif'in bizi ileri taşımasına izin veririz. Kabalist ruhların çeşitlerindeki ve seviyelerindeki farklılık kabalistik eserlerde ifade edilen üslup çeşitliliğini ve de bunları çalışırken çekebileceğimiz ışık yoğunluğunun çeşitli derecelerini açıklar. Fakat kabalistik kitapların özel kısımlarından çıkan ışık daima var olmuştur. Hazreti Musa, halkının çölde avare dolaşması hakkında bir kitap yazmıştır. Eğer biz bu eseri edebi hikayeler olarak düşünürsek, o zaman Tora'nın üzerimizde hiçbir etkisi olmayacaktır. Fakat eğer daha derine inersek ve orada gerçekten tanımlanan şeyi anlarsak, o zaman Hz. Musa'nın yazdığı beş kitap içinde manevi dünyaların idrakinin bütün derecelerinin yorumlanıp açıklandığı bir kabalistik mesaj ortaya çıkar. Bu kesinlikle Hz. Musa'nın iletmek istediği şeydir. Aynı şey Kral Süleyman'ın Şarkıların Şarkısı Neşidelerin Neşidesi isimli eseri için de geçerlidir. Her şey onun nasıl okunduğuna ve algılandığına bağlıdır. Ya sadece bir aşk şarkısı olarak veya manevi bir mesaj olarak algılanır ki Zohar bunu Yaradan'la olan en yüce bağ olarak yorumlar. İçeriği Yaradan'la ilgili düşünceleri ve ulaşılması gereken amacı tetikleyen gerçek kabalistik kaynakları bulmak önemlidir. Kişi gerçek amacından saptıran kaynaklar herhangi bir yarar sağlamayacaktır. Saran Işık, Ormakif Kişinin arzusuna göre çekilir. Kişinin arzusu gerçek amacı hedeflemezse ışık parlamaz. 600 bin parçadan oluşan bir ruhtan bahsediyoruz. Bu nereden kaynaklanır? Altı sefirottan oluşan bir parsuftan. Her biri de sırasıyla ondan meydana gelmiştir. Bu parsuf 10 bin seviyesine yükselmiştir. Bu yüzden rakam 600 bindir. Sürekli olarak ne olurlarsa olsunlar farklı arzular besleriz. Gelişmemiz bu arzuların seviyesine bağlıdır. Başlangıçta arzularımız en alt seviyededir. Sanki hayvani arzular seviyesindedir. Sonra bu arzular zenginlik, onur, sosyal pozisyon ve benzeri başka arzular tarafından takip edilir. Daha yüksek bir seviyede bilgi, müzik, sanat, kültür için olan arzular yer alırken en sonunda maneviyat için daha yüksek bir arzu buluruz. Böylesi arzular nesillerin gelişmesiyle bu dünyada birçok kere bedene büründükten sonra ruhlarda aşama aşama ortaya çıkar. Önce sadece hayvan doğası yaşamında yaşayan ruhlar dünyamızda bedene büründürüldü. Sonra bir sonraki nesillerin ruhları para, onur ve güç arzusunu tecrübe ettiler. En sonunda bunlar bilim için olan arzuya ve sonra da bilimin sağlayamayacağı, daha yüksek bir şeye duyulan arzuya yerlerini bıraktı. İnsanın iki farklı arzuyu tecrübe etmesi imkansızdır. Çünkü bu, arzuların gereğince tanımlanmamış oldukları anlamına gelebilir. Dikkatli biçimde analiz edildikten ve seçildikten sonra yegane arzu görülür. Bir insan, birkaç arzuyu eş zamanlı olarak alır. Sonra, eğer seviyesini doğru biçimde değerlendirebilirse bu arzulardan sadece birini seçer. Manevi kap, kli 600 bin parçaya bölündü ve perdesini kaybetti. Şimdi perde yeniden inşa edilecektir. Ve bu görevi kırık parçaların kendileri gerçekleştirmek zorundadır ki böylece geri dönüş yolunu yaşayabilirler. Ne olduklarını hissedebilirler Ve kendilerinden yaradanı yaratabilirler Manevi kap iki parçadan oluşur Birinci bölüm P'den başlar Tabura gider ve aşba kelimin İhsan etme kapları diye adlandırılır Karşılıksız veren arzulara tekabül ederler Özerinde egoist olmalarına rağmen Karşılıksız verme prensibiyle hareket ederler İkinci bölüm taburdan aşağı yayılır ve tümüyle bencil arzularla ve sadece kendi için alma prensibiyle hareket eder. Kabala kelimi alma kapları olarak adlandırılır. Alt arzuların aksine üst arzuların üzerinde bir perde vardır. Parsuf'un üst kısmına Galgalta ve Eynayim denir ve alt kısmına da Ahab denir. Sonuç olarak üst arzuların i'yi, ve alt arzuların kötü olması gibi bir şey söz konusu değildir. Ancak üst arzular küçük ve alt arzular büyüktür. Daha zayıf arzular kendi ıslahlarına göre başlarlar ve bu süreç fazla bir vakit gerektirmez. Sonra taburun altındaki arzular ıslah edilir. Bunlar daha bencildirler. Galgalta ve Eynayim olarak adlandırılan özgecil arzuların önce ıslah edilmesi, sonra da ahap diye adlandırılan Egoist arzuların ıslah edilmesi gerekir. Bu sürecin sonunda her şey tekrar bir tek ortak kli ile birleşir. Bundan dolayı özgecil ve egoist kaplar arasındaki fark ıslahın zamanlamasındandır. Galgalta ve Eynayim için ıslah vakti gelmiştir ve arzular ortaya çıkarılmıştır. Yüksek bir gelişme derecesine artık ulaşılmıştır. Öte yandan Ahab arzularının ıslahına geçemez. Zira arzuları Hala gizli biçimde saklıdır. Fakat vakit geldiğinde Galgalta ve Eynayim'in arzularına kıyasla Ahab'ın arzularının ne kadar büyük olduklarını anlayacağız. Bu ruhlar ıslah olmaya başlar başlamaz Galgalta ve Eynayim'in zaten ıslah olmuş ruhları onlar sayesinde yükselmeye başlayacaktır. Egoist kelim yani Ahab gelecek olan ıslahtan dolayı Galgalta ve Eynayim'den, yani özgecil kelimden büyük talepte bulunur. Galgalta ve Eynayim'in birçoğu ıslahına henüz başlamamıştır ve Ahab'ın ıslahına engel olurlar. Manevi dünyalara erişmek için bizim neslimizin çok özel yazıları okuması gerekmektedir. Bugün bu Talmud Eser Sefirot'tur. 500 yıl önce Ari tarafından yazılmış kitaplardır. Ari'den önce ise Zohar kitabıydı. Her bir nesle manevi dünyaya girmenin anahtarı işlevini gören özel bir kitap verilir. Belli bir neslinin ruhlarının gelişimine karşılık gelir. Kişi bir kez gerçekten manevi dünyalara eriştikten sonra bütün kitapları okuyabilir. Çünkü artık bu kitapların her birinin kendisi için uygun olduğunu anlar. Manevi dünyalarla eşleşme, niteliklerini edinme, içsel olarak bütün kuralları dikkatlice incelemeyi gerektirir. Sonuç olarak ruh evrimleşir. Tam bir edenin vakti geldiğinde manevi ve maddi bütün dünyalar tek bir mevcudiyet haline gelir. Sonra insan aynı anda bütün dünyalarda yaşayabilecektir. Dördüncü ders Bu derste işlenecek başlıklar. 1. Arzuyu hissetmek 2. Perde, masa 3. Vermek için almak 4. Adam Kadmon'un 5 parsufi mi? 5. Sagun Nekudotu 5. Sagın Nekudotu 6. Parsuf Galgalta 7. İkinci Kısıtlama 8. Atsilut'un Yeri Kabala'yı öğrenmek için bu kadar mesafe aldıktan sonra tanımlamalarımızın teknik doğasını yarattığı bazı zorluklardan dolayı öğrencinin yol kenarına düşmemesini tavsiye ederiz. Kabala bilgeliğinin gerçek bilgisi için duyulan samimi bir arzu aracılığıyla öğrenciye ormak ifin uyandırmasıyla yukarıdan yardım edilir. Doğru vakit geldiğinde öğrenci grubun bir parçası olarak nitelikli bir öğretmen rehberliğinde çalışmalarında ilerleyecektir. Önemli olan husus kişinin tamamen vermek ve kendisi için herhangi bir şey almamak üzere edinmesi gereken seviyeyi aklında tutmasıdır. Sonra kişi gerçek bir bağ ile mükemmelliğe erişir. Bu yaratılışının amacıdır ve insan sadece bunun için yaratılmıştır. Konumuza geri dönecek olursak, Parsuf'a giren ve ondan çıkan ışığa ilişkin yazdık. Burada doymuş ve doymamış arzulardan bahsetmekteyiz. Işık Parsuf'a girdiğinde bu bir arzunun yerine getirilmesi mükemmellik ve haz duygusu demektir. Işık Parsuf'tan ayrıldığında ise geriye bir boşluk ya da düş kırıklığı kalır. Bu manevi dünyada böylesi bir boşluk hissi olmaması gerçeğine rağmen meydana gelir. Şayet Orhohma ayrılırsa Orhas'a dim kalır. Parsuf ışığı her defasında geri çevirdiğinde belli miktardaki hazı geri çevirerek nereye doğru ilerlediğini bilinçli bir şekilde anlar. Manevi çerçevede Bencil bir haz bilinçli bir şekilde geri çevrilir ve doğası gereği özgecil bir haz ile yer değiştirir. Ki bu daha yüksek ve daha güçlü bir hazdır. Eğer Parsuf, efendisini memnun etmek amacıyla almakta başarısız olduğunu algılarsa, kendisi için almayı reddeder. Böylesi bir kararı vermek için biraz yardımın, biraz da bencilliğe karşı gelen bir gücün gerekli olduğunu söylemeye gerek yoktur. Bu belirleyici rol, Perde, masa tarafından oynanır. Kli, perde vasıtasıyla karanlık yerine ışığı algılamaya başlar. Ortaya çıkan ışığın miktarı, perdenin gücüyle orantılıdır. Perde olmaksızın ışık herhangi bir özgeci leyleme izin vermez. Kli tarafından oluşturulan birinci kısıtlama, yani tisim sum alef boyunca ışığın yokluğu, perdenin oluşturulmasına olanak veren durumdur. Böylece ışığın girmesine izin verir. Sadece perde gerektiği gibi pozisyonlandırıldığı zaman arzunun manevi olduğu düşünülebilir. Daha önce Adam Kadmon dünyasının beş parsufimini incelemiştik. Daha önce de belirtildiği gibi Kabala öğrencisinin ana görevi ışığı elde etmektir. Yani parsufu, ruhu ışık ile doldurmaktır. Işık kliye girer girmez derhal kli üzerinde çalışmaya başlar ve kliye kendi özgecil niteliklerini, yani verebilme niteliğini geçirir. Sonra insan ışığa kıyasla kendisinin ne olduğunu anlar ve ışığı aldığı için utanç duymaya başlar. Bu onun ışığa benzemeyi istemesini sağlar. İlahi ışığın gücü, Yaradan'ın yarattığı klinin doğasını değiştiremez. Sadece kullanımını değiştirebilir. Kendi için olan hazdan, Yaradan için olan hazza dönüştürür. Kliden böylesine yararlanma biçimine Verme niyetiyle alma denir. Malhut'un ışığı almaktan dolayı tamamen haz duymasını sağlarken, bir yandan da bu hazzı Yaradan'a geri götürür. Artık Yaradan'ın hazını paylaşarak haz almaya devam eder. Direkt ışığın ilerlemesinin birinci aşaması, Behine Alef boyunca Malhut sadece kendini dolduran ışıktan haz aldı. Fakat sonsuz dünyadan bizim dünyamıza gelen, ve tersi biçimde tekrar sonsuz dünyaya giden bütün yol boyunca ışığın takip ettiği yoldan dolayı Malhut bu kez bir perde kullanarak tekrar tamamen ışık ile dolar Fakat bu kez yaradana dönmek niyetiyledir. Bu Malhut'un sonsuz bir hazla erişmesini sağlar Bu süreç sayesinde hem en alttaki hem de en üstteki bütün arzuları sonsuz bir hazla ulaşır bu bütünlük ve birlik hissi ifadesiyle de belirtilir. Adam Katmon dünyasının beş parç sufimi, Ain Sof dünyasının bütün reşmatını kullanmıştır ki, bu nedenle malhutu tabura kadar doldurmak mümkün olmuştu. Tabii ki, Galgatan'ın taburu altında hala çok güçlü arzular kalır. Bu arzuların üzerinde perde yoktur ve bu yüzden ışık ile doldurulamazlar. Eğer Galgalta'nın alt kısmını ışık ile doldurmakta başarılı olsaydık, son ıslah gerçekleşirdi. Bu görevi tamamlamak için Parsuf, Sakdan çıkan ışık, Galgata'nın taburunun altına iner ve yeni bir Parsuf olan Sag'ın nekidotunu doğurur. Biliyoruz ki Galgata'nın ismi Keter, Ab'ın ismi Hohma, Sag'ın ismi Bina, Ma'nın ismi Zerampin ve Bon'un ismi Malhut'tur. Parsuf bina her yerde yayılabilecek bir parsuftur. Sadece verme arzusu vardır. Hiç or ihtiyaç duymaz. Onun niteliği kısıtlama olmaksızın vermektir. Or hasedim. Sak, Hitlapşub'un gimelinin reşim otu, Aviyut'un beti üzerine doğdu. Ne Galgalta ne de Ab bencil alma arzusuyla çalıştıkları için taburun aşağısına inebilir. Zira orada daha güçlü arzuların var olduğunu bilirler. Taburun altında sagın nekid otu, Galgata'ya hasedim ışığı ile yani verme hazıyla ile doldururlar. Sonra bu hazlar kısıtlama olmaksızın Parsuf'taki herhangi bir arzuya yayılabilirler. Taburun altında sagın Nekudotu, Kendi on sefir otuna sahip yeni bir parsuf oluşturur. Keter, hohma, bina, heset, gevura, tifaret, Netza, Hod, Yesod ve Malhut. Bu parsuf, sagın Nekudotu adını taşır. Bu binanın bir parçası olarak, bütün ıslah sürecinde en çok önem arz eden hususlardan biridir. Ve ıslah olmamış arzuları, kendi seviyesine çıkarır, ıslah eder ve kendi seviyesinin üstüne yükseltir. En üstten tabura doğru, galgal taşunlardan oluşur. 1. Baş seviyesinde Keter, hohma ve bina. 2. Toh seviyesinde hesed, gevura ve tifaret. 3. Taburun altında softa, netsa, hot, yesot ve malhut. Sagın nekudotu, taburun aşağısına indiğinde ve hasedim ışığını Galgalta'nın sofuna iletmeye başladığında, bu kelimi daha önce doldurmuş olan ışıktan dolayı Galgalta'nın sofunda kalan reşimotun parçası üzerinde güçlü bir reaksiyona neden olur. Bu dal Dalet Gimel gücüne sahiptir. Dal Gimel'in gücü Sagın Nekudotu'nun masahından daha güçlüdür. Dolayısıyla Sak böylesine güçlü bir ışığa arzuya karşı koyamaz ve onu kendisi için almaya arzulamaya başlar. Artık yukarıdan aşağıya doğru olan direkt ışığın yayılmasındaki bin aşamasını inceleyebiliriz. Bu aşama iki bölümden oluşur. Birinci bölümde kısıtlama olmaksızın verirken Herhangi bir şey almak istemez. Bu bölüme binanın garı denir ve özgecin niteliklere sahiptir. İkinci bölüm zaten ışığı almayı düşünür. Amacı onu daha çok iletmektir. Alıyor olmasına rağmen bunu kendisi için yapmaz. Binanın bu kısmına binanın zatı denir. Aynı şey binanın özelliklerine sahip olan Sagın Dotu parsufunda meydana gelir. İlk altı sefirot, Binanın garı adını taşır ve son dört sefir ot binanın zatı denir. Binanın garına ulaşan güçlü hohma ışığı onu etkilemez. Bu ışığa karşı kayıtsızdır. Fakat alt seviyelere vermek için almayı arzulayan binanın zatı sadece avuyutbete tekabül eden ışığı alabilir. Eğer binanın zatına ulaşan arzular daha güçlü bir avuyuta sahipse sadece kendisi için alma arzusu görülür. Ancak tisim sumaleften sonra malhut ben amaçlı bir niyetle alamaz. Dolayısıyla sagın nekudotunun zatında böylesi bir arzu görülür görülmez malhut yükselir ve tifaretin ortasında olan özgecil ve bencil arzular arasındaki sınırda kendini pozisyonlandırır. Malhutun bu eylemine tisitsum bet yani kısıtlama denir. Bu çizgi boyunca ışığın yayılması için gerekli olan yeni bir sınır oluşturur. Parsa. Bu sınır daha önce Galgalta'nın siyumunda bulunmaktaydı. Daha önceleri ışık sadece tabura kadar yayılabiliyordu. Gerçi taburun altına girmeyi denemişti. Sagın Nekudot'u Parsufu'nun taburun altına yayılmasıysa Hasadim ışığı gerçekten de oraya girdi, sızdı ve Parsa'ya giden yolu adeta hohma ışığının yayılması için açtı. Şayet Tisit sumbetten önce or taburun altında yayılabilseydi, parsa altında hiç ışık kalmazdı. Sagın neküdotu parsufu taburun altındaki yer kavramını yarattı. Yer nedir? İçine daha küçük bir boyutta başka bir sefiranın yerleştirilebileceği bir sefiradır. Dünyamız bir yerde mevcuttur. Şayet bir kişi evrenden her şeyi çıkarırsa geriye yer kalır. İnsanın sınırlı aklı bunu algılayamaz. Ama başka boyutlarda yerleştirilmiş olduğu için ölçülemeyen bir boşluk olduğu söylenebilir. Bizim dünyamıza ilaveten algılanması ya da hissedilmesi imkansız olan manevi dünyalar da vardır. Çünkü onlar başka boyutlarla alakalıdırlar. Daha sonra Asilut dünyası taburun altında binanın garının yerinde görünür. Bereya dünyası tifaretin alt bölümündeki parsanın altında oluşur. Yesira dünyası, Sefirot Nesa, Hot, Yesot yerinde oluşur. Son kısmı bizim dünyamız olarak adlandırılan, Asiya dünyası, Sefira Mahut yerinde oluşur. Beş sefirottan, Keter, Hohma, Bina, Zerampin ve Malhut. Nasıl on sefirot elde edilebilir? Zerampin hariç, on sefirotların hepsi, 10 sefirottan meydana gelir. Küçük bir mevcudiyet olan Zerampin sadece 6 sefirotu kapsar. Hesed, Gevura, Tifaret, Nessa, Hod, Yesod. Eğer kişi Zerampin yerine onun 6 sefirotunu yerleştirirse bu durumda Keter, Hohma, Bina ve Malhut ile beraber 10 sefirot elde edilecektir. Bundan dolayı bazen 5 ya da 10 sefirottan bahsedilir. Öte yandan On ya da 9 sefirota sahip olan parsuf diye bir şey yoktur. Beşinci ders Bu derse işlenecek başlıklar şunlardır. 1. Işığın aşamaları 2. İkinci kısıtlama 3. Geri yansıyan ışık 4. Adam Kadmon'un 5 parsufimi 5. Sagın Nekudotu sum bet. 6. Nikudim'in küçüklüğü 7. Arzuların Parçalanması 8. Atsilut Dünyası Kısa bir gözden geçirme ile başlayacağız. Yaratılış, Yaradan'dan gelen ışık ile meydana getirilir. Ve bu ışık, haz verme arzusudur. Ve buna Behina-Şoreş, kök aşaması denir. Kendisi için haz alma arzusunu Behina-Alefe oluşturur. Işık ile dolduktan sonra ışığın niteliğini kazanır. Bu verme arzusudur sürekli olarak haz getirme arzusudur. Buna behina bed denir. Fakat onun verebileceği hiçbir şey yoktur. Sadece onun için ışığın bir kısmını kabul ederse, onu haz getirebileceğini fark eder. Böylece üçüncü aşama zerampin yaratılır. Zaten iki özelliği vardır. Vermek, almak. Zerampin bu iki çeşit hazı aldıktan sonra Almanın vermekten daha iyi ve daha hoş olduğunu hisseder. Bu onun alef aşamasındaki başlangıç özelliğidir. O nedenle ışığın tamamını almaya karar verir ve tamamen ışık ile dolar. Fakat şimdi bunu kendi arzusuyla yapar. Hazı sonsuzdur. Bu dördüncü aşama olmuştur ve buna Ayn dünyasının malhudu denir. Tek ve yegane gerçek yaratılış. İki koşulu bir araya getirir. Neyi arzuladığını önceden bilir ve bu iki durumdan alma durumunu tercih eder. İlk üç aşama yaratılış adını taşımaz. Çünkü kendi arzularına sahip değildirler. Sadece Yaradan'ın arzularına veya onun bir sonucuna sahiptirler. Dördüncü aşama aynı ilk aşamada olduğu gibi ışık ile dolduktan sonra Yaradan'ın niteliklerini benimseyerek başlar. ...ve kendisini bir alıcı olarak hisseder. Yaradan gibi olmak kararına neden olan... ...bir utanç duygusu ortaya çıkar... ...ve hiçbir ışığı içeri almama kararı verir. Böylece ilk kısıtlama oluşur. Nasıl olur da... ...Tisumsum birinci aşamanın sonunda meydana gelmedi? Birinci aşama boyunca... ...Klinin arzusu... ...kendisine ait bir arzu değildi. Yaradanın arzusuydu. Burada yaratılış... Kendi alma arzusunu kısıtlar ve onu kullanmaz. Tisimtsum haz alma arzusu üzerinde yapılmamıştır. Kendisi için alma arzusu üzerine uygulanmıştır. Sadece niyete karşılık gelir. İlk durumda Kli sadece almaktan vazgeçmişti. Şimdi eğer Kli kendisi için olmayan bir alma kararı verirse egoizme karşı koyma niyetinin gücüne bağlı olarak ışığın belli bir kısmıyla kendisini doldurabilir ışığı başkası için olacak şekilde almak, vermek ile eş değerdedir. Manevi alemde davranış insanın niyetiyle tanımlanır, hareketin kendisiyle değil. İlk kısıtlama, klinin hazzı asla kendisi için kullanmayacağı anlamına gelir. Tisimt Sumalev asla bozulmayacaktır. Bundan dolayı yaratılan varlığın ana görevi, kendisi için haz alma arzusunu etkisiz kılma gerekliliğidir. İlk yaratılan varlık, Behin Adalet, Yaradan'ın ışığının tamamından hazın nasıl alınacağını gösterir. Eğer birinci kısıtlama, Malhut'u dolduranlar hiçbir zaman kendi için haz olarak alınmayacak demektir. Bu ilkenin nasıl daha ileri seviyede kullanılacağını göreceğiz. Başlangıçta Malhut, egoizmin üstüne bir perde koyar ve bu gelen ışığın tamamını geri çevirir. Bu perde üzerinde muazzam bir baskı uygulayan haz, ve bu hazı almak için muazzam bir arzusu olan Malhut'un, bu baskıya karşı koyup koymayacağını ölçmek için bir nevi testtir. Evet, hazın hepsini geri çevirebilmiştir ve haz içerisinde bulunmamıştır. Fakat bu durumda kli ışıktan ayrıdır. Hazlı geri çevirmeden, hazın bir kısmının yaradan için alındığı durumu nasıl başarabiliriz? Bunu başarabilmek için perde tarafından yansılan ışık, yani Orhozer bir şekilde direkt ışığı sarmalıdır ve her ikisi beraber kliye bu şekilde girmelidir. Yani alma arzusuyla. Böylece Orhozer bencillik karşıtı bir durum olarak işlev görür. Oryaşar'ın girmesini kabul eder ve izin verir. Burada Orhozer özgecil bir niyetle hareket eder. Bu iki çeşit ışığı içeri almadan önce roşta bir hesaplama yapılır. Yaradan için ne kadar ışık alınabilir? Bu miktar toha geçer. Örneğin perdesinin gücüne bağlı olarak ilk parsuf ışığın %20'sini alabilir. Bu ışığa iç ışık, orpinimi denir. Kliye girmeyen ışık dışarıda kalır ve o nedenle de buna ormakif denir. Işığın %20'lik kısmının ilk baştaki alınışına parsuf galgalta denir. İki ışığın yani ormakif ve orpiniminin taburdaki perde üzerinde yaptığı baskının ardından parsuf, bütün ışığı geri çevirir. Sonra perde yavaş yavaş yukarıya, taburdan P'ye doğru bencillik karşıtı gücünü yitirerek ve Roş'un pehindeki perdenin seviyesine erişerek hareket eder. Manevi dünyada hiçbir şeyin kaybolmadığına ve her mütakip eylemin bir öncekini kapsadığını unutmayınız. Böylece P'den tabura doğru alınmış ışığın yüzde yirmisi Parsuf'un bir önceki durumunda kalır. Sonra mademki ışığın %20'sini idare edemiyor, Parsuf tekrar ışığı içine almaya karar verir. Bu kez %20 değil de %15 oranında. Bu maksatla perdesini P seviyesinden Parsuf-Galgalta'nın Hazehi seviyesine yani daha düşük bir manevi seviyeye indirmek zorundadır. Şayet başlangıçta seviyesi Reşimo tarafından tanımlandı ise, Dördüncü seviyenin hitlap şubu ve dördüncü seviyenin aviyutu. Şimdi sırasıyla sadece dört ve üçtür. Işık aynı şekilde girer ve yeni bir parsuf oluşturur. Ap yeni parsufun kaderi aynıdır. O da ışığı geri çevirir. Bu olayın ardından üçüncü parsuf sak yayılır ve ondan sonra ma ve bon. Bütün beş parsufim Galgalta'yı pehinden taburuna doldurur. Oluşturdukları dünyaya adam katmon denir. Galgalta, Behinaşoreş'e benzer. Çünkü Yaradan'dan alırken verebildiği her şeyi de verir. Ab, Yaradan'ın rızası için küçük bir parça alır ve ona Behina Alef olarak hohma denir. Sak, sadece ihsan etmek için çalışır ve ona Behina Bet olarak bina denir. Ma, Behina Gimel olarak Zerampine benzer ve Bonda Malhuta adarete karşılık gelir. Sak, binanın özelliklerine sahip olduğundan, tabur altında yayılabilir ve Galgalta'nın alt bölümünü ışık ile doldurabilir. Taburun altında, boş arzular hariç, yaradana olan benzerlikler tarafından oluşturulmuş hazlar vardır. Çünkü taburun altındaki Galgalta'nın N-H-Y'si, ne Sefirot, Nezahot, Yesot, pohma ışığını içeriye almayı reddetmişti. Hasedim ışığından, Yaradan da olan benzerliklerin hazından zevk alırlar. Ayrıca bu haz aviyutun daleti seviyesindedir. Sagın nekudotu aviyut bete sahiptir ve bu seviyede sadece ışığın ihsanından haz alabilir. O nedenle artık dalet seviyesindeki hazla karşı direnemezler. Aksi halde ışığı kendileri için almaya başlayacaklardır. Yukarıdaki durum normal biçimde meydana gelmelidir. Ama Galgalta'nın siyumunda duran Malhut, Sagın Nekudotu Parsufu'nun Tifaretin ortasına yükselir ve yeni bir siyum, son oluşturur. Bu ışığın kısıtlanmasıdır ve buna parsa denir. Zira onun aşağısına ışık giremez. Böylesi bir eylemde Malhut, ışığın yayılması üzerinde ikinci kısıtlamasını yapar ve buna birinci kısıtlamaya olan benzerliği nedeniyle tisim sumbet denir. Günlük yaşamımızdan bir örnek verelim. İyi huylu, iyi yetiştirilmiş ve bin TL'lik bir miktarı asla çalmayacak olan bir adamı hayal edin. Ancak önüne 10 bin TL bırakılsa aldığı eğitim işe yaramayabilir. Çünkü bu durumda paranın baştan çıkarıcılığı ve alınacak has kısıtlanamayacak kadar güçlüdür. Tisim sumbet, tisim sunolefin devamıdır. Fakat alma kaplarındadır, yani kabala kelimindedir. Doğası gereği özgecil olan Parsuf'un, Sag'ın neki dodu içinde bencil özelliklerini açığa çıkarmış olması ilginçtir. Derhal Malhut yukarıya çıkarak onu sarar, kapsar ve parsa adıya adlandırılan bir çizgi sınır oluşturur. Işığın aşağı doğru yayılmasını sınırlamak içindir. Her baş gibi Parsuf Sag'ın roşu da beş sefirottan oluşur. Keter, Hohma, Bina, Zerampin ve Malhut. Bunlar öte yandan aşba kelimine, keter, hohma ve binanın yarısı ve kabala kelimine yani binanın yarısından malhuta bölünürler. Aşba kelimine yani ihsan etme kaplarına aynı zamanda Galgalta ve de denir. Kabala kelimi avzen hotem pe'dir, ahap. Tisim sumbetin kısıtlaması demektir ki bu noktadan itibaren parsuf, alma kaplarından hiçbirini aktif hale getirmemelidir. Ahab'ı kullanmak yasaklanmıştır ve tifaretin ortasına yükseldiğinde Malhut da aynı şeye karar vermişti. Tisüm sumbetten sonra tüm reşimo sakın roşuna yükselir ve orada sadece Galgalta ve Eynayim'in seviyesinin parsufunu oluşturmayı ister. Bu parsufa yaradan ile olan temasından dolayı biraz ışık alması için olanak tanır. Artık perdenin roşun pehinde değil ama guftaki tifaretin ortasındaki parsa çizgisine denk gelen Nikvei Eynayim'de konumlanma zorunluluğu ortaya çıkar. Sagın roşundaki zikvukundan sonra bu noktadan bir parsuf çıkacaktır ve taburun altında parsaya kadar yayılacaktır. Taburun altından parsaya kadar yayılan yeni parsuf daha önceki sagın neki dotu parsufunu ama sadece üst kısmını, yani özgecil kelimini sarar. Yani Parsuf'un adı Olam Nikuditimin katnutudur. Yani Nikudim dünyasının küçüklüğüdür. Bu Parsuf kısıtlanmış Betalef'in Reşimotu seviyesinde görünür. Esasında daha önce bahsedilen beş dünya Adam Kadmon, Atsilut, Beria, Yesira, Asiya içerisinde böylesi bir dünya yoktur. Çünkü doğar doğmaz hemen parçalanmıştır. Bu dünyanın kısa varoluşu esnasında Sefirot, Keter, Hohma, Bina, Hesed, Gevura ve Tifaret'in bir 3ü üçü on parçaya bölünmüştür ve normal isimlerini almışlardır. Ayrıca Sefirot, Hohma ve Bina için özel isimler vardır. Aba ve İma, anne ve baba. Sefirot, Zerampin ve malhut içinde Zon, Zerampin ve Nukva dişi. Sagın Roşundaki Nikvei, Eynayim'deki Zikvukte Haka'yı takiben Parsuf'un alt bölümünün Reşimotu'nun isteği üzerine sak, Roşun pehindeki Gadlut, Büyüklük, Reşimotu üzerinde ikinci bir Zivuk gerçekleştirir. Bu eylem gerçekleşirken Zaktan dışarıya doğru büyük bir ışık yayılmaya başlar ve Parsanın aşağısına inmeye çalışır. Parsuf Nikudim kesinlikle emindir ki Yaradan için ışığı alabilecektir. Ve tisim sumbete rağmen bu eylem için yeterince güce sahiptir. Fakat şu anda ışık parsaya dokunmaktadır ve şevirat hakelim, kapların kırılması meydana gelir. Çünkü parsufun sadece kendi haslı için ışığı almayı istediği açıktır. Işık derhal parsuftan ve tüm kelimden çıkar, hatta parsanın üstündekiler bile parçalanır. Böylece parsufun kabala kelimini yaradan için kullanma arzusundan, 10 kelimi de kullanarak Gatlut'ta Nikudim dünyasını oluşturmak için perde niyetlerinin tümünün parçalanması meydana gelir. Parsuf Nikudim'in gufunda yani parsanın üstündeki hesed, gevur, ve parsanın altındaki netzah, yesot ve malhut, zonda 8 sefirot vardır. Bunların her biri 4 aşamadan oluşur, 0 aşaması hariç. Karşılığında bunlar 10 sefirotu içerir. Kırılan 320 tane kelime 4 çarpı 8 çarpı 10 yaratır. 320 tane kırık parçalanmış kelimden sadece malhut ıslah edilemez ve bu da 32 parçayı 4 çarpı 8'i temsil eder. Kalan 288 parça yani 320-32 ıslah edilebilir. Bu 32 parçaya lau haven Taştan kalp denir. Bu sadece gimartikun vaktinde yaradının kendisi tarafından ıslah edilecektir. Özgecil ve bencil arzular eş zamanlı olarak parçalara ayrılır ve birbirlerine karışırlar. Sonuç olarak parçalanmış kelimin her bir öğesi ıslah için uygun olan 288 parça ve ıslah için uygun olmayan 32 parçadan meydana gelir. Artık yaratılışın amacı sadece kırık, parçalanmış Nikudim dünyasının ıslahına bağlıdır. Eğer bizden istenen görevi başarırsak, behin adalet ışık ile dolacaktır. Islah dünyası, Nikudim dünyasının kelimini ıslah edecek anlamlı bir sistemi inşa etmek için yaratılır. Bu yeni dünyaya da olam Atsilut, onun yeri denir. 6. Ders Bu derste işlenen başlıklar 1. 125 aşama 2. Adam Harişo'nun günahı 3. Kapların parçalanması 4. Ruhların parçalanması 5. Dünyaların parçalanması 6. Nikudim dünyası 7. Islah dünyası 8. Atsiluh dünyasının parsüfümü 9. BYA dünyalarının doğuşu Yaradan ve bizim dünyamız arasında 5 dünya vardır. Bunların her biri 5 adet parsufimden ve her bir parsufimde 5 adet sefirottan meydana gelmektedir. Yaradan ve bizim aramızda toplam olarak 125 aşama vardır. Bütün bu aşamalar arasında gidip gelen malhut en son aşamaya ulaşır ve bu şekilde tek yaratılmış olan behin adalet daha önceki dört aşama ile birleşir. Malhut Dört aşamanın bütün özelliklerini tamamıyla barındırır ve böylece yaradana eşit olur. Bu, yaratılışın amacıdır. Mahhut'u diğer kalan dokuz sefirot ile birleştirmek amacıyla özel bir Parsuf yaratılır. Parsuf, Keter'den Yesod'a kadar olan dokuz tane sefirottan ve Mahhut'tan meydana gelir. Bu Parsuf'un adı Adam'dır, yani Adem. Başlangıçta dokuz sefirot ve onuncu sefiri olan Malhut birbirine hiçbir şekilde bağlı değildir. İşte bundan dolayı başlangıçta iyilik ve kötülük bilgisi ağacının meyvesini yemenin Adem'e yasaklandığı söylenmiştir. Adem'in kovulmasıyla ve onun keliminin parçalanmasıyla dört üst aşama ve ilk dokuz sefirot Malhut'a düştüler. Burada dördüncü aşama aynı eski Malhut olarak kalmayı seçebilir ya da dört aşamanın benzerliğinde manevi gelişimi tercih edebilir. Eğer Malhut kendisi gibi kalırsa, bu Malhut'un veya ruhun veya Adem'in asya dünyasında olduğu anlamına gelir. Bununla beraber şayet Malhut üçüncü aşama gibi olursa, o zaman Malhut yetzirah dünyasındadır. İkinci aşamaya olan benzerlik, Malhut'un Beria dünyasında olduğu anlamına gelir. Birinci aşamaya olan benzerlik ise, Atsilut dünyasındaki Malhut'a karşılık gelir. Nihayet sıfır aşamasına olan benzerlik, Malhut'un Adam Kadmon dünyasındaki varoluş anlamına gelir. Yukarıdan aşağıya doğru olan, yani Sof'un Malhut'undan bizim dünyamıza doğru olan ve sonra tekrar Sof dünyasına doğru olan bütün manevi hareketler önceden takdir edilmiştir. Yaratılışın amacıyla uyumlu olmayan hiçbir şey planlanmamıştır. Bu amaca, Dördüncü aşama, üçüncü, ikinci, birinci aşamaya ve sıfır aşamasına benzediğinde ulaşılır ki bu aşamaların hepsi dördüncü aşamada vardır. Bütün dünyalar beş dünyanın 125 aşaması üzerinden yaradanın yukarıdan aşağıya doğru inişi olarak görünür. Bu sınırlama yaradanın kalıcı bir sınırlaması gibidir. Yani bütün yaratılışı bizim dünyamızın seviyesine ulaşana kadar giderek, kendinden uzaklaştırır ve yaratılan artık yaradanı hissetmez duruma gelir. Yaratılan yukarı doğru çıktığı zaman yolunu 5 dünyanın 125 aşamasından yapar ki bu 125 aşama özel bir amaç için oluşturulmuştur. Tek bir aşamaya geçmek sizi bir sonraki aşamadan ileriye atlamak için gerekli olan güç ile donatır. Yukarıdan aşağıya düşüş, ruhun gerilemesi, Yukarı yükseliş ise ruhun gelişmesi demektir. Düşüş esnasında her bir aşamanın gücü azalır. Çünkü Yaradan'ın ışığı yaratılana yansır ve Yaradan daha da gizli olur. Fakat tersi yönde gerçekleşen bir hareket ise gitgide daha fazla yaradan ışığını insana yansıtır. Ve sonuç olarak da insanı güçlüklere karşı koyma kuvvetiyle donatır. Şevir Atakel'in meydana geldiğinde neyin ortaya çıkacağını açıklayalım. Bencil kısım olan Malhut'un kendi çıkarı için kullanmaya çalıştığı dokuz özgecil sefirot Malhut'a düşer. Bu esnada özgecil ve egoist arzular birbiriyle harmanlanır. Şimdi şayet güçlü bir ışık bu harmanı aydınlatarak Malhut'u uyandırıp Malhut'a kendi doğasını ve Yaradan'ın ne olduğunu idrak ettirirse bu Malhut'un üst sefirot yani Yaradan'ın ışığı gibi olmak için çaba sarf etmesine olanak sağlar. Şevirat Hakelim adeta maneviyata karşıt bir olsa da esasında malhuta yaradanın özgecil nitelikleriyle donanma ve bir sonraki aşamada onun seviyesine yükselme olanağı verebilecek yegane olasılık süreçtir. Şevirat hakelimden sonra iki sistem şeklinde iki paralel dünya sistemi Asiya, Yetsira, Beriya, Atsilut ve adam kadmon inşa edilir. Özgecil olan ve bencil olan dünya sistemleri bu dünyalar şevirata kelimin temelinde inşa edilir. Bu yüzden onların sistemi özellikle insanın ruhunu kavrar. Ayrıca insanın ruhu bencil ve özgecil kelimden meydana gelir. Adem'in düşüşü bu iki çeşit kelime birleştirdi ve kendi parsufu parçalandı. Dünyalar sisteminde doğru seviyeye çıkarken her bir kırık parça orada kendi niteliğini keşfeder. Adem'in şevirat neşe modu Ruhların parçalanması ve Şevirat Nikudim aynı temelde inşa edilir. Dünyalar ruh için bir tür dış kılıftır. Maddesel dünyamızda insanı saran ve içinde barındıran bu dış kılıf, evren, dünya ve çevremizdeki her şeydir. Asirut dünyasının nasıl oluşturulduğunu incelerken, yapısının tamamen Nikudim dünyasıyla eşleştiğini, uyuştuğunu fark edebilirsiniz. Tisim sumbetten sonra Sagın nekid otu, Üç çeşit reşim oda sahip olan Sagın roşuna yükselir Kısıtlanan metal reşim otundan Galgalta ve Eynayim Kelimi üzerindeki katnutta Nikudim dünyası oluşturulur Bu taburdan Parsaya aşağı doğru yayılır Ötekiler gibi Bu parsufta roştan Ve guftan meydana gelir Roş üç parçaya bölünür Birinci roş keter İkincisine aba yani hohma ve üçüncüsüne de ima yani bina denir. Nikudim dünyasının gufuna zon, zerampin ve nukva denir. Parsa üstünde zonun garı bulunur ve parsanın altında ise zonun zatını buluruz. Bunu takiben Nikudim dünyası gadluta girmeyi arzular. Yani ahapları kendisine dahil etmeyi ister. Ama üst ışık parsaya ulaştığında ve onu geçmeye çalıştığında Nikodim dünyası parçalara ayrılır. Keter ruşu, Aba ve Ima Roşu olduğu gibi kalırlar. Çünkü başlar parçalanmaz. Fakat son, yani Guf hem Parsa'nın üstünde hem de Parsa'nın altında tamamen parçalanır. Artık toplamda 320 tane kırık, parçalanmış parça vardır. Bunun 32'sinin levha even kendi gücüyle ıslah olması mümkün değildir. Diğer kalan 288 parça ıslaha tabi olur. Daha sonra parçalanmış kelime ıslah etmek için olam hatikum, olamaz silut yaratılır. Bütün 320 parçanın kırılması sonrasında reşimot, sagın roşuna yükselir. Başlangıçta sagın roşu ıslah olma yeteneğine göre en saf, en hafif parçaları seçer. Bu ıslahın kanunudur. Önce en kolay parçalar ıslah edilir. Ve sonra bunların yardımıyla sonraki parçalar ele alınır. Islah olmuş kelimden sagın roşu, küçük Nikudim dünyasına benzer olan Atsilut dünyasının parsufimini yaratır. Atsilut dünyasının keteri ayrıca atikte denir. Hohma ayrıca Arihanpin'de denir. Bina ayrıca Aba ve İma'da denir. Zerampin, Nukfa ayrıca Malhut'ta denir. Asirut dünyası, Nikodim dünyasının bir kopyasıdır. Atik, Galgalta'nın taburu ve parsı arasındadır. Arihanpin, Atik'in pehinden Pars'a kadarki yerde, Aba ve Ima Arihanpin'in pehinden Arihanbin'in taburuna kadardır. Zerampin, Arihanbin'in taburundan Pars'a kadarki yerdedir. Malhut, Zerampin altında bir nokta biçimindedir. Her bir parsuf, İki bölümden meydana gelir. Galgalta ve eynayım. Yani ihsan etme kelime ve ahaplar, Yani alma kelime. Parçalandıktan sonra kli iki bölümden değil, dört bölümden meydana gelir. Galgalta ve eynayım. ahap, ahap içindeki galgalta ve eynayım. Galgalta ve eynayım içindeki ahap. Böylesi bir kombinasyon, 320 tane kırık kelimin her birinde bulunabilir. Amaç her bir parçayı kırmak, Galgalta ve Eynayim'i Ahap'tan ayırmaktır. Süreç ise şöyledir. Asilut dünyası Galgalta ve Eynayimi'ni ayırarak ıslah olmamış her bir parçaya güçlü bir ışık gönderir. Sonra Galgalta ve Eynayimi kaldırır ve Ahap kelimini bir kenara bırakır. O nedenle de Ahap'lar kullanılmayacaktır. Asilut dünyası bütün Galgalta ve Eynayimi ıslah ettikten sonra Asilut dünyasının malhutu bina'ya yani Asilut dünyasının roşunun altına yükselir. Asilut dünyasının roşu Atik, Arihampin, Aba ve Ima'dır. Orada malhut aşağıdaki eylemleri gerçekleştirir. 1. Aviut'un betinde yani ikinci seviyede zivuk eylemini yapar, Beria dünyasını yaratır. 2. Aviut'un alefinde birinci seviyede Zivuk eylemini yapar, Yesira dünyasını yaratır. 3 Aviut Shoreş'te sıfır seviyesinde Zivuk eylemini yapar, Asiya dünyasını doğurur. Binanın yükselişi Asilut dünyasını iki seviye yukarı yükseltir. Artık Malhut, Aba ve Ima yerindedir. Zerampin ise Arihampin yerindedir ve Arihampin ile Atik o oranda yükselir. Asilut dünyasının Parsuf Malhutu bu yükselişte Bina'ya, aba ve ima'ya eşit olur, yaratabilir, doğum yapabilir. Sonuç, Beria dünyasının Atzilut un Malhut'undan doğmasıdır ve kendisini doğuran roş altında Atzilut dünyasının Zerampini yerine yeni bir yeri doldurur. Yeni doğan genelde annesinin bir seviye altındadır. Bundan sonra Yesira dünyası hayata getirilir. İlk dört Sefirotu, yani üst kısmı Artık Asilut dünyasının Malhut'unun yerini doldurmaktadır. Alt kısmındaki 6 sefirot Beriya dünyasının ilk 6 sefirotunun yerinde bulunur. Bir sonraki dünya Asiya Beriya dünyasının yarısını ve Yesira dünyasının yarısını kapsar. Yesira dünyasının 4 sefirotu ve Asiya dünyasının 10 sefirotu boş kalır. Bu boş yere Mador Haklipot yani kötü güçlerin yeri denir. Önemini vurgulamak için bütün süreci bir kez daha düşünelim. Nikodim dünyası, Roş'u Keter olarak, Roş'u apa ve ima olarak, Guf'u olarak Katnot'a gitmiştir. Bütün bunlara Galgalta ve Eynayim denir ve Tabur'dan Parsaya yayılır. Nikodim dünyasının gadlutu bundan sonra ortaya çıkmaya başlar ve hem Roş'ta hem de Guf'ta on Sefirot'a sahiptir. Gatlut, Keter'de, Aba ve imada görünür ve Zon Gatluta almak istediğinde Nikodim dünyası parçalanır. Gufun bütün kelime 320 parçaya dağılır. Parçalar pars altına düşer ve birbirleriyle birleşerek dört grup ortaya çıkarırlar. 1. Galgalta ve Eynayim 2. Ahap. 3. Ahap içindeki Galgalta ve Eynayim 4. Galgalta ve Eynayim içindeki Ahap. Parçalanmış kelimi ıslah etmek için Asilut dünyası yaratılır. Öncelikle üç parsufimi doğar. Atik, Arihampin, Aba ve Ima ki hepsi tamamen Nikudim dünyasındaki Keter ile Aba ve Ima parsufimine karşılık gelir. Zerampin ve Malhut Nikudim dünyasındaki aynı parsofime karşılık gelir. Bu aşamada bütün 320 parçadan çıkartılmış olan Galgalta ve Eynayim keliminin ıslahı bitirilir, tamamlanır. Üstelik Ahapların içinde Galgalta ve Eynayim'e sahibiz. Onu çıkarmanın bir yolu yoktur. Ancak yönlendirilmiş ışık onu ışığa daha da yaklaştırır. Atsilup Ahap'ta ıslah yapmak ister. Malchut binaya yükselir ve Beriah dünyasının 10 sefirotunu doğurur. Ve Atsilut'un Zerampini yerinde durur. Çünkü artık Asilut dünyasının Malhut'u Abba ve İma'dadır. Bu aşamada Yesira dünyasının Sefirot'u yaratılır ve sonuncusu kısmen Beria dünyasıyla kesişir. Yesira dünyasının bu kısmı Beria dünyasının üst yarısındaki Parsa'nın altındadır. Son olarak Asiya dünyası Beria dünyasının orta kısmından Yesira dünyasının orta kısmına kadarki alanda yer alır. Yesira dünyasının ortasından başlayan ve en sonunda Asya dünyasında sona eren kısım boşluktur. Mador Haklipot'tur. Şu an dünyaların çıkıp inebileceğini. Ancak ilk pozisyona göre daima beraber hareket ettiklerini göreceğiz. Bu bölümde şimdiye kadar tartışılan her şey Bağıl Hasulam'ın yazdığı Talmud Eser Sefirot'un 1500 sayfasında açıklanır. Büyük öneme sahip bu eser, manevi ilerleyişimiz için bize kılavuzluk eder ve doğru amaca odaklanmamıza yardımcı olur. Islahımız ikinci kısıtlama, tisim sumbet ile ilgilidir. Esasında burada ne tür güçlerin işlev gördüğünü ve bu alanda var olan realitenin doğasını hayal etmek için bile hiçbir insani yol yoktur. Bunlara... Kabala'nın Gizleri denir. Yedinci ders. Bu derste işlenecek konular: 1. Nikodim dünyasının Parsufimi. 2. Atsilut dünyasının Parsufimi. 3. Ahap nedir? 4. Parsufimin parçalanması. 5. Adam Harishon'un Doğumu. 6. Yaradan ile bağlantı. Atsilut dünyasının birinci Parsufu Atik, ilk başta Katnuta. Taburdan Parsa'ya olan Alevşoreş'in reşimotunda ortaya çıkar. Sonra Dalet Gimel'in reşimotundaki dünyamıza gelen yol boyunca Gatlut'ta dağılır. Bu ışığın dünyamızda parlayabilmesini olanak sağlayan Parsuftur. Bu ışığı görmeyiz ve hissetmeyiz fakat o parlar ve bizi ileri götürür. Dünyamızdan Parsa'nın aşağısına Beriya, Yetsira ve Asiya dünyalarının konumlandırıldığı yere yükselen herhangi bir kimseye, Erdemli Adam ya da Tısadik denir. Parsuf Atik'in Astilut dünyasının öteki Parsufu'mine ışığı geçirmek amacıyla sadece Parsaya değil, aynı zamanda Parsanın aşağısına dağıldığı da unutulmamalıdır. Atik, Tisumsum Alef'de olduğundan dolayı bu Parsuf her yere yayılabilir ve Parsanın altında olduğundan Astilut dünyasına çıkmak isteyen insanların ruhlarını aydınlatır. B.A. dünyalarında olmak ihsan etmek için vermek anlamına gelir. Atsilut dünyasında olmak ise ihsan etmek için almak demektir. Bir sonraki parsuf Arihampin, Hohma, Katnut ortaya çıkar. Bu parsuftan sonra Aba ve Bina doğar. Sonra parsuf Zerampin doğar ve en son nokta olarak Malhut doğar. Aslût dünyasının 5 parsulfufi'nin ahapları kabala kelimidir. Alma kaplarıdır. Onarılıp ıslah edileceklerdir. Aslût dünyası çalıştığımız tek dünyadır. Aslût dünyası ile ilişkili olduğu için diğer bütün dünyalarda çalışırız. Amaç en sonunda bütün ruhları aslûta çıkarmaktır. Parsuf Arihampin kendini birçok farklı örtüyle sarar ve bu örtülere de seraut yani saç denir. İnsan bedeninin saçı gibidir. Işık searot boyunca bütün alt dünyalara yayılır. Eğer alt dünyalardaki ruhlar hohma ışığını arzularsa Arihampin ile bağlantıya geçerler ve onun 13 çeşit merhametiyle parsuf serotunun 13 parçası ile bu ışığı alırlar. Eğer bu parsuf küçülürse ışığın akışı durur. Bu olay nedeniyle bütün dünyalar acı çeker. Her çeşit sürgün bundan dolayı ortaya çıkar. Ama eğer Arihamp'in ışığın onun içinden geçmesine izin verirse, böylesi bir sürecin çok yararlı olduğu düşünülür. Arihamp'inden hohma ışığını almak için onun roşunda yükselmesi gereklidir. Asilüt dünyasının Malhut'u Arihamp'in seviyesine yükseldiğinde Malhut'un bu özelliğini Arihampin'e benzer olma ölçüsünde geliştirdiğini işaret eder. Bu süreç şöyledir. Öncelikle Malhut'tan Aba ve Ima'ya bir istek gönderilip Malhut'ta bir ıslah gerçekleştirilir ve sonra Malhut Arihampin roşuna yükselir. Bir sonraki Parsuf olan Aba ve Ima'da sadece hasedim ışığı mevcut olabilir. Bu ışığın yardımıyla Malhut ve Zerampin ıslah edilir ve üstelik bunlar Arihampin'in roşundan Hohma ışığını alabilirler. Aba ve Ima farklı eylemlerin nasıl gerçekleştirileceğini örnekle göstermek için Zerampin ve Malhuta giren ilave bir Parsufim yaratırlar. Zerampin ve Malhuta bilgi ve güç veren böylesi bir ilave Parsufa Selem görüntü denir. Islah eden her şey Aba ve Ima ile ilişkilidir ıslah edilmiş olan her şeyde malhut ve zerampin ile ilişkilidir. Neden sadece bu iki parsufim ıslah edilmelidir? Çünkü bu iki parsufim nikudim dünyasında kırılmışlardır. Asilut dünyasının ilk üç parsufimi nikudim dünyasının roşunun reşim odunda ortaya çıkar. Asilut dünyasının zerampine Hakadoş baruhu yani kutsal ve kutsanmış olan denir. Asilut dünyasının malhutuna Şehina yani bütün ruhların toplamı denir. Tora'daki bütün isimler, bahsedilen şahısların isimleri de dahil olmak üzere Asilut dünyasından ortaya çıkar. Üstelik bu şahıslar B'ya dünyalarındandır. Yine de Asilut dünyasının kontrolü altındadırlar. Asilut dünyası ışığın küçük bir parçası. Yani Ortola da haricinde Parsa'nın aşağısına herhangi bir ışığın girmesine izin vermez. Bu, Nikodim dünyasında meydana geldiği gibi tekrar Şevirata Kelim'den, kapların kırılmasından sakınmak için yapılır. Parsa'nın altında konumlandırılmış olan ahaplar nasıl ıslah edilecekler? Yaradan'dan nasıl farklı olduklarını anlamalarına yardımcı olan güçlü bir ışık ile aydınlatılırlar. Sonra kendilerini geliştirmeyip ve yukarıda konumlandırılmış olan Parsuf'la ki bu kendileri için olan yaradandır. ilişki içinde olmayı arzularlar. İhsan etme özelliğini eğer diğer bir deyişle masahı, perdeyi isterler. Şayet ahaptan gelen istek hakiki ise yukarıda konumlandırılmış olan Parsuf, Beya dünyalarından onu çıkarır ve Atsilut dünyasına sokar. Işık ile dolma sadece Asilut As dünyasında meydana gelir. Beya dünyalarındaki ahaplar arasında Zerampin'in yedi sefirotu ve Asilut As dünyasının Malhut'unun daha alt dokuz sefirotudur. Çünkü Zerampin'in Galgalta ve Eynayimi ve Malhut'un Keter sefirası Asilut As dünyasındadır. Yardım isteği Beya dünyalarında konumlandırılmış olan Zerampin'in ahaplarına ve Malhut'a yükselir. Eğer bu sefirot yukarı çıkarılabilir ve alakalı olan Atsilut dünyasının sefirotuna bağlanabilirse bu durumda onları ışık ile doldurmak mümkün olabilecektir. Böylesi bir duruma Gimartikun denir. Yukarı çıkan Ahap'lar ve Parsan'ın aşağısından gelen ışık tarafından erişilen Ahap'lar arasındaki fark nedir? Fark nitelikseldir. Ahap yukarı çıktığında almak için değil de İsan etmek için gerekli olan bir kli olarak kullanılır. Alma eyleminin ana özelliği yukarı çıkış esnasında çıkartılır. Böylece galgalta ve eynayım olarak kullanılır. Bu asilut dünyasına bir şey ekler, ama ahapı temelde ıslah etmez. Yukarı çıkarken ahap kendi ışığını değil galgalta ve eynayımın ışığını kullanır. Asilut dünyasına yükseltilebilecek ahaplara ilaveten Yükseltilemeyecek olan ve baya da bırakılmış çok sayıda kelim vardır. Bundan dolayı galgalta ve eynayim ile birleştirilmezler. Bu kelimi ıslah etmek için ne yapılacaktır? Dünyalardaki şevirata kelim gibi ruhlarda da şevirata kelim üretilir. Bu amaçla aynı sofun malhutu tamamen bencil olarak yaratılan bir varlıktan başka bir şey değildir. Özgecilikten yoksundur ve kendi üzerinde kabul ettiği bir kısıtlama durumundadır. Astilut dünyasının zonunun Galgalta ve Eynayimi'nin kelimine dahil edilir. Burada Asba kelimi ile Kabala keliminin öyle bir kombinasyonu olacaktır ki, doğal olarak böylesi bir Parsuf daha küçük parçalara bölünecektir. Üstelik özgeciliğin ve bencilliğin ayrı kıvılcımları birleşecek ve bu parçalar vasıtasıyla Malhut'un ıslahını yolunu açacaktır. Ve böylece Asilut dünyası Katnut durumuna girer. Asilut dünyasının Malhut'u Asilut dünyasının iman seviyesine yükselir ve orada aviyut bette bir zivuk yaparak Beriya dünyasını doğurur. aviyut gemelde Malhut'un ikinci zivukundan sonra Yesira dünyası doğar. Sonra Malhut'un üçüncü 3. Zivigun'un ardından Asya dünyası meydana gelir. Bunların ardından Galgalta ve Eynayim ile Katnut'ta temelde yeni olan bir Parsuf yaratılır. Gelecekteki Gatlutta bulunan bu yeni Parsuf'un Ahab'ı Ensof'un Malhut'unun kendisi olacaktır. Bu Parsuf'a Adam Harishon ilk insan denir. Fakat B.A.'nın bu ilave dünyaları neden yaratıldı? Sürekli değişmekte olan arzularını eşleştirmek üzere Parsuf'un içinde var olacağı ve ışıktan alabileceği gerekli bir ortamı yaratmak içindir. Nikudim dünyasında olduğu gibi adam Harishon'un Parsuf'u Galgalta ve Eynayim kelimiyle Katnut'ta doğmuştur. Tüm Parsuf'im gibi Gadlut'a girmeyi arzular. Fakat Gadlut için ışığı almaya başlar başlamaz Sofun Mahkut'unun Kabala keliminde küçük parçalara bölünür. Adem doğduğunda kesinlikle erdemli bir insandı. Zaten sünnet edilmişti ve kabala keliminden yoksundu. Sonra geliştikçe bütün cennet bahçesini, yani bütün arzularını ıslah etmeyi arzuladı. Bunu içine girecek özgecil niyetleri, aşba kelimini barındıramadığı için malhutun malhutunda zivuk yapmasına dair Yaradan'ın kesin talimatlarına rağmen arzuladı. Adem, Ain Sofun hutunda bir ıslah gerçekleştirme kapasitesi hakkında hiçbir vicdan azabı duymadı. Çünkü o, kendisinin Ahab'ıydı. Fakat ışık Asilut dünyasından parsanın altına aşağı doğru inmeye başladığında adam Harishon çok sayıda parçaya ayrıldı. Bu parçaların her biri kendi bireysel ıslahlarını gerçekleştirmek için 6000 bin yıllık bir mücadele dönemi harcamalıdır. Kişinin yaradana feda edebileceği bencilliğin bir parçasına ruh denir. Parçalanma anında Adem'in bütün arzuları bencilliğinin en alt seviyesine inmiştir. Bu noktada bütün parçalar ayrılır ve her bir ayrı parça bu dünyadan haz ve zevk almaya çalışır. Bu insanın yaradan ile bağını güçlendirmesinde ve yukarıdan ıslah eden ışığı almasında ona yardım edecek özel koşulların neden kurulmuş olduğunu açıklar. Islaha maruz kalırken kişi bütün arzularını ıslah ederek yardım için yaradana bir ricada bulunur. Yaradanın ışığı aşağı iner ve bu insan ruhunu ıslah etmek için altı bin mütakip eyleme maruz kalmak zorundadır. Bu durum meydana gelirken ruh Nitelikleri açısından Sof'un Malhut'una benzer hale gelir. Sonra bütün ışığı Yaradan için alır. Keşfettiğimiz her şey Asrilut dünyası ve Adam-Harişo'nun Parsuf'u ile ilişkilidir. Kabala'da yazılı olan her şey bu Parsuf'un bir kısmı veya onun doğduğu dünya ile ilgilidir. Herhangi bir zamanda çevredeki dünyanın algılanması, insanın ne kadar yukarı çıktığına ve adam Harişo'nun Parsufu'nun hangi kısmına eriştiğine bağlıdır. Manevi dünyalarla bağlanmak, birleşmek için kişi nitelikleri açısından bu dünya ile bir benzerliğe erişmek zorundadır. Sürekli olarak verme şeklindeki manevi nitelik ile sadece bir arzu eşleşse bile bu aşamada yaradan ile bir bağlantı kurulur. Bu ilk bağlantıyı kurmak oldukça zordur. Kişi maneviyata açıldığında onu açıkça anlar ve onu başka bir şeyle karıştırmaz. Sonra arzularını değiştirme ihtiyacı duyar. Yaradan kendi adına insanın ıslaha erişmesini ve insandan kendisine bir istek gelmesini umar. İlahi ışık mutlak bir hareketsizlik içinde bekler. Sadece ruhlar değişime uğrar. Bu değişimin her aşamasında ışıktan yeni bir bilgi alır. Yaradan sadece samimi duaya, arzuya karşılık verir. Eğer bir cevap olmazsa, bu henüz cevap verilecek gerçek bir arzunun olmadığı anlamına gelir. İnsan hazır olduğunda derhal cevap gelir. Çünkü ışık daima kliyi doldurmak ister. 8. Ders Bu derste işlenecek başlıklar. 1. Maddeciliğe karşı maneviyat. 2. 3. Alma arzusunun ortaya çıkması 4. Bağıl hasulam tarafından düzenlenen ari metodu 5. Kabalistin gözünde yaratılış Bütün kutsal yazılar bir insanın hayatının sonuna kadar yaşaması beklenen duyguları anlatmaktadır ve mesaj daima aynıdır. Maddi dünyanın cazibeleri yerine maneviyatı tercih etmek ve yaradanı övmektir. Yaradan'ın bizim dualarımıza, övgülerimize ihtiyacı yoktur. Çünkü O tamamen egoizmden mahrumdur. O'nun tek arzusu her birimizi memnuniyetle doldurmaktır. Bu diğer her şey arasından O'nu seçme ve O'nunkine benzer niteliklere edinme arzumuz orantılıdır. Yaradan'ın övülmesi, klinin doğru şekilde yönlendiğine dair bir işarettir. Yaradanla birleşmekten ortaya çıkan hazlar sonsuz, ebedi, mükemmel olabilirler ve sadece kişinin egoizm müdahalesiyle sınırlanırlar. Özgecilik, kliyi ıslah etmenin bir yöntemidir. Özel bir niteliktir. Egoizm kayda değer herhangi bir iyilik sağlamaz. Her şey açıkça görülür. İnsanlar ne kadar çok şeye sahip olursa tatminsiz olmaları o kadar muhtemeldir. En gelişmiş ülkelerde gençler ve yaşlılar arasındaki intiharlar alarm verici bir boyuttadır. İnsana her şeyi verebilirsiniz. Bu çoğu kez yaşamın en basit zevklerini bile hissetmemeye neden olur. Zevk sadece ıstıraf ve haz temasa geçtiğinde hissedilir. Bir hazın yerine getirilmesi onu alma arzusunun giderilmesine yol açar. Yaradanın klinin bencil doğasını, Özgecil bir doğaya dönüştürme emri onun yararına değil bizim yararımıza verilmiştir. İnsanın şu anki durumuna bu dünya denir. Yani olam haze. Ama bir sonraki durumuna ise olam haba gelecek dünya denir. Dünya kişinin şu an hissettiği şeydir. Gelecekte yükselen algılanan duygu ise yeni bir dünyanın algılanmasına neden olur. Eğer bir öğrenci Kısa bir süre için Kabala kursuna katılsa ve sonra çekip gitse yine de kendi içinde yaşamaya devam eden bir şeyi alır. Her birimiz yaşamda en önemli şeyin ne olduğunu bilinçsiz olarak hissederiz. İnsanların hepsi farklıdır. Kimileri daha zeki doğar ve daha hızlıdır. Böylesi kişiler çoğu kez iş hayatında ve toplumda başarı kazanırlar. Zengin olurlar ve diğerlerini sömürmeye başlarlar. Kimileri tembel doğar, yavaşça büyür ve gelişirler. Çok da şansı değildirler. Kimileri zeki olanlardan daha fazla çalışırlar ama karşılığında az şey elde ederler. Bu dünyada kişinin çabalarını değerlendiremeyiz. Zira bunlar insanın doğumunda beraberinde getirdiği çok sayıda içsel niteliğe bağlıdır. Ne insanın içsel, ahlaki çabalarını ne de fiziki çabalarını ölçebilen aletlere sahibiz. Bağıl Hasulam'ın yorumuna göre, bu dünyadaki insanların yaklaşık %10'u güya özgecildir. Bunlar vermekten haz alan insanlardır. Nasıl ki egoist bir kişi almadığı için öldürebilir ise, böylesi özgecil bir kişi de veremediği için öldürebilir. Bu tür insanlar aynı zamanda bir şekilde egoistirler. Çünkü niyetleri ihsanlarının sonucu olarak bir şey almaktır. Doğal olarak onlar da ıslaha maruz kalırlar. Maneviyat açısından aynı şey söz konusudur. Gerçek bir özgecil karakter olmadıkları için, içlerinde doğuştan var olan kötülüğü kavramaları için uzun bir yol kat etmek zorunda kalırlar. Bu egoist olduklarını fark ettikleri bir dönemdir. Bir kişi ne kadar bayağı, ne kadar egoist olursa, maneviyata ulaşma fırsatına o kadar çok yakınlaşıyordur. Onun egoizmi büyük olduğu kadar olgundur da. Artık bu egoizmin kendisine zararlı olduğunu anlamak için bir adım ileri gitmesi gereklidir. Yaradandan niyetini kendisi için almaktan, yaradan için almaya değiştirmesi istemelidir. Yaradandan niyetini, kendisi için almaktan, yaradan için almaya değiştirmesini istemelidir. Utanç niteliği, Keter'in, Behinaşoreş'in neye benzediğini anladığı vakit, Sofun Mahud'undan ortaya çıkar. Utanç duygusu, ışık ve Mahud arasında var olan keskin farkın duygusudur. Mahud'un kendisi, ışığı algılayamaz. Sadece ışık tarafından içinde uyandırılan özellikleri ve nitelikleri algılayabilir. Işığın kendisi, herhangi bir niteliğe sahip değildir. Mahmut'un hissettiği bu nitelikler, ışığın Mahmut üzerinde yarattığı etkinin sonucudur. İnsan organizmasının bütün tepkileri, manevi veya maddi organizmalar olsun fark etmez. Yararlı ve gereklidir. Hastalıkların bir denge unsuru yaratmak için, organizmanın tepkimesi olduğu varsayılır. Varsayın ki, kişinin ateşi var. Organizması, kendisini korumak için, mikropları öldürmek amacıyla yüksek ısı üretir. Bu tepki, organizmanın daima sağlıksız bir hali olarak değil de dahili sürece verilen bir reaksiyon olarak algılanır. Bundan ötürü hastalıkların belirtilerini öldürmek yani organizmanın reaksiyonunu etkisizleştirmek yanlıştır. Egoizmimiz çok zekidir. Eğer tatmin edilmesi imkansız bir arzu varsa, Gereksiz bir ıstırap gelmesin diye egoizmimiz onu bastırır. Fakat belli durumların ortaya çıktığı anda bu arzular yeniden yüzeye çıkarlar. Yukarıdaki husus canlı kalmaktan başka herhangi bir özel arzusu olmayan zayıf, yaşlı, hasta bir insan için bile geçerlidir. Organizma yerine getirilemeyecek arzuları bastırır. Behine bete Bet ise Gimel'e döndüğünde dünyanın evrimi, Or-Yaşar'ın dört aşamasına ayrılır. Ama Sofun malhut oluşturduğu vakit, Malhut'ta yaşayan ve hiçbir şekilde değişmeyen Üst-Sefirot'un tüm arzularını içine alır. Öteki dünyaların daha sonra oluşturulmuş olması gerçeği, değişen arzulara şahitlik eder. Evrimleşen niyetlere değil, niyete bağlı olarak farklı arzular aktive edilir. Fakat arzuların kendisi değişmez. Orada daha önceden var olmayan hiçbir yeni şey yaratılmamıştır. Bu husus aklımıza dün değil de bugün gelen düşünceler için de geçerlidir. Daha önce onlar oradaydı ama dün bizden saklanmışlardı. Her şey insanın içinde pasif durumdadır ve her bir eylemin açığa çıkması için belli bir vakit vardır. Yeni olan hiçbir şey yaratılmamıştır. İki farklı şeyi tek bir şeye dönüştürmek imkansızdır. Örneğin inorganik doğayı organik doğaya çevirmek gibi ya da bitki aleminde olan varlıkları hayvanlar alemindeki bir üyeye dönüştürmek gibi. Ara sınıflar da vardır. Örneğin hayvanlar ve bitkiler aleminin ortasında bulunan deniz mercanları gibi. Bitkiler ve hayvanlar arasında topraktan beslenerek yaşayan canlılar bulabiliriz. Maymun hayvan ve insan aleminin arasında ortada konumlandırılmıştır. Ne tam bir hayvan olabilir, ne de bir insan. Meydana gelebilecek tek değişim, daha yüksek bir seviyeye erişmek için manevi kıvılcımlar insanı maneviyata çektiği zaman oluşur. Bu aşamada bu iki ayaklı yaratık gerçek bir insan olur. Kabalistik bakış açısına göre insan olarak adlandırılabilecek çok az insan vardır. Bilim ve teknolojinin gelişimi, Sonunda bir çıkmaza ulaşmak durumundadır. Ve bu bizim şu sonuca varmamızı sağlar ki ana hedef bu değildir. Ama her şeyden önce bu çıkmaz duruma ulaşmak gerekir. Kabalistler daima öğrenci grupları organize etmişlerdir. Hiçbir surette öğrenciler sınıflandırılmaz veya çalışma arzusuna göre kategorilendirilmez. İnsan önceden belli arzularla yaratılandır ve hiç kimse... Neden bu şekilde yaratıldığını, neden arzularının belli biçimde ortaya çıkarıldığını bilemez. Sınıflandırma bir grup oluşturmadan önce doğal olarak meydana gelir. Hayim Vital haricinde hiç kimse Ari'yi gereği gibi anlamamıştır. Hayim Vital'in Ari tarafından şekillendirilen yeni bir yöntemi takip ederek çalışmaya başladığı bilinmektedir. Ari'nin grubunda zaten büyük kabalistler vardı. Ama o her şeyi tamamen Hayim Vital'e devretmiştir. Kabala'da usta olan bir kişinin öğretme yöntemi bu dünyaya inen ruhların çeşidine bağlıdır. Ari'den önce başka öğreti sistemi ve metotları vardı. Ari'nin yöntemlerinin ortaya çıkmasının ardından herkes için çalışmak olası olmuştur. Bunun için sadece gerçek bir arzu gereklidir. Baal, Hasulam Ari'nin sistemini değiştirmedi. Sadece onu genişletti. Ari'nin kitapları ve Zohar'la ilgili olarak daha detaylı açıklamalar yaptı. Bu sayede bizim neslimizde kabala çalışmak ve kendilerini manevi aleme çekmek isteyenler, çalışılan materyalin esas özünü anlayabilir ve kutsal kitapları okurken benzerlikler oluşturabilirler. Ari'den önce bu dünyaya giren ruhlar maneviyatı tamamen harici olarak algılamışlardı. Ari'nin ölümünün ardından ruhlar inmeye başladı ve bu ruhlar manevi ve bilimsel yöntemlerle kendilerini ve manevi dünyayı çalışıp analiz ettiler. Bu Ari'den önce çıkan kitapların hikaye tarzında yazılmış olmasının nedenidir. Ari'nin öğretisinin ardından çıkan kitaplar yani 10 Sefirotun çalışması, saffalar, Sefirot ve dünyalar dilini kullanarak yazılmıştır. Büyük bir kabalistin Dünyamızın bilimleriyle iştigal etmesi, farklı deney ve keşifler yapması için bir neden yoktur. Kabala'nın bakış açısından bütün açıklamaları verebilir. Çünkü Kabala, bütün bilimlerin kaynağıdır. Her bir bilimin kendi dili vardır. Eğer Kabalist bir bilim adamı değilse, ilgili bilimsel terminolojiyi kullanarak farklı fenomenleri tanımlayamayacaktır. Bütün varlıkların maddi ve manevi özünün temeli olan evrenin gerçek kurallarını tanımlayamayacaktır. Kabalistler, bütün varlıkların maddi ve manevi özünün temeli olan evrenin gerçek kurallarını algılarlar. İki nesne arasındaki ilişkiyi hangi dilde yazabilir? Manevi nesneler arasındaki ilişkiler nelerdir? Bütün bir dünyayı bir arada tutan manevi gücü nasıl tanımlayabilir? Bu dünyadaki hiçbir özel formül bunu yapamaz. Manevi dünyada kabalist bütün algılamalarını aktarabilir. Ama bu algılamalar maneviyata ilgisi olmayanlara nasıl iletilebilir? Bir şekilde anlatmak mümkün olmuş olsa bile insan egoist duasını değiştirene kadar hiçbir şey dünyamızı açıklayamaz. Eğer insanlar niteliklerini daha yüksek bir seviyeye çıkarırsa Manevi eylemleri gerçekleştirebilir ve kendi aralarında manevi dilde konuşabilirlerdi. Her insan bulunduğu seviyeye göre alır ve ıstırap çeker. Manevi seviyeye erişmek için perde gereklidir ve bu hiç de kolay bir görev değildir. İnsan kaçamayacağı bir kısır döngü içine kısırılmıştır. Böylece bu döngünün ötesinde ne olduğunu görmezden gelir. Bundan dolayı kabala çalışmaları hakkında Hiçbir şey bilmeyen insanlar ona gizli bilim demektedirler. Zohar kitabına giriş isimli eserinde bağal Hasulam bilginin dört derecesinden bahseder. Madde, maddeye bürünmüş form, soyut form, öz. Bilim sadece madde ve bir biçime sahip maddeyi inceleyebilir. Maddesiz biçim tamamen saf bir kavramdır ve kesin bir analizi yoktur. Sonuncusu yani öz ise nesneleri canlandıran ve tepkileri tetikleyen şeydir ve bilinemez olandır. Aynı şey manevi dünyalarla da ilgilidir. Büyük bir kabalist bile manevi bir şey çalışırken maddeyi ve onun makyajını hangi biçimde olursa olsun algılayabilir ama maddesiz bir biçimi asla algılayamaz. Böylece manevi boyutta evren hakkındaki bilgimiz için bir sınır vardır. En sonunda kabalist belli bir seviyeye ulaştığında yukarıdan bir hediye alır ve evrenin sırları ona açılır. Dokuzuncu Ders Bu derste işlenecek başlıklar 1. Dünyaların yayılması 2. Sonsuzluk dünyasına erişme 3. Atsilut dünyasının parsufimi 4. Şabattaki 3 yükseliş 5. Zaman manevi anlam 6- Sarın ışığın Yardımıyla ilerleme 7- Son 5 Dünyanın Doğumu Adam Kadmon, Atsilut, berea Yetsira, Asiya Bu esasında 5 sefirotun gerçekleştirilmesidir. Keter, Hohma, Bina, Zerampin ve Mahut ki hepsi de Mahut'un kendisinin içindeydi. Dünyaların Yukarıdan Aşağıya Yayılması Dört arzunun aviyutunun yutunun giderek artmasıyla eşleşir. Sıfırdan dörde kadar olan aşamalar. Dünyalar malhutu saran bir küre gibidir. Benzetme yapacak olursak, kendisi iç içe küreler içinde olan ve sadece en yakınındaki küreyi algılamak için duyu organlarını kullanan bir adamı düşünebilirsiniz. Asya dünyası. Bu Asya dünyası. Duyu organlarını keskinleştirerek ve niteliklerini değiştirerek İnsan aşama aşama bir sonraki ve daha sonraki küreyi algılamaya başlar. Bütün dünyalar ışığın yoluna yerleştirilmiş birer filtredir. Saran ışığı engelleyen özel bir perdedir Ormakif. İnsan bu dünyaların varlığını hisseder hissetmez perde filtrelerini kaldırır. Bu onu yaradana daha yakın hale getirir. Eğer ışık insana filtre edilmeksizin erişseydi, İnsanın kaplarının şevirat hak yaratırdı. Bütün perde dünyalarını çıkararak kişi tüm dünyaların kendisine girmesine, sızmasına izin verir. Bu aşamada kişi ışığı elde eder ve ışığa benzer niteliklere sahip olur. Böylesi bir var olma durumu son ıslah ile ilişkilendirilir. Başlangıçta insan dünyaların içine yerleştirilir ve onların gücünü kendisi üzerine yüklenen baskıları algılar. Kişi bu baskıların üstesinden nasıl gelecektir? Bir çıslah gerçekleştirerek, örneğin Asya dünyasının niteliklerine karşılık vererek, bu sıfır seviyesinde özgecil olmak anlamına gelir. Üstesinden geldikten sonra Asya dünyası insanın içine sızar ve böylece insan tarafından Asya dünyası hissedilebilir. Yesira dünyasını hissetmek için ise bu dünyanın niteliklerine benzer nitelikler elde etmek, ve bu dünyanın içimize girmesine izin vermemiz gereklidir. Bu aşamada birinci seviye özgeciler oluruz. Amaç bütün dünyaları içeri almak ve Aviyut'un 2, 3, 4 seviyelerine göre bu dünyalara benzer olmaktır. Bu şekilde Malhut tamamen ıslah edilir ve ilk dokuz sefirotu içine alır. Bu arada insan bütün dünyaların sınırlarının ötesine geçer ve sonsuzluk dünyasına erişir. Islaha başlamak için insanın hem Yaradan'ın niteliklerini arzulaması hem de kendi niteliklerini elde etmesi gerekir. Atsilut dünyasının her bir parsufu Zerampin ve Malhud parsufimi hariç daha önceki parsufun pehinden başlar. Zerampin, Aba ve İman'ın taburundan başlar. Malhud da Zerampin'in taburundan başlar. Atik, arihampin Aba ve imanın üç parsifumine keter, hohma ve bina denir ve bu da Nikudim dünyasının keter, hohma ve binasına karşılık gelir. Asilut dünyasının roşu Nikudim dünyasının iki başına karşılık gelir ve aynı fonksiyonu yerine getirir. Atik, Arihampin, Aba ve imadan oluşan Asilut dünyasının ruşu Nikudim dünyasının kırılmamış kelimenin reşimotunda ortaya ilk çıkacak olandır. Ancak Zerampin ve Malhut aşama aşama yeniden kurulur. Sadece Galgalta ve Eynayim Zerampinden ve Malhut'un tek noktasından yeniden kurulur. Zerampitin ve Malhut'un ahapları beya'nın dünyaları içindedir. Eğer bu ahaplar ıslah edilirse, o zaman bütün dünyalar ıslah edilir. Islah, Adam Harishon'un Parsuf'unun yardımıyla gerçekleştirilir. Adam Harishon'un bu Parsuf'u neye benzer? Asilut dünyasının mal kutu bina seviyesine çıkartılır. Buna üç aşamada erişilir. Sonra Asilut dünyasının tümü üç seviye yükselir. Asilut dünyasının normal durumuna hafta içi günü denir. Böylesi günlerde Asilut dünyası Parsadan aşağıya yayılan yetersiz ışık tarafından aydınlatılır. Bundan sonra yukarıdan aşağıya daha büyük bir ışık gelir ve Atsilut dünyasını bir seviye yukarı çıkartarak Atsilut dünyasında daha yüksek nitelikler ihsan eder. Şimdi Mahud, Zerampin'in yerinde bulunmaktadır. Zerampin artık Aba ve İma seviyesine erişir. Aba ve İma, Arihan bin ile yer değiştirir. Karşılığında Atik seviyesine ve nihayetinde Saga doğru daha yükseğe yükselir. Atsilut dünyasının ilk yükselişi Cuma akşamı. Yani erev şabatta meydana gelir. Böylesi birilerlemeye, yukarıdan gelen uyanış adı verilir. Aramik dilinde Itaruta Delatata denir. Bizim dünyamızda ise bu günlere, haftalara, zamana ve bize değil de doğanın kanunlarına bağlı olan her şeye karşılık gelir. Bir sonraki aşama Asilut dünyasını bir seviye yukarı çıkarır. Artık Malhut, Aba ve Ima seviyesinde durur ki. Burada kendisine ilave bir nitelik yani vermek niyeti verilir. Bu aşamada Malhut yaradan için alabilir. Artık bir perdeye sahiptir ve zibuk haka gerçekleştirilebilir. Böylece yeni bir parsufim yaratır. Bir yandan Aba ve imanın niteliklerine dayanarak, bir yandan da Aynsof'un Malhut'unun niteliklerine dayanarak, Malhut yeni bir parsuf yaratır. Adam Harishon. Bir kabalist için... Erev Şabat yani Cuma akşamı, Şabat Cumartesi, Moszey Şabat Cumartesi akşamı denilen manevi durumlar takvimle alakalı olmayan günlerde tecrübe edilebilir. Şabatta sigara içmek, bir araba ile seyahat etmek gibi eylemler yasaklanmışken kişisel Şabatta her şeye izin verilir. Zira kabalist bu dünyaları yaşar ve onun kurallarına uymak, onu uygulamak zorundadır. Bundan dolayı bir kabalist için haftanın altı günü saniyenin bir anı kadar sürebilirken şabat birkaç gün devam edebilir. Bu iki durum hiçbir şekilde kıyaslanamaz. Bu dünyada meydana gelen her şey vücudumuz ile ilgilidir. Ama manevi dünyada meydana gelenler ruhumuzla alakalıdır. Şimdilik ruhumuzun ve vücudumuzun sekronize olmadığına şahitlik edebiliriz. Ama gelecekte Dünyamız manevi dünyaların ilkeleriyle çalıştığında ki bu gimartikuna erişildiğinde olacaktır. Her iki dünyanın tüm işleri ve bütün zamanları birbiriyle kaynaşacaktır. Eğer değiştiyseniz ve bu değişim bir saniyenizi aldıysa bir sonraki değişiminiz beş yıl sürerse o zaman bu bir sonraki saniyeniz beş yıl devam etmiş olacak anlamına gelir. Manevi dünyada zaman kişinin niteliklerinin değişimiyle ölçülür. Kişi kabala çalışmaya başlamadan önce dünyamızda binlerce yıl geçebilir. Maneviyata girdikten sonra birkaç hayatta yaşamaya alışkın olduğumuz şeyleri bir günde yaşayabiliriz. Bu zamanın kısalması ve değişimiyle ilgili olan bir örnektir. Manevi yıllar beyanın 6000 dereceden oluşan seviyelerine karşılık gelir ve referans olarak bizim maddi zamanımızla eşleştirilemez. Veya dünyalarından Asilut dünyasına çıkışa Cumartesi, Şabat denir. Galgalta'nın Taburu ve Parsa arasında değişen bölüme Şabat denir. İlk çıkış Beria dünyasından Asilut dünyasına olandır. İkinci Yesira dünyasından Asilut dünyasına çıkıştır. Ve üçüncüsü de Asiya ile ilişkili olandır. B.A. dünyalarının ve Atsilut dünyasının çıkışı eş zamanlı olarak meydana gelir. Çıkışın üçüncü aşaması meydana geldiğinde, Atsilut dünyası, Zerampini ve Atsilut'un Malhut'unu ve B.A. dünyalarını sarar. Bu sefer Atsilut dünyasının roşu, Atsilut dünyasının sınırlarını doğru biçimde geçer ve adam Katmon dünyasına girer. Sırası geldiğinde Galgalta'nın roşu, roş Ap ve Roş-Sak, ile beraber yükselir ve Sof dünyasına girer. Asya'nın ilk manevi dünyasına giren bir kişi, çıkışın üçüncü aşaması boyunca Asilut dünyasına erişebilir ve manevi şabatı tecrübe edebilir. Sonra bu kişi tekrar başlangıç aşamasına geri getirilebilir. Çünkü onun bu yükselişi kendi çabalarının sonucu değildi. Ona yukarıdan bir hediye olarak verilmişti. Manevi zamanın yönü daima aşağıdan yukarıya doğrudur. Bütün ruhlar, tüm insanlık, sürecin farkında olmadan, sürekli olarak yukarı çıkıyorlar. Yaradanla birleşmek için ona yakınlaşıyorlar. Buna manevi zamanın direkt takışı denir. İnsan bu süreci olumsuz bir süreç olarak hissetse bile, zaman daima olumlu bir yönde ölçülür. İnsan egoisttir. Bundan dolayı maneviyat negatif olarak algılanır. Fakat İnsan manevi gelişme yolunda yürürken kendisini asla alçaltmaz. İnsan bu dünyada egoizmini artırmaya çalışmamalıdır. Daha ziyade bunun yerine Yaradan'a daha da yakınlaşmayı istemelidir. İnsan son ıslahına kadar bu yönde çalışırken sürekli olarak çoğalan egoizmini hissedecektir. Yani doğal egoizmi ilahi niteliklere kıyasla daha da kötüleşecektir. Kabala çalışması Fonksiyonu insana gerçek niteliklerinin neler olduğunu göstermek olan saran ışığın çekilmesini sağlar. Bu nitelikler her ne kadar değişmeseler de daha negatif görünürler. Esasında insan sadece ilahi ışığın etkisi altında kendi niteliklerinin gerçek doğasını daha çok fark eder olmuştur. Bu his kişi aksine inansa bile onun yaptığı ilerlemenin bir göstergesidir. B.A. dünyaları neye benzer? Parsanın altındaki Ahab'a düşmüş olan özgecil kelimdir. Bu dünyalarda Galgalta ve Eynayime ve Ahaplara bölünür. Galgalta ve Eynayimleri Yesira dünyasının Hazehi ile sonlanır. Yani Beria dünyasının 10 sefirotundan ve Yesira dünyasının 6 sefirotundan sonra. Yesira'nın Hazehi'nden aşağıya olan 14 alt sefirot, B'a dünyalarının ahaplarıdır. Asilut dünyası ışığı ile Yesira dünyasının Hazeh'ine giden yol boyunca B'a dünyalarını aydınlatır. Asilut dünyasına Şabat denir. B'a dünyasının 16 üst Sefirotuna Parsa'dan Hazeh'e kadar Şabat alanı denir. Ama Asilut dünyasının kendisine Ir yani şehir denir. Bütün B'a dünyaları Asilut dünyasına çıktığı zaman bile Parsa'nın altından Yesirat dünyasının Hazehin'e kadar yerleşik bulunan arzularla çalışmak mümkündür. Bundan dolayı dünyamızda Şabas süresince sadece tehum Şaba sınırları içerisindeki şehrin sınırlarını geçmeye izin verilir. Bu uzaklık 2000, yaklaşık 2000 metre ve 70 ama olarak ölçülür. Bu uzaklık nasıl bölünmüştür? Parsa'dan Beria dünyasının Hazehin'e İbradı verilir ve 70 amaya eşittir. Bu mesafe dışında bulunmasına rağmen Asilut dünyası da bu mesafeye dahil edilir. Bu şehri saran bir dış şerittir. Beria dünyasının Hazehin'den Yesira dünyasının Hazehin'e kadar olan uzaklık 2000 amaya eşittir. Parsa ve Suyum arasındaki toplam mesafe 6000 amadır. Yesira'nın Hazehinden Siyum'a uzanan BAA dünyalarının alanına Kirli Yer denir. Mador Haklipot, yani kabukların mekanı. Mador Haklipot, Asya dünyasının 10 Sefiroti ile Yesira dünyasının 4 Sefirotunu kucaklayan BAA dünyalarının ahaplarından meydana gelir. Burası kesinlikle kutsallıktan mahrum bir yerdir. Şabat boyunca oraya hiç kimse giremez. Kişi manevi dünyaya çıkıp Masum'u geçtiği zaman Mador Hakilipot boyunca gitmesine gerek yoktur. O kişi için maneviyata geçiş Şabat sırasında yani BAA dünyaları Asilut dünyasında olduğu sürece meydana gelmez. Manevi Şabat herkes için aynı vakitte başlamaz. Dünyamızda Şabat farklı ülkelerde farklı zamanlarda meydana gelir. Ama eğer kişi güneşin veya ayın etkisi altında değilse, Örneğin kozmosun etkisi altında değilse kendi şebatını Kudüs vaktiyle ayarlamak zorundadır. Yaradanın Kudüs'te olduğuna dair bir manevi anlayışla uyumlu olarak ruhlar Atsilut dünyasına yükseltilirler ki orada doğal olarak var olan sınırlar onlara gösterilir. Böylece o sınırlar içinde kalabilirler. İnsan kendi başına sınırları tayin ettiğinde onların farkına varmaz. O bu sınırların üstündedir ve onlar baskı yaratmaz. Sonra insanın giriştiği eylemler onun kendi niteliklerinden kaynaklanır. Yaratılışın amacı kişisel yükseliş anlamına gelir ve şabat yüksek dünyalarda nelerin var olduğunu, ne için mücadele edileceğini insana göstermek için var olur. Islaha elde etme, yaradanın ışığı direkt olarak parladığı zaman, filtre görevi gören dünyaların aracılığı artık olmadığı zaman meydana gelir. Işığın parlaması sınırsızdır Ve yaratılışın amacını gerçekleştirmek için Sınırsız bir haz getirir 10. Ders Bu derste işlenecek başlıklar İlk insan 1. İlk insan 2. Form eşitliği 3. Islah 4. Manevi filtreler Bu ana kadar neleri gördüğümüzü özetlemek gerekirse Adam Harishon Yaratılan yegane varlıktır. Bu parsuf, üç dünyanın yüksekliklerine erişir. Beria, Yesira ve Asiya. Başı Beria dünyasındadır. Garon, Boğaz, Yesira dünyasının hazehine yayılır. Gufu, yani bedeni ise Yesira dünyasının hazehinden bu dünyanın sınırlarına kadardır. Ayaklar, Asiya dünyasının bulunduğu yerdedir. Ülkeler dünyalarda nasıl konumlandırılmışlardır? Bağıl Hasulam dalların dilini kullanarak şöyle açıklama yapmaktadır. Asilut As dünyasına Eret İsrail, İsrail toprakları denir. Ona en yakın yerde olan Ürdün, Beria dünyasının bulunduğu yerdedir. Yaradanın emrine bağlı olarak İsrail'in iki kavmi, ruhların iki türü Ürdün'de konumlandırılabilir. Yani Berea dünyasında Zira bu dünyanın nitelikleri Astilut dünyasının niteliklerinden sadece biraz farklılık gösterir. Suriye İsrail'e bitişik olarak düşünülür. Ona Berea dünyasının malhutu denir. Sonra Berea dünyasının malhutundan Yesira dünyasının Hazehine kadar Babil yerleşimini buluruz. Parsa'dan Yesira dünyasının Hazehine kadar olan mesafenin Eres İsrail olduğu ve buralara Kibush David, yani Davut'un fetihleri denildiği açıkça ortadadır. Kral Davut dünyamızda maneviyatı maddileştirdi. Maneviyat hakkında çalıştığımız her şey en az bir kez bu dünyada maddileştirilmelidir. Sadece Yaradan ve insan vardır. Yani haz verme arzusu ve bu hazdan zevk alma arzusu. Yaradanın ışığını saklayan insan etrafında beş tane filtre vardır. Dünya. Eğer insan kendi arzularına göre doğal olarak hareket ederse kendisini bu filtrelerin etkisi altında bulur. Tüm bu filtreler onun üzerindedir. Eğer kişi bu filtrelerin sadece birisinin en alttaki bile olabilir, nitelikleriyle uyumlu olarak kendini ıslah etmeye karar verirse yükselecektir. Filtrenin üstünde duracaktır ve onun nitelikleri o dünyanın nitelikleriyle eşleşecektir. Üstelik kişinin nitelikleri diğer iki dünyanın niteliklerine benzer hale gelirse, bu iki filtrenin eylemlerini de etkisiz kılacak ve kendini onların üstünde bulacaktır. Sonra Yaradan'ın ışığı onun ruhu içine direkt olarak parlayacaktır. Hayat ve ölüm arasında başımıza gelen her şey, manevi dünyalarda meydana gelen şeylerin bir neticesidir. Işık onun durumuna bakmaksızın, Malhut'a girmek ister. İnsan ışığı alabilir olmasına rağmen ışığı geri çevirmek zorundadır. Şimdi Teslimsum'u tecrübe ediyoruzdur ve bize öyle görünüyor ki Yaradan artık onu algılamamızı istememektedir. Bundan dolayı da O kendini gizler. Esasında örneğin bir kişi Asya dünyasına eşit bir ıslah gerçekleştirirse bu onun bu dünyada konumlandırıldığı anlamına gelir. Filtreyi kaldırmıştır. Artık ona gereksinim duymaz. Zira artık ışığı muhafaza edebilir ve onu verme niyetiyle alabilir. Sonra fark eder ki Yaradan açısından kısıtlamayı kendimiz için veya onun için alma amacıyla yapmamızın veya yapmamamızın bir önemi yoktur. Açıkçası insanın kendisi alma veya verme, gerçek ve yalan, iyi eylemler ve kötü eylemler arasında bir farkın olmadığı ahlaki bir seviyeye erişir. Kişi tercih ettiği şeyi kendi seçer. Fakat yaradan açısından sadece bir tek arzu vardır. İnsanı mutlu etmek. Hazın türü alan kişiye bağlıdır. Asıl husus yaradan tarafından koyulmuş bir koşul olmaksızın hiçbir ilave ödül veya ceza verilmemesine rağmen özgecil yükselişi seçmektir. Bu seçim ceza ödül seviyesinde değil, kişinin varlığından tümüyle ayrı olduğu en yüksek manevi seviyededir. Yaradan insanın özüne beş filtre koyar ve ondan ilahi ışığı saklar. En sondaki beşinci filtrenin arkasında yaradan hiçbir şekilde hissedilmez. Bu bizim maddi dünyamızın konumlandırıldığı yerdir. Orada ayrıca insanın dünyada var oluşundan bu yana bütün ruhların, bütün nesillerin arzularının tamamının bulunduğu ve hayatımızın anlamı olan Küçük bir kıvılcımı, yaşamı destekler. Bu ışık öylesine önemsizdir ki ruhlar tarafından gerçekleştirilen eylemler ihlal olarak düşünülmez. Ama sadece minimal hayvani bir yaşam olarak düşünülür. Bu minimal hazların alınmasında bir kısıtlama yoktur. Yaşa ve mutlu ol. Fakat eğer daha çok istiyorsan manevi olana benzer olmak zorundasın. Her bir manevi haz tamamen özgecil bir ihsanı yerine getirmeyi gerektirir. Bunu elde etmek için insanın belli bir seviyeye erişmesi ve içeri giren ışığı ahlaki gücünün yardımıyla geri çevirerek bir filtre gibi davranması gereklidir. Daha sonra filtre böylesi bir insan için var olmaktan vazgeçer ve kendi kılisine girmeye çabalayan ışığı geri çevirebilir. Bu kişi sonradan alacaktır. Ama Yaradan için. Adem'in ruhu B.A. dünyalarının 30 sefir ile uyum göstermiştir ki bu dünyalar aynı astilüt dünyasını temsil ederler. Ama Aviyut Bed, Aviyut Kimel ve Aviyut Dalet ile egoist arzuların içinde konumlandırılırlar. Adem kendi eylemlerini ıslah etti ve onları manevileştirdiği zaman dünyalarla beraber Asilüt dünyasına yükselir. Islahın altı bin aşamasını geçtikten sonra adam Harishon tamamen asilüt dünyasına yükselir. Adam Harishon'un Parsifun'un bir parçası olan her bir ruh aynı yolu takip eder. İnsanın kendisi ıslah edilmeye ihtiyacı olan şeyi seçemez. Ama kendisine yukarıdan gönderileni, kendisine gösterilen şeyi ıslah eder. Ve böylece bu eylemler en yüksek seviyeye kadar gider. Kabala'nın Gizli Bilgeliği kitabının sonu